Bilginin temelleri. Arda Denkel. 1984. Önsöz. Bu kitabın konusunun kapsamı dışında kalsa bile, Türkçenin bir felsefe dili olarak kullanımı üzerine sunacağım birkaç görüşün hoşgörüyle karşılanacağını umuyorum. Felsefe okuruna ulaşmışken felsefeyi ne ile yapıp ne ile ilettiğimizin tartışmasına girmeden edemezdim. Bunun bir nedeni de Türkçe felsefe terimlerinin zenginleştirilmesi gereği üzerindeki görüş alışverişinin şu sıralar daha sıklaşmış olması. Çünkü şu sıralar, bir yandan durum değerlendirilerek zenginleştirmenin hangi ilkelere göre yapılması gerektiği üzerine düşünceler üretilirken, bir yandan da Türk Dil Kurumu felsefe terimleri sözlüğüne ek olarak yeni terimler önermeyi amaçlayan somut girişimler var. Pek çoğumuz, bunu sevindirici bir gelişme olarak karşılıyor ve Türkçe'ye önemli katkıları olabileceğine inanıyoruz. Ancak bu gelişmenin getireceği sonuçların önemi düşünülürse, felsefe terimleri üzerine tartışmalara katılanlar ve somut öneriler getirenlerin, aynı ölçüde önemli sorumluluklar yüklendikleri söylenebilir. Türkçenin felsefe terminolojisi ve ilgili soyut terimler dağarcığına katkıda bulunacaklar ulusal kültür ve bilim açısından tarihsel bir görev üstlenmektedirler. Temel olan, bu görevin başarıyla yürütülmesi olduğuna göre, tartışmaların yapıcı olmasına özen göstermekte yarar bulunduğu düşüncesindeyiz. Sorunumuz, bazı teknik felsefe kavramlarının veya felsefi düşünce içinde önemli yer almalarına karşın, Teknik nitelik taşımayan kimi soyut kavramların Türkçe terimlerle dile getirilmesinde çıkan güçlük veya olanaksızlıklardan doyuyor. Bu durumun Türkçede giderilmesi gereken bir kavramsal yoksulluk biçiminde ortaya atılmasına karşı tepki gösterilmiş ve bunun Türkçenin bir eksikliği olmayıp bir felsefe terimleri eksikliği olduğu ileri sürülmüştür. Hatta daha da ileri gidilerek bir felsefe dili olamayacağı ve yalnızca bir felsefe terminolojisinden söz edilebileceği çünkü felsefenin terimlerle yapıldığı savunulmuştur. Tartışmayı bu noktalar üzerinde yoğunlaştırmanın, özellikle çözüm üzerinde zaten anlaşma bulunuyorsa, ne ölçüde yararlı olacağı kuşkuludur. Çünkü felsefe terminolojisi bir dilin felsefe terminolojisidir ve bir dilde kullanılarak işlev bulur. Terimleri dilden soyutlamak, onları yaşam buldukları ortamdan ayırmak değil midir? Felsefe terimleri dağarcığını zenginleştirmekte sonuçta yapılan, Türkçeyi kavramsal yönden zenginleştirmek olmaz mı? Kaldı ki, terimlerin yetersiz olmasının o terimlerin içinde bulunduğu dili kullananlarda kavramsal alanda bir sınırlamaya neden olması da kaçınılmaz gibi duran bir vargıdır. Çünkü soyut kavramlar düzeyinde düşünce dile bağımlıdır. Eğer dil kimi ayrımları veremiyor ve kimi kavramları karşılayamıyorsa, o dilde düşünmek durumundaki birey de aynı ayrım ve kavramları düşünemiyordur. Bunun o dilde üretilecek felsefe düşününü ve o dili kullanma durumundaki felsefecileri kısıtlayış biçimi küçümsenemez. Giderilmesine çaba gösterilmesi gereken de bu kısıtlamadır. Yoksa Türkçenin söz dizimi veya mantıksal yapısının felsefe düşüncesini engellemesi gibi çok daha ağır nitelikte bir sorun bulunduğunu bugün ciddiyetle savunan herhalde pek kimse yoktur. Tersine, Türkçe mantıksal yapı ve kuralları olan bir dildir. Ayrıca yapı olarak analitik olmak, bir dilin daha mantıksal veya daha analitik bir düşünce üretimi sağlayacağını içermez. Dolayısıyla Türkçe, analitik bir yapıya sahip olmamakla bir şey yitirmek durumunda da değildir. Sorunu ister Türkçenin söz ağarcığında, ister felsefe terminolojisinde görelim, asıl önemli konu, eksikliği nasıl gidermemiz gerektiğidir. Tutulabilecek yollardan biri, yabancı terimleri Türkçenin ses yapısına uydurarak kullanmak ve öylece benimsemektir. Bu yolla Batı felsefe terminolojisinin önemli bir bölümü Türkçe'ye aktarılmıştır ve bu aktarılan yabancı sözcüklerin kimi o denli uluslararası ve diller arasıdır ki, örneğin, ey piruri, diya, belki de Türkçe'de de oldukları gibi saklanmaları yeğlenmelidir. Ya geri kalanlar? İçinde bulunduğumuz evrede Türkçe'ye yeni terimler kazandırmak için çalışmalar yaparken yaygın olarak benimsediğimiz amaçlara uygun olarak bu devşirmeci yolu artık tutmuyor, hatta bu yolla Türkçe'ye girmiş yabancı terimlerin büyük bir bölümünü de Türkçe kökenli olanlarla değiştirmeye çaba gösteriyoruz. Dolayısıyla, çabalar bu aşamada bir öz Türkçe felsefe ve soyut terimler dağarcığı yönünde yoğunlaşmaktadır. Bu ise, üç değişik yoldan yapılabilir ve bu üç yolda aynı tutarlı sonuca götürmediğinden bunlardan yalnız birinin seçilerek terim üretme çabalarının o yol üzerinde yoğunlaştırılması, tutarlı bir terminolojinin gereği olacaktır. a. Günlük dildeki sözcüklerin, bu doğal anlamların yanı sıra teknik anlamlarda kazanmalarını bekleyebilir ve felsefe yazılarında kullandığımız terimleri bu gelişim doğrultusuna uygun olarak seçer, onu özendirebiliriz. Bu, felsefede öncülük yapmış dillerin felsefi terimleri kazandıkları, devşirmeci yolun yanı sıra, başlıca yoldur ve dilin doğal gelişimi açısından belki de en sağlıklısıdır. Felsefede öncü olmamak felsefede önemli varlık göstermemeyi içermez. Örneğin Almanca, Leibniz'in çağında bile felsefi açıdan bugünkü Türkçemiz gibi yetersizdi. Bu nedenle Leibniz yapıtlarını Latince ve Fransızca yazmıştır. Bu yolun, bugünkü evrede, Türkçenin felsefe terimleri ve soyut sözcüklerinin zenginleşmesi yönünde pek de yeterli olamayacağı söylenebilir. Çünkü bu, her şeyden önce, daha yavaş bir gelişimi içerir. İkinci olarak ise, bu yol yalnızca bir kavrama karşılık bulma yolu değil, aynı zamanda bir kavram oluşturma yoludur. Çünkü böyle bir gelişmede, doğal bir sözcük, anlamını bir yönde geliştirerek bir kavram doğurur. Böylece doğan bir kavram başka dillerdekilerle çakışmayabilecektir. Türkçe'de bir yandan böyle bir gelişmenin meydana gelmesi olumludur. Ancak şu sıradaki koşullar bağlamında bu gelişme sorunumuzu tek başına çözemez. Türkiye'deki felsefecilerin sorunu, özgün felsefe ürünü veren başka dillerin zengin felsefe ve soyut kavram dağarcıklarından yararlanarak oluşturdukları düşün boyutlarını Türkçe'de anlatıma dökmekle ilgilidir. Yani bu aşamayı, Türkiye'deki felsefeciler için kavramların terimlerden daha çok olduğu bir durum olarak belirleyebiliriz. Bir başka deyişle, koşullarımızın bizi zaten doğal gelişmenin dışına kaydırmış olmasından ötürü, aradığımız çözümün de doğal gelişmeyi aşması, ancak yine doğal olacaktır. Yani bu aşamada dilin ilgili yönünün kendi devimseli aşılarak yapay yöntemlerle geliştirilmesi meşrudur. Türkçenin felsefi düşünceyi daha iyi bir anlatımla verebilmesi için bu dilin kurallarına uygun yeni terimler önermek, ele aldığımız sorunun başlıca çözüm yoludur. Sevindirici olan, felsefecilerin önemli bir çoğunluğu arasında bu çözüm üzerinde görüş birliği bulunmasıdır. Bu noktada başka bir seçimle karşılaşıyoruz. Batı dillerinin felsefe terimlerini Türkçe'de karşılamak için yeni terimler üretirken tutulabilecek, en az, iki değişik yol söz konusu edilebilir. B. Karşılanan yabancı terimin kök bilimi, etimolojisi, temel alınarak, terimin geçirdiği evreler ve yüklendiği çağrışımlarda göz önünde tutulmak koşuluyla, kökünün anlamını Türkçe'de karşılayan bir sözcük veya kökten, amaçlanan Türkçe terimi türetmek c. Karşılanan terimin kökü ne olursa olsun, şu anda taşıdığı felsefi anlamın bir çözümlemesi yapılarak, amaçlanan terimi, bu anlamı Türkçe'de veren bir kök veya sözcükten türetmek. Bu iki yolun, karşılanacak aynı terim için değişik öneriler getirmeleri olağandır. Nedeni de bir sözcüğün, özellikle Batı, Hint Avrupa, dillerinde, ileriki aşamalarda kazandığı anlamın kökününkinden önemli ayrılıklar gösterebilmesidir. Dolayısıyla, bir batı dilindeki herhangi bir terimin bu aşamada kazandığı anlam, bu terimin kökünün tarihsel olarak taşıdığı anlamın gölgesinde kalmayacaktır. Oysa, Türkçe'de kökler anlamlarını çok daha canlı bir biçimde korurlar. Bu nedenle, B yoluyla türetilen bir terimi, kazandığı son anlamıyla tutturmakta güçlük çekilebilecektir. Eğer, B ve C, yolları aynı sözcük için ayrı karşılıklar üreteceklerse, bunlardan hangisi yeğlenmelidir? B yoluyla türetilen Türkçe karşılık çok daha renkli olma şansını taşır. Karşıladığı terimin semantik boyutlarını, mecaz ve çağrışım olanaklarını da koruyabilecek, ona yakın çok anlamlılık ve kaypaklık özelliklerine sahip olacaktır. Başka bir deyişle, bu yol izlenerek türetilen sözcüğün sağlayabileceği edebi boyutlar daha geniş olacaktır. Öte yandan, c, yolu temel alınarak türetilecek bir karşılık daha kuru ve çağrışımları daha az olan bir terim olacaktır. Anlamının tek ve daha keskin olmasının yanı sıra kendine özgü bir semantik nitelik taşıyacaktır. Kısacası, bu ilkeye göre türetilen terimler mantıksal yönden daha saydam olacaklardır. Felsefede düşüncenin mantıksal sağlamlık ve keskinliğini öne alan yaklaşım açısından, c. ilkesi tutulması gereken yolu belirlemektedir. Yine de bir terimin kazanılıp kazanılmadığını sonuçta belirleyen, önerilen sözcüğün karşıladığı kavramı saydam ve keskin olarak verebilmesi değil, terimi kullanacak olanların onu benimsemeleri, yani terimin tutmasıdır. Buna bağlı olarak, felsefe terimlerine katkıda bulunanların sorumluluktan önerdikleri terimlerin kullanımında onay bulmamasıyla kalkacak, tutması durumunda ise sürecektir. Bu kitapta kullandığım terimler için TDK Felsefe Terimleri Sözlüğünü ve TDK Türkçe Sözlüğü temel aldım. Bu kaynaklarla tutarlılık sağlayamadığım bir kullanım anlık ve anlak sözcükleriyle ilgili TDK, zihin, main, için an sözcüğünü, Zeka, intelligence, için unlock, müderaik, understanding, ya da anlayış gücü için anlık sözcüklerini öneriyor. Zihin için anlık sözcüğü genel kullanımda ana göre daha çok yerleşiklik kazandığından bu uygulamayı izledim. Anlak sözcüğünü ise anlayış gücü, understanding, anlamında kullanıyorum. Kitabın sonundaki sözlük kimi terimlerin buradaki kullanımlarını genel kullanım çerçevesinde belirlemeyi ve okura böylece yardımcı olmayı amaçlıyor. Erenköy, 1984. 1. Giriş, Bir Modern Düşünce ve Descartes. Descartes, 1637 ve 1641 yıllarında basılan iki kitabıyla o güne değin 20 yüzyıldır görülmemiş bir özgünlük ve güçlülük taşıyan düşünceler yayıyordu. Kendisinden sonraki çağların felsefesini derinden etkileyecek ve biçimlendirecek olan bu düşünceler başlıca iki sorunla ilgilidir, bilgi ve töz ya da daha özel bir nitelendirmeyle, algı ve anlık. Bu iki sorundan biri ya da ikisi birden 17. ve 18. yüzyıl düşünürlerinin hemen hepsinin, 19. ve 20. yüzyılınkilerinde birçoğunun felsefesine çıkış noktası olmuştur. Algı ve anlık konulan üzerindeki anlayışımız, Aradan geçen süre içinde ortaya konmuş olan değişik açıklamalar sayesinde bugün çok daha derine gidebilmektedir. Ancak yine bugün bu sorunlar canlılıklarını korumakta ve belki de felsefenin bir özelliği olarak kesin bir çözüme ulaşmış görünmemektedir. Descartes'ı bu sorunları ele almaya yönelten koşullar nelerdi ve ortaya attığı çözümler ne gibi tartışmalara yol açtı? Felsefede, değişik çağlarda üzerinde durulan temel sorunların çağın koşullarından etkilenmediğini söylemek yanlış olur. Örneğin, 17. ve 18. yüzyılda bilgi, 19. yüzyılda toplum, 20. yüzyılda bunalım gibi konuların kimi felsefe çevrelerinde yaygınlık kazanması, dönemin tarihsel ve toplumsal gerçeklerinin ürünüdür. Ancak felsefi düşüncenin de bir iç devimsele sahip olduğunu gözden kaçırmamak gerekir. Konular bir kez tartışılmaya başlanınca bu tartışmaların ne gibi çözüm önerilerine götüreceği, bu iç devimsele ve katkıda bulunan düşünürlerin öznel koşullarına bağlı olmaktadır. Yeni çağda, orta çağ ile sürekliliği en az olan kurumların başında bilim gelir. Doğa bilimleri Rönesans'ta hemen bütünüyle yapı değiştirmiş, açıklama biçimleri tersine dönmüş, olgunun gözleminden değişik biçimlerde yararlanılmaya başlanmıştır. Böylece ortaya çıkan yeni bilimin başarısı da çok büyük olmuştur. Sanat ve felsefe aynı çağlar arasında çok daha belirgin süreklilikler gösterir. Yeni bilimin başarısı, olguyu daha iyi açıklaması ve geleceği kestirmede daha etkili oluşundaydı. Bu ise, aynı olguyu açıklamada artık göreli olarak başarısız kalan eski bilimin yanlışını ve geçersizliğini ortaya koyuyordu. Eski bilimle birlikte, ona bağlı pek çok şey sarsıntı geçirmekteydi. Örneğin, eski bilim, kilisenin hizmetinde, Platon ve Aristoteles'in çeşitli düşüncelerinin Hristiyanlık ile yoğrulmasıyla ortaya çıkan dinsel öğretiyi destekleme ve doğrulama görevini yüklenmişti. Bundan ötürü, açıklamalar bu öğretinin dogmaları çerçevesi içinde kalmak durumundaydı. Bir açıklamanın doğruluk ve geçerliliğini saptamak, onun Platon ve Aristoteles'in Hristiyanlıkça benimsenmiş düşüncelerine uygunluğunu araştırmaktan geçiyordu. Dolayısıyla, eski bilimin yıkılması, düşüncede yetkeninde bir doğruluk ölçütü olmaktan çıkması, dogmaların gözden düşüp terk edilerek düşünsel özgürlüğün filizlenmesine yol açtı. Artık açıklamaların doğruluğu yepyeni bir ölçüte göre saptanıyordu, ussallık. Buna göre, doğru bir açıklamanın uyması gereken temel koşul, insan usuna uygunluktur. Bu koşul çağımız içinde geçerliliğini korumaktadır. İnsan usuna uygunluk ölçütü kişiyi ön plana çıkarmış, onun mantıksal bakış açısını bilginin temeline koymuştur. Descartes'ta ve onu izleyen birçok düşünürde görülen, nesnel olguya öznel gerçek üzerinden yaklaşma tutumu bunun bir yansısıdır. Böyle, bilimin yeni baştan ve yeni yöntemlerle dizgeleştirildiği bir ortamda ilginin bilgi üzerine dönmesi doğaldır. Yeni bilim, nedensel açıklamalarını matematiksel çıkarımlarla bağlayarak, Doğa üzerindeki bilgiyi yeni bir yapıya kavuşturma çabası için hızla yol almaktaydı. Çağın filozofları ise, aynı zamanda bilimle uğraşan kişiler olarak, bilimin içeriği ve amacı olan bilginin kökeni, kaynağı ve güvenilirliğini açıklamaya çalıştılar. Açıklamaların doğruluğuna koşul olan ussallık hangi temellere dayandırılmalıydı ki güvenilir bilgi üretilebilsindi? Bilginin gerektirdiği kesinlik hangi inançlar için söz konusu olabiliyordu? Bilgi olarak kabul edilebilecek inançlar bize nereden geliyordu? Bu sorular bilgi bağlamında iki odak sorun belirler. Bunlar, bilginin değeri, yani hangi inançların bilgi sayılacağı ve bilginin kökeni, yani bilginin bize ne yolla ve nereden geldiğidir. Descartes her iki soruna da çözüm önermiş ve bu alanda kendisinden sonra gelen düşünceyi derinine etkilemiştir. Descartes'in töz sorunuyla ilgilenmesinin nedeni de aynı koşullara bağlanabilir. Eski bilimin yeni gelişmelerle yıkılıyor olması, onun bütünlük ve süreklilik içinde olduğu kilisenin yetkesini sarsmaktaydı. Bundan dolayı da 16. ve 17. yüzyıllar kilisenin yeni bilim adamlarına karşı açtığı savaşa sahne olmuştur. Önceleri idamlarla sonuçlanmak ölçüsünde amansız olan bu savaş, Descartes'ın yaşadığı dönemde bir ölçüde yumuşamış olmasına karşın, hala yıldırıcıydı. Kilisenin gücü bilimsel alanda belki gerilemişti ama yetkesi dönemin okur yazarları, üniversiteleri ve politik güçleri üzerinde ağırlığını sürdürmekteydi. Bu nedenle 17. yüzyılın birçok düşünür ve bilim adamı baskı altında ve toplum kurumlarından yalıtılmış bir biçimde yaşadılar. Descartes'ın ürün vermeye başladığı dönemlerde kilise için sorun artık doğa bilimi alanında eski gücünü yeniden sağlamak değildi. Bu, bir daha geri gelmemek üzere yitirilmişti. Şimdiki endişe, yeni bilimsel yaklaşımla dinin alanı içinde kalan ahlak, anlık ve tanrı gibi konuların açıklanmaya başlanmasıyla, kilisenin temel işlevinin tehdit edilebilme olasılığıydı. Bu bağlamda, yeni bilimin özdetçi yaklaşımıyla dinin tinselci tutumu tam bir karşıtlık içindeydi. Böylece yeniden ortaya çıkan bir felsefe sorunu, varlığın doğasının temelde ne olduğu bir başka deyişle varlığın sonuçta özdeğemi, yoksa tinemi mi indirgenebileceği olmuştur. Descartes bu karşıtlığı kendi düşüncesi içinde en belirgin biçimde duymuş olsa gerektir. Çünkü bir yandan Galileo'nun fiziğinden etkilenen ve ereklere ya da doğa dışı güçlere yer vermeyen bir evren düşüncesi geliştiriyor, öte yandan da inançlı bir katolik yaşamı sürdürüyordu. Bu konumuyla tutarlı olarak, soruna uzlaştırıcı, eski inançlara ve sağduyuya uygun bir çözüm önermiştir. Descartes'ci ikicilik adı verilen bu çözüm, hem özdeğin hem de tinin bağımsız varlıklar olarak birlikte var olduklarını kabul eder. Bu çözüme göre varlık iki türlüdür, var olan her şey ya özdekseldir, fiziksel, ya da tinseldir, anlıksal. Bu iki tür varlık birbirine indirgenemez. Descartes tözü var olmak için başka bir şeye dayanması gerekmeyen, kendi başına bağımsız olarak var olan diye tanımlar. Tin ve özdek bu anlamda tözdürler ve bu nedenle de bütünüyle bağımsızdırlar. Özdeğin temel ve ayrılmaz niteliği, öz niteliği, uzamdır, tininki ise düşünmektir. Özdek düşünemeyeceği gibi tininde uzamı olamaz. Bu niteliksel ayrıştırmayla Descartes, iki tözü birbirinden bütünüyle kopararak hem çelişmelerini hem de birinin öbürüne indirgenebilmesini olanak dışı bırakmıştır. İnsan denilen varlığın ikicilik için sorun yaratması, hem fiziksel bir gövdeye hem de tinsel bir anlığa sahip olmasındandır. İnsan bu görüşe göre bir bileşik varlıksa, bir araya getirdiği varlık türleri arasındaki ilişki nasıl açıklanacaktır? Bu sorun Descartes'tan sonra gelen düşünürleri de uğraştırmış, sağ uygun düşen ikiciliğin başlıca güçlüğünü oluşturmuştur. Bilgi konusunda Descartes değer sorununu yanıtlarken köken sorununa da çözüm getirir. Güvenilir bilgi nedir? Hangi inançlara bilgi gözüyle bakabiliriz? Bilgi kesinlik gerektirir. Kesin olanın doğruluğu ise açık ve seçiktir. Öyleyse bilgi dizgesinin yeni baştan kurulduğu bir aşamada yapılması gereken? Bu dizgenin en sağlam bilgiler, yani herkes için apaçık doğru olan inançlar üzerinde kurulmasını sağlamaktır. Descartes'ın bu anlamda güvenilir bilgileri bulmak için uyguladığı yöntem kuşkudur. Kuşku kesinliği dışladığına göre, doğruluğundan kuşku duyulmayacak bir inanç bulunduğunda, kesinliğe ulaşılmış olacaktır. Öyle ise, tüm inançları kuşkunun süzgecinden geçirmelidir ki, sonuçta yanılabilirlikten arınmış olanlar, yani açık ve seçik inançlar elde edilsin. Oysa, bu yöntemi uygulamaya başladığında, hiçbir inancın kuşku götürmez bir pekinlik taşımadığına tanık olur. Geçmişten bize bilgi diye aktarılanlar kesin olamaz, der. Çünkü her konu üzerinde, doğru olduğu savıyla ortaya çıkan birden çok görüş bulabiliyoruz. Algı ya da deney yoluyla elde ettiğimiz inançlar da kuşkuludur. Çünkü algı yanılabilir ve yanılgı sırasında biz bunun farkına varmayabiliriz. Şu halde her an için farkında olmadan yanılıyor olabilmek durumundayız. Burada Descartes, 4. bölümde ayrıntılı göreceğimiz kuşkucu uslamlamayı kullanmıştır. Tıpkı kendisinden 2000 yıl önce Plato'nun yaptığı gibi, bu uslamlamanın gücünün kısıtlanamayacağı düşünmüş ve dolayısıyla deneyin bilgi veremeyeceği sonucuna varmıştır. Ancak Descartes da kuşkuyu amaç değil, araç olarak kullanıyordu. Bundan bilginin olanaksız olduğu sonucunu değil, deneysel bilginin olanaksızlığını çıkarsadı. Bir başka deyişle, onun gözünde kuşkuya götüren, bilginin deneysel olduğunu, yani algıdan geldiğini düşünmekti. Eğer bilgi olanaklı olacaksa, öte yandan da deneysel bilgiye olanak yoksa, bilginin deneyden başka bir kökeni olmalıdır. Bu köken de anlık ya da anlığın en büyük yetisi olan ustur. Bu noktaya dek Descartes yine Platonla görüş birliği içindedir. Bilginin kökeninin anlık olduğu sonucuna kuşku yöntemini sürdürerek gider. Deneyle edindiğimiz inançlar gibi matematiksel inançlarımız da kuşkulu olabilir. Beni etkileyen bir dış gücün beni tüm inançlarımda yanılttığı bile düşünülebilir, der. Öyleyse her inancım yanılgıya açıksa her inancım kuşkuludur, her inançtan kuşku duymak için bir neden vardır. Oysa, her inançtan kuşku duymak bir kesinliği içerir, o da kuşku duyuyor olduğumdur. Kuşku duyduğumdan bile kuşkulanacak olsam, yine de kuşku duyuyor olurum. Kuşku duyduğum kesin olduğu ölçüde düşünüyor olduğum da kesindir, çünkü kuşku duymak düşünmektir ve düşünmeden kuşku duyulamaz. Ancak düşündüğüm kesinse, Descartes, düşünen bir varlık olarak var olduğumda kesindir. Düşünüyorum, öyle ise varım. Böylece öznel olarak, anlığın varlığını tüm kuşkudan arınmış biçimde kanıtlamış olur. Düşünen bir varlık olarak var olduğum açık seçik ve kesin bir bilgidir. Tüm bilgimizin temelinde bu yatar. Descartes, bu ve bir kez bu bulunduktan sonra uslamlamalarla ortaya çıkarılabilecek kimi başka apaçık doğruların, Algıdan kaynaklanmadıkları halde anlığımızda bulunmalarını doğuştan düşünceler, bilgiler olarak niteliyor. Her anlık, ortak olan bu doğuştan düşünceleri taşır. Bilgi, bunlardan, tıpkı matematikte yapıldığı gibi, tüm dengelimsel çıkarımlarla üretilir, doğuştan düşünceler ilk başta, çocuklukta, anlıkta belirgin değildir. Çocuk çevresini algıladıkça bunlar belirginleşir, bilinçli duruma dönüşürler. Algının görevlerinden biri, bu belirginleştirmedir. Bir başka görevi de bize dış dünyadan bilgi vermektir. Ancak bilinen nedenlerle, algı yalnız başına bunu gerçekleştiremez. Usun algıya katkısı zorunludur. Ancak usun, doğuştan bilgiler yoluyla yoğurduğu algı bilgiye götürebilir. Bu da ancak tikel nesnelerin bilgisidir, kalıcı, genel bilgi, anlıkta doğuştan bilgilerden çıkar sanır. Ulaştığı bu sonuçlarla Descartes modern usçuluğu kurmuş olmaktadır. Usçuluk, çok genel bir ile bilginin kaynağının deneyle sınırlı olmadığı, usun, anlığın, da bilgi ürettiği felsefe savıdır. Bu, tüm bilginin usça üretildiği gibi bir uç tutumdan, örneğin Platon, ancak sınırlı sayıdaki kimi bilgiler deneyden bağımsızdır dile getirilişindeki yumuşak tutuma dek, örneğin Kant, değişik yorumları kapsar. Descartes, algının ürettiği bilginin usça yoğrulmadan güvenilir olmadığı görüşünü, Platon'daki gibi algılanan dış dünyanın tam anlamda gerçek olmamasına bağlamaz. Evet, Descartes'in da bu gerçeklikten kuşkuya düştüğü olur, özdek kavramında onun var olmamasıyla çelişen hiçbir şey yoktur der. Ancak sonuçta, bizden bağımsız özdeksel, fiziksel, bir dış dünyanın bulunduğunu ve algımızın bunun yetkin olamayan bir yansısı olduğunu düşünür. Kanıt olarak da eğer tüm iyiliklerin kaynağı yetkin Tanrı, anlığımıza, algıladığımızın karşılığı olan bir dış dünya bulunduğu inancını yerleştirmişse, bizi aldatıyor olamaz der. İki aydınlanma ve algı, 17. yüzyılda usçulukla çakışacak ölçüde birlikte giden ussallık, 18. yüzyılda yeni ölçütler, yeni temeller kazanır. 17. yüzyılda bilgi ve bilim kurmaya örnek ya da model yapılan matematik, önemini korumakla birlikte 18. yüzyılda artık düşünce için bir örnek değildir. Bundan ötürü de felsefede kurgu, yerini artık deneysellik temeline, yere basan kuram ve açıklamalara bırakır. 18. yüzyıl deneyin, uzun bir aradan sonra geri dönüşünü simgeler. Aydınlanma, bir büyük atılım ve ilerleme çağıdır. 17. yüzyılda toplum kurumlarından yalıtılmış olan öncü düşünürlerin görüşleri 18. yüzyılda kitlelerin malı olmuştur. Burjuva kitleleri uyanmış, kendilerine saygıları artmış, özgürlükler ve yeni haklar aramaya başlamıştır. Fransız devrimi, hızla yaşanan aydınlanmanın doğruğu ve sonucu olmuştur. İngiltere, aydınlanmanın başladığı yerdir. Avrupa'dan yarım yüzyıl önce, Locke ve Newton gibi büyük düşünürlerin önderliğinde bu oluşum hız kazanmıştır. İngiliz düşünce geleneğinin temellerinde orta çağdan beri filizlenmekte olan deneycilik artık Locke'da bir genel felsefe dizgesi olmaktadır. Doğal olarak, Locke, usçuluğu ve özellikle doğuştan bilgiler öğretisini yadsır, ancak Descartes'in algı ve anlık kuramını hemen hemen olduğu gibi benimser. Algı konusunda karşılaştığı en büyük sorun Descartes'ci bir algı kuramının usçuluk dışında, kuşkuculuğa karşı nasıl savunulabileceğidir. Locke bunu kuşkucu uslamlamayı sınırlayarak yapar. Bunu yaparken, Galileo'da, Descartes'ta ve Gassendi'de bulduğu bir nitelikler arası ayrım kullanır. Berkeley, deneyciliğin sınırlarını çekerek Locke'un sağduyu uğruna bunları ne kadar aştığını gösteren düşünürdür. Ortaya koymaya çalıştığı, Descartes'tan 18. yüzyıla sarkan dış dünya özlekçiliğinin deneycilikle çeliştiğidir. Hiyum ise bu eleştiriyi iyi değerlendirerek deneycilik açısından çok daha tutarlı bir sonuca varır, bir dış dünyanın var olup olmadığı bilinemez der. Hüma göre, böyle bir dünya varsa bile bilinemez. Dolayısıyla deneysel bilgi üzerindeki kuşku, hiyumun düşüncesinde dış dünyaya çevrilir ve deneysel bilgi böyle bir dünyanın bilgisi olmak durumundan çıkarılır. Aydınlanma Fransa'ya, İngiliz hayranlığı ve deneycilik gibi, bu kültürün geleneksel olarak pek de benimsemediği nitelikleri, geçici olarak, sokmuştur. Voltaire bu alanda öncülük etmiş, ansiklopedi yazarları çevresi de bu akımı zenginleştirerek yaymıştır. Fransız aydınlanma filozofları arasında Condillac, Locke gibi, özlekçi bir dış dünya görüşüyle deneyici bir bilgi kuramını bağdaştırmaya çalışmıştır. Condillac'ın yorumundaki deneycilik, bir dış deney duyumculuğuna dönüşür. Almanya'da aydınlanma, İngiltere'den yaklaşık bir yüzyıl sonra başlamıştır. Fransa'da olduğu gibi, Almanca'ya da çevrilen Locke ve Hume gibi filozofların yapıtları, o dönemlere deyin etkisini sürdürmüş olan Leibniz Wolf kurgucu geleneğini sarsıyor, artık bu gelenegi, usçuluğu deneycilik ile seçmeci bir biçimde karıştıran bir sağduyu felsefesi izliyordu. Büyük Alman filozofu Kant 35 yaşına değin Leibniz Wolf felsefesinin etkisi altındaydı. Bundan sonraki 10 yıl İngiliz deneycilerini benimsedi. Bu akım, düşüncesi üzerinde derin izler bıraktı. 45 yaşından sonra artık kendi özgün düşüncelerini geliştiriyordu. 57 yaşına girdiğinde, 1781, başyapıtı olan Salt Us'un eleştirisini yayımladı. Kant'ın bu kitapta ortaya attığı algı kuramı, Hium'un görüşlerinin usku bir yorumu olarak değerlendirilebilir. Ancak bu yorum, algı üzerine anlayışımızı derinleştiren birçok özgün açıklamalar da getirir. Dış dünyanın bilinemeyeceği görüşünde Kant, Hium'u izler. Kendiliğindeki nesne bilinemez, bilinen, duyumlananın berisinde kalanla sınırlıdır. Kant, bu duyumlar dünyasını fenomenler, görüngüler, dış dünyayı da nomenler diye adlandırır. Terim değişiklikleri dışında bu, Locke ve Hume'un Kant'a ilettikleri, Descartes'ın ayrımıdır. Kant'ın deneyicileri izlediği ikinci bir temel sav deneyciliği tanımlayan, tüm bilgi deneyle başlar dile getirişidir. Kant'ın bunu benimsemekle deneyciliği de benimsediği ve en azından deneyciliği özümleyen bir sentez yarattığı öne sürülmüştür. Bu değerlendirme yanlıştır, çünkü deneyciliğin temel savı gibi görünen bu dile getiriş, deneyici öğretinin ancak bir boyutudur. Öğretiye göre, bilginin deneyle başlaması yetişmez, onun deneyle doğrulanabilir olması gereklidir. Nitekim Descartes, usçuluğu temellendirirken, iki sav kullanır. Bunlardan biri bilgi dizgesinin çıkış noktaları olan apaçık doğruların deneyden gelmeyip, doğuştan oldukları, öbürü de algının bize kendi başına verdiklerinin bilgi olamayacağı, bu içeriğin yine doğuştan düşüncelerden yararlanılarak usça düzeltilip yetkinleştirildiğidir. Kant, usçuluğunu sonraki sava dayandırır, önceki savı belki de aydınlanma çağının bir gereği olarak yadsır. Ona göre tüm bilgi deneyle başlar, ancak tümüyle deneysel olan hiçbir bilgi de yoktur. Bilginin ancak içeriği deneyseldir. Bilgi olabilmesi için anlığın ya da usun algı içeriğine yapması zorunlu olan bir katkı söz konusudur. Bu katkı olmadan algı olamaz, duyumlarda kalınır. Duyum ise bilgi değildir. HUM'da bulunan izlenim kavram, Impressions Ideas ayrımı, Kant'ın duyum algı ayrımını ancak bir ölçüde verir. Kant, duyumun ancak ilk girdilerden oluştuğunu, bunun kendi başına algı sayılamayacağını ve algı olabilmek için bir takım yapısal, biçimsel düzenlemelerin gerektiğini ileri sürerken özgün ve felsefi açıdan çok önemli bir adım atıyordu. Bu nokta deneyici ya da usku, her algı çözümlemesinin benimseyebileceği önemli bir katkıdır. Ancak Kant bu noktada durmamıştır. Usku eğilimlerinin güdüsünde, bu yapısal, biçimsel düzenlemelerin usta doğuştan bulunan bir kalıp olduğunu ve algının bu kalıbın duyumlara uygulanmasıyla gerçekleştiğini düşünmüştür. Ona göre, algının böylece taşıdığı biçim ya da yapının kaynağı dış dünya değildir. Bir başka deyişle, us, duyumu kalıba sokarken dış dünyada bulunan kavranabilir kimi yapıları uygulamak yerine, bütünüyle kendi doğasında bulunan öğeleri kullanmaktadır. Us'un bu kökü kendinde olan katkısını, algı ve dolayısıyla bilgi için zorunlu görmek, usçuluğun benimsenmiş olmasını gerektirir. Kant'a göre algının içeriği deneyselken biçimi doğuştandır. Dolayısıyla, Us'un verdiği biçimler arasındaki uzay ve zaman, dış dünyaya özgü olmak anlamında nesnel değildir. Hiyum'un deneyici açıklamalarla betimlemeye çalıştığı töz ve neden gibi kavramlar da nesnel değildir. Bunlar anlığın duyma uyguladığı kalıplar olarak algı için doğru iken, bu doğruluğun temeli anlık dışında değildir. Bundan dolayı da US'un uyguladığı bu kalıplar hakkında söylenecekler deneysel değil, fakat analitik de değildir. Bir başka deyişle, Kant'a göre, US'çuluğun son kaleleri olan sentetik A-pirürü önermeler vardır. US'çuluk, günümüzde bile, bu kalelerde son birkaç neferiyle direnmektedir. Bir takım davranış ve düşünme biçimi eğilimlerinin insanda kalıtsal olduğu ya da doğuştan bulunduğu savı, gerçekte, deneycilikle bağdaşabilen bir düşüncedir. Örneğin, her olayın bir nedeni bulunduğu inancımızın böyle bir eğilimi yansıttığı öne sürülebilir. Deneycilikle bağdaşmayacak olan, Kant'ın yaptığı gibi, bu eğilimlerin zorunlu algı kalıpları olduklarını savunarak, bunları algılanan her şey için geçerli zorunlu doğrular konumuna getirmektir. Bilim hem deneycidir, hem de özdekçi anlamda gerçekçidir. Bilime göre deney, insanın kendisinden bağımsız bir varlık olan evren ile ilişkisini sağladığı ortamdır, yani deney, evrenin insanı etkileyiş biçimidir. Deneyciliğin kurutusu olan Locun, tıpkı Descartes gibi, bir de özdeksel evrenin varlığını benimsemiş olmasının ondan sonra gelen deneyciler tarafından yutarsız bulunduğuna değindik. Bunun sonucunda, deneycilikte tutarlılık uğruna özdekçi gerçekçilik bırakılmış, örneğin Berkeley özdeksizciliğe kaymış, Hume ise, dış evren hakkında kuşkuculuğa sarılmıştır. Hume, eski Yunan sofistleri zamanından beri deneye karşı kullanılan kuşkuyu, dış evrenin varlığına yönelterek böylece deneysel bilgiyi olanaklı kılmaya çalışmıştır. Bilimin loğukçu kalmasına karşın, deneyici gelenekte özdekçiliği dışlama eğilimi, mi görüngücülüğü, maç ve mantıkçı pozitivizmle, bugünlere değin sürmüştür. Gerçekten de tutarlı deneyciliğin özdekçi bir gerçekçiliği dışlayıcı nitelikler taşıdığı söylenebilir. Bilimin bunun sıkıntısını çekmemesi, konuya felsefi olarak yaklaşmaması ve temelde kimi varsayımlarla yetinmesindendir. Bu kitaptaki amacımız, tutarlı deneyciliği sürdürerek, özdekçi bir evren görüşünü bununla birlikte temellendirmek olacak. Bir başka deyişle, bilimin temelindeki felsefi varsayımlarla uyum sağlayacak bir görüş geliştirmeye çalışacağız. Bu açıdan Locke'un, deneyciliği özdekçilikle bağdaştırma yol ve yönteminin dışına çıkacağız. Özdeksel bir dış dünyanın var olduğunu deneycilikle tutarlı olarak öne sürmekten öte, aynı zamanda kapsamlı ve tutarlı bir özdekçilik elde etmeyi amaçlıyoruz. Var olduğu söylenen her şeye özdeksel bir açıklama getirmeye çalışacağız. Bu doğrultuda anlığı bir özdeksel varlık olarak açıklayacağız. Kişi kavramını ele alarak aynı doğrultuda değerlendireceğiz. 2. Kuşku ve gerçek. 3. Genel görüş. Yaşayan varlıklar olarak içinde bulunduğumuz evrenle sürekli bir karşılıklı etkileşim durumundayız. Yaşamımızı sürdürebilmemiz bu sürekli etkileşimin sürebilmesine bağlıdır. Evrenin yaşam işlevlerimiz için uygun ortamlar sağladığı yerlerde, gereksinimlerimizi onun birçok değişik yönleri ve bölümlerinden karşılarız. Bu amaç doğrultusunda, evrenin değişik durum ve bölümleri üzerinde etkili olur, onları değiştiririz de. Varlığımızı bu çerçeve içinde bir süreç olarak betimlediğimizde, onun iki temel öğesini, insan ve insanı çevreleyen bir dış dünya olarak ayrıştırabiliriz. Yaşayan bir varlık olarak insan yalnızca bir organizma olmaktan öte, anlıga ve buna bağlı olarak da bilince sahiptir. İnsan, kimi gereksinimlerini bilincinden bağımsız bir biçimde, başka birçok canlı türünün yaşam işlevleri gibi, yarı otomatik içgüdüleriyle sağlayabilir. Yine de onun en belirgin özelliklerinden biri, eylemlerinin büyük bir bölümünü bilerek ve istençle, yani bilinçli olmak koşuluyla yapıyor olmasıdır. İnsan bilinçli eylemleriyle, içgüdüsel olarak yapabileceklerinden pek çoğunu ve çok daha etkili olanlarını gerçekleştirir. Bu yolla doğayı yaşama açısından en uygun koşullara doğru değiştirebilir. Dış dünya ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimin bilinçli olduğunu söylediğimizde insan anlığındaki bilinç içeriklerinden de söz etmek durumuna geliyoruz. Dış dünyada bilinçli eylemlerde bulunabilmek bir bilinç içeriğine sahip olmaya bağlıdır. Bu bilinç içeriklerini, kabaca, dış dünyanın tasarımları olarak nitelendirebiliriz. Örneğin, önümdeki kitabın kapağını bilinçli olarak açtığım söylenecekse, bu kitapla yaptığım eylemimin bilincimde bir tasarımı bulunduğunun, bu tasarımın doğasını şimdilik belirlememiz gerekmeden, kabul edilmesi gerekecektir. Bilinçli olma deyimi bilinçte tasarım olarak bulundurmayı içermektedir. Söz konusu tasarım bir istek, inanç, imge ve benzeri biçimde olabilir. Tasarımlarımızı büyük bir çoğunlukla, ve bir görüşe göre, tümüyle, duyu organlarımız ve algı yolu ile kazanırız. Algı, dış dünyadan duyu organlarıyla edindiği girdileri anlıkta tasarımlar biçiminde kurar. Bu tasarımlar bilincimizin içeriğini ve dış dünyaya degin deneysel bilgimizin temelini oluşturur. Doğa üzerinde etkili olabilmesini bilinçli eylemine borçlu olan insanın içgüdüleri varlığını sürdürmesine yetecek ölçüde güçlü değildir. Böylece, bilinçli davranışa temel oluşturan deneysel bilginin insan yaşamı için bir gerekli koşul oluşturduğu öne sürülebilir. Bir canlı olarak insanın varlığını koruyuş ve sürdürüş biçimini ele aldığımızda, bu olguyu insan ve onu çevreleyen dış dünya ögeleriyle özetleyebileceğimizi belirttik. Şimdi bu şemaya, bir de insanın üzerinde dış dünya hakkındaki tasarımlarını ve bilgisini oluşturduğu anlık, ve buna bağlı olarak bilinç, içeriği öğesini katabiliriz. Bu öğeyi tasarımlar dünyası veya tasarımlar ortamı diye adlandırabiliriz. Tasarımlar ortamı, içerik yönünden, dış dünyanın kimi bölümlerinin, özellikle insanı çevreleyen bölümünün, bir yansısı, onun bir anlıksal kopyasıdır. Deneysel bilgi de tasarımlarda temellendiğine göre, o da bir anlamda dış dünyanın bir yansısıdır. Yukarıdaki açıklamalar için, insanın yaşam etkinliği ve bilgisi arasındaki ilişkiyi özetleyen ve klasik bilimcede onaylanan bir genel görüş diyebiliriz. Genel görüş yalnızca bilimce kabul edilmiş olma niteliğini taşımaz, o, aynı zamanda, bilimin temelini ve kökenini de açıklamak durumundadır. Bilim bir deneysel bilgi ve açıklamalar dizgesi ise, deneysel bilginin kökenini betimleyen genel görüş, bilimin de kökenini betimlemektedir. Bir başka deyişle, genel görüş, aynı zamanda bilimin de kendi kökeni ve varlık nedeni hakkındaki felsefi görüşüdür. Şimdiden, genel görüşün önemli kimi doğrulukları yakaladığı ve ortaya koyduğunu kabul edebiliriz. Ancak yine genel görüş, birçok kavram ve olguyu varsaymakta ve bunları, açıklamadan, açıklayıcı olarak kullanmaktadır. Örneğin, tasarım, anlak, bilinç, algı, deney, dış dünya, anlık ve benzeri kavramların her biri felsefi açıdan karmaşıktır ve açıklama gerektirmektedir. Bu, açıklayıcı görevde kullanılan kavramların kendilerini ele alıp ne ölçüde belirgin ve güvenilir olduklarını sorguladığımızda ise, genel görüşün kavramsal düzeyde çözmesi gereken önemli sorunlar bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların kimisi, bilimin gerçekten bir bilim olduğu inancını bile tehlikeye düşürecek ağırlıktadır. Örneğin, deneysel bilginin dış dünyanın yansısı olan tasarımlarda temel bulduğu görüşüne bakalım. Nedir bu yansımak, nedir bu başka bir şeyi simgelemek, onun tasarımı olmak? Şu önemli gerçeği ortaya koymamız gerekiyor, bir kez anlık içerikleri dış dünyadan ayırt edildikten sonra, insanın tasarımlarından, yani anlık içeriklerinden bağımsız olarak dış dünyaya doğrudan açılması ve onu böylece doğrudan tanıması deneysel açıdan olanak dışı kalmaktadır. İnsan, dış dünyanın deneysel bilgisi konusunda duyu deneyleri ve algısı ile kesin olarak sınırlanmış bir varlıktır. Dış dünyada bir değişiklik meydana geldiğinde veya böyle bir değişikliği biz oluşturduğumuzda, Örneğin masanın üzerinde duran kitabı iterek onun yerini değiştirdiğimizde, farkına vardığımız değişiklik, aslında tasarımlarımızda, yani algı içeriğimizde, meydana gelen bir değişikliktir. Dış dünyadaki değişikliği ancak anlığımıza yansıdığı biçimiyle kavrayabiliyoruz. Bu sınırlılık olgusunun içerdiği önemli bir sonuç ise şudur, dış dünyada meydana gelen bir değişikliği, algımın içeriğinde farkına vardığım değişiklikle karşılaştırmam olanak dışıdır. Bunun nedeni, yukarıda açıklandığı gibi dış dünyayı doğrudan ve algıdan bağımsız olarak tanıma olanağının bulunmayışıdır. Algı içeriğim ve tasarımlarımı kavrayabildiğim anlamda dış dünyayı kavrayamam. Öyle ki, örneğin elimle ittiğim kitabın devimini, algımda fark ettiğim kitabın yer değiştirişiyle karşılaştırmaya çabaladığım her durumda, Dış dünyadaki bir olguyla algımı karşılaştırmak yerine, aynı olgunun iki algısını karşılaştırmaktan başka bir şey yapabilmiş olmuyorum. Dış dünyayı tanıma çabamızda algı ile sınırlı oluşumuzun ikinci bir önemli sonucu ise, az önce açıkladığımız karşılaştırma olanaksızlığı yüzünden algımızın doğru olup olmadığını deneysel olarak bilmemizin olanak dışında kalışıdır. Bu demek ki, bir dış dünya ve anlık ayrımı yaptıktan sonra, eğer algı içeriğimizi, onun tasarımı olduğu dış dünya bölümü ile karşılaştırma olanağımız bulunmadığı ortaya çıkıyorsa, algımızın dış dünyayı bize doğru olarak yansıttığının bir deneysel bilgi olduğu da söylenemeyecektir. Karşılaştırabilme olanağının deneysel bilgi ile çok sıkı olan ilişkisini vurgulamalıyız. Bilgi olduğu söylenenin deneysel olabilmesi için, onu doğru veya yanlış yapan olgu, yani genel görüşe göre dış dünya ile karşılaştırılabilir durumda olması zorunludur. Bir örnekle anlatacak olursak, doğru veya yanlış olabilen bir önermenin, onu doğru veya yanlış yapabilecek, yani dile getirdiği, durum veya olgu ile karşılaştırılabilir olması, önermenin deneysel olarak doğru veya yanlış olabilmesine olanak verir. Eğer önerme böylece doğru ise, deneysel bilgi olabilmenin bir gerekli koşulunu yerine getirmiş olur. Bugün hava güneşli önermesinin deneysel olarak doğru olup olmadığını bilmek için pencereden dışarı bakarız, önermenin doğruluğu dışarıda gerçekten güneşli bir hava görüyor olmamıza bağlıdır. İşte böylece doğru olan bir önerme deneysel bilgidir. Demek ki doğruluğu deneysel olarak göstermenin yolu bir karşılaştırmadan geçer. Oysa dış dünyaya değin deneysel bilgi olma iddiası taşıyan her önerme gibi, Yukarıdaki örnekteki önermenin de deneysel açıdan doğruluğu, yani deneysel bilgi oluşu, hiç de deneysel olmayan ve doğruluğu deneysel olarak tanıtlanamayacak bir varsayıma dayanmaktadır. Pencereden dışarı baktığımda edindiğim algı içeriği, gerçekliği, yani dış dünyayı, olduğu gibi ya da doğru olarak yansıtıyor olmalıdır. İşte bu varsayımın doğruluğunu, önermeyle algımızı karşılaştırarak gösterebilmiş olduğumuz biçimde, yani deneysel olarak tanıtlayamıyoruz, çünkü algımızı gerçeklikle karşılaştırabilme olanağından yoksunuz. Elinde tuttuğu kitaba bakarak, işte gördüğümü aynı tutarlılıkla elimle kavruyorum. Böylece görsel algımı gerçek nesneyl karşılaştırabiliyorum diyen kişi, görsel duyu deneylerini dokunma duyu deneyleriyle, yani bir algısını bir başkasıyla karşılaştırmaktan öteye geçememektedir. Yukarıda vardığımız sonuçlara ek olarak çıkar bir üçüncü önemli sonuç, deneysel bilginin ve buna bağlı olarak bilimin, bir dış dünyaya ilişkin olma iddiasını sürdürdüğü ölçüde, deneysel olmayan bir varsayım üzerinde temellendiriliyor olduğudur. Deneysel olan bilimin her bir önermesi, doğruluğunu, dış dünyayı yansıtan tasarımlarımızın dış dünyayı doğru olarak yansıttıkları varsayımına borçludur. Oysa deneysel bilim, bu ilk varsayımının doğruluğunu deneysel olarak tanıtlamaktan, henüz ilkesel bir düzeyde bile yoksundur. Bilimsel ve deneysel açıdan bu konuda pek yapılabilecek bir şey olmadığına göre, yukarıda çıkarsanan felsefi sonuçlardan daha iyimser olanlarını çıkarsayamadığımız sürece dış dünya, bir varsayım olmak ötesinde bir ağırlık taşımayacaktır. Deneysel bilginin, bilimin kabul ettiği gibi, Dış dünyanın bilgisi olduğu da bir varsayım olma niteliğini aşamayacak ve deneysel bilginin gerçekte ancak dış dünyayı yansıttıklarına inandığımız tasarımlarımızın bilgisi olduğu ortaya çıkmış olacaktır. İşte bu, genel görüş diye nitelendirdiğimiz karşısına çıkan felsefi güçlüklerden yalnız biridir. 4. Kuşkucu Uslamlamalar Deneysel bilginin, genel görüşte, hiç de deneysel olmayan bir varsayım üzerinde temellendirildiğini gördük. Algımızın bize dış dünyayı doğru olarak yansıttığı inancının doğruluğunu deneysel olarak saptayamıyoruz, bunu yalnızca, varsayıyoruz. Şimdi, bu temel varsayımın doğruluğundan kuşkulanmaya ne gerek olduğu sorulabilir. Evet, deneysel bilgi belki doğruluğu deneysel olarak gösterilemeyen bir varsayım üzerine kurulmaktadır, ama bu, söz konusu varsayımın yanlış olduğunu içermez. Ayrıca, varsayımın doğruluğunu destekleyen deneysel olmasa da olgular bulunmaktadır. Örneğin algı içeriğimiz tutarlı bir bütün oluşturur. Algımız o ölçüde tutarlıdır ki, dış dünyada bir değişiklik yaptığımızda, bunun sonuçlarını önceden kestirebiliyoruz. Algının bu denli tutarlı olmasından onun, keyfi olmak yerine bizden bağımız bir dış gerçekliği doğru olarak yansıttığı, yani deneysel bilginin temel varsayımının doğru olduğu sonucu çıkarsanamaz mı? Evet, böyle bir gerçekçi uslamlama verilebilir, bu tür bir uslamlamanın gücünü daha ileride tartışacağız. Fakat bunun yanı sıra, belki gerçekçi uslamlamadan çok daha güçlü olarak, algımızın her an yanılabilir olduğunu ileri sürme olanağı da vardır. Gerçekçiliğin karşısındaki bu tutuma kuşkuculuk diyoruz. Kuşkuculuk yalın gerçekçiliğe karşı o denli güçlü uslamlamalar çıkarmıştır ki, deneysel bilginin olanaklı olduğunu gösterebilme çabası içinde birçok değişik felsefi tutum ve açıklama doğmuş ve hatta bunlardan kimi, deneysel bilginin olanaklı olduğunu göstermek uğruna, dış dünyanın varlığını yadsımak durumunda kalmıştır. Kuşkuculuğun uslamlamasını ele almadan önce genel görüş olarak nitelendirdiğimiz açıklama çerçevesinde birkaç kavramsal ayrım yapacağız, dış dünya hakkında anlığımızda oluşan tasarımların kaynağı duyum ve bunun üzerine kurulan algımızdır. Tasarımların kökenini dış dünyanın kendisi oluştursa bile, onların kaynağı, bu kökenden etkilenen duyumdur. Bu aşamada algı ve duyum içerikleri arasında bir ayrım gözetmeden bunların renkler, biçimler, sesler, kokular, dokunum ve tatlar gibi tasarımlardan oluştuğunu söyleyeceğiz. Anlıkta oluşan her bir algı tasarımını bir algı inancında verebiliriz. Önümdeki kitaba baktığımda anlığımda oluşan tasarımların bilincine varmam, bir kitap gördüğüm ve onun belirli bir renk ve boyuta sahip olduğu algı inancını taşıyor olmam demektir. Böylece her algıyı bir inanç olarak düşünebildiğimiz gibi, her algı inanç içeriğini de bir önerme ile dile getirebiliriz. Başka bir deyişle, her algıyı dilsel anlatıma, yani bir algı önermesine dökebiliriz. Algı önermeleri karşımda bir kitap görüyorum, önümdeki kitaba dokunuyorum, sayfaların çevriliş sesini duyuyorum biçimindedir. Yalnız, bu biçimdeki her önerme bir gerçek algı önermesi değildir. Önümüzde bir kitap bulunmadığı ve dolayısıyla algılanacak bir şey olmadığı kimi durumlarda sanki önümüzde bir kitap görüyormuş gibi bir algı içeriği taşıdığımız olur. Örneğin, serap, sanrı, halüsinasyon, veya düş görme gibi durumlarda görüyormuş gibi olduğumuz içerik gerçekten algıladıklarımızdan ayırt edilemeyecek ölçüde canlıdır. Aslında, her zaman yaptığımız bir şey, gerçekten algılıyor olsak da olmasak da, x'i görüyormuş gibi olduğumuz bir durumda x'i gördüğümüze inanmak ve x'i görüyorum demektir. Yani aslında deney açısından elimizdeki veri, x'i görüyormuş gibi olduğumuzdur. Bu nedenle, x'i görüyormuş gibi olmak x'i algılamanın bilgisel temeli olarak değerlendirilebilir. Ancak x'i görüyormuş gibi olmaktan x'i görüyorumun doğruluğu çıkar sanamaz, çünkü yukarıda anlatıldığı üzere, x'i görüyormuş gibi olduğumuz kimi durumlarda karşımızda gerçekten görülebilecek bir x bulunmayabilir. Şu halde, x'i görüyorum ya da karşımda bir kitap görüyorum gibi önermeler eğer gerçek algı önermeleri değilseler, Yalnızca karşımda bir kitap görüyormuş gibi oluyorum anlamı taşırlar ve karşıda bir kitap bulunması veya gerçekten, bir algı önermesi olarak, bir kitap görüyor olduğumun yanlış olması bu önermelerin doğruluğunu etkilemez. Bu algı önermelerine temel olan önermelerin doğruluğunu, deneysel olarak saptamak olanaklıdır. Anlığımda gerçekten bir kitap tasarımı oluşuyorsa, karşımda bir kitap görüyorum, görüyormuş gibi oluyorum anlamında, deneysel olarak doğrudur. Çünkü burada, önerme ile onun dile getirdiği tasarımları karşılaştırabiliyorum. Bu her ne kadar herkesin gözlemine açık olmayan bir karşılaştırma ise de deneyseldir ve de karşılaştırmayı yapan kişinin içtenliği koşuluyla, doğruluğu kesindir. Buna karşılık, az önce de belirtildiği gibi, algıya temel olan bir önerme olarak karşımda bir kitap görüyorum, görüyormuş gibi oluyorum, un doğruluğundan, Gerçek bir algı önermesi olarak karşımda bir kitap görüyorum, karşımda bir kitap var, ığne doğruluğunu çıkarsayamayız. algımızı dış dünya ile karşılaştırma olanağından yoksunuz. Kitabı görüyormuş gibi oluşumuz gerçekten bir kitabın görüldüğü ve görülen bir kitap bulunduğunun kanıtı olamaz, çünkü anlığımızdaki kitap tasarımı dış dünyadaki kitapla, eğer var olsa bile, karşılaştırılamaz. Demek ki, dış dünyaya ilişkin önermelerimizin doğruluğu, algıya temel olan önermelerin doğruluğu gibi kesin olamamakta ve her şeyden önce, deneysel olmaları da algımızın güvenilir ve doğru olduğu varsayımının doğruluğuna bağlı kalmaktadır. Herhangi bir önermenin yalnızca bilişi değil de bilgi verebilmesi, onun doğru olmasına bağlıdır. Doğruluk ve bilgi ise kesinliği gerektirir. Kesinlik kuşkunun karşıtıdır. Deneysel bilginin temelindeki varsayımın doğruluğu deneysel olarak kesin olamadığından deneysel bilginin gerçekten bilgi olduğu konusu da kuşkuya açık kalmaktadır. İşte bu kuşkuyu felsefesine temel yapana kuşkucu diyoruz. Kuşkuculuk felsefe tarihinde antik çağın derinliklerine kadar gider. Günümüze kalan yazılı kaynaklar arasında ise, kuşkucu uslamlamaları dizgeli bir biçimde ortaya koyan başlıca filozoflar, Platon, Sextus Empiricus ve Descartes'tır. Bunlardan özellikle ilki ve sonuncusu kesin bilgi olabileceğine inandıkları halde, bunun deneyden kaynaklanamayacağını gösterme çabası içindeydiler. Algımızın güvenilirliğinden kuşku duymak için bir neden var mıdır? Örneğin uzaktaki bir karaltıyı tanıdık bir kimse olarak gördüğümüzde, gördüğümüzün gerçekten o kimse olduğundan kuşku duymaya gerek var mıdır? Böyle bir kuşkuya yer olmadığını savunan tek görüş yalın gerçekçiliktir. Kuşkuculuk dahil, deneysel bilgiye ilişkin öbür görüşlerin hepsi, algımızın her zaman güvenilir olmadığını kabul ederler. Bu, yalın gerçekçilik dışındaki görüşlerin, kuşkucunun savını bir ölçüde kabul etmek zorunda kaldıklarını gösteriyor. Gerçek kuşkuculuğu bu görüşlerden ayıran ise, hepsinin birlikte kabul ettikleri algının yanılabilirliği olgusunun düzeltmeye açık olup olmadığı noktasıdır. Kuşkuculuk dışındaki görüşler yanılgılı algılarımızın düzeltilebileceğini savunurlar. Bunların birbirlerinden ayrıldıkları nokta düzeltmenin nasıl yapılacağıdır. Kuşkucu ise, algıyı bilgiye temel yapabilecek sağlamlıkta bir düzeltmeye olanak bulunmadığını savunur. Tutarlı olarak sonuna dek götürüldüğünde yıkıcı olan bu yaklaşım, Hiçbir algı inancımızın güvenilir olamayacağını ve dolayısıyla deneysel olarak hiçbir şeyi bildiğimizi öne süremeyeceğimizi savunur. Duyu deneylerimiz ve algımızın güvenilir olmadığını göstermek amacıyla kuşkucu, şu görüşlere yer vermektedir. Bir algımız bizi sık sık yanıltır. Birçok durumda, algımızın bir karşılığı, yani tasarımı olduğu bir nesne, bulunmadığı gibi, böyle bir karşılık bulunduğu birçok başka durumda da algıladığımız nesneyi yanlış algılarız. Örneğin, karşıdan geleni tanıdık bir kimse sanarak selamladığımız, sonra yaklaştığında hiç tanımadığımız biri olduğunu görüp mahcup olduğumuz durumlar olur. Algı, optik veya ruhsal kökenli yanılgıların, yanılsamalarında kurbanı olur. Örneğin bir bardak suya yarısına kadar batırdığımız bir kalem, kırılmış gibi görünecektir. Dörtgen prizma biçimindeki bir kule uzaktan silindir biçiminde görünecektir. Kimi koşullarda insanların serap gördükleri veya bir hastalık ya da uyuşturucu etkisi altında var olmayan nesneler, sanrı, gördükleri veya duyumladıkları bir gerçektir. Savaşta veya herhangi bir nedenle, bacağını yitirmiş kişilerin, artık var olmayan bu organlarını duyumlamaya devam ettikleri olur. Bir düş gördüğümüzde, çoğu kez gördüğümüzü gerçek sanırız. Öyle ki, bu nedenle korkarak veya gülerek uyandığımız veya uykuda bağırdığımız olur. Düş sürdükçe onu gerçekmiş gibi yaşarız. Şimdi, bütün bu durumlarda deneyimizin, yani algımızın, içeriğinde, bu algının yanılgılı olduğunu bize fark ettirecek hiçbir özellik bulunmayabilir. Örneğin düşte üzerimize geliyor gibi gördüğümüz araba gerçek bir arabanın algısından daha silik veya daha renksiz olmayabileceği gibi, bu görüntünün bir yerinde onun düşü olduğunu belirtecek bir iğmeğe de bulunmayacaktır. Yanılgılı algı durumu sona ermeden, içinde bulunulan algı durumunun yanılgılı olduğu, büyük bir çoğunlukla bilinemeyecektir. Kuşkucu şöyle bir usavurma kullanır, eğer kimi zaman sanrı veya düş görüyorsak ya da algımız yanılıyor ve bu durumlar içindeyken yanılgının farkına varabilme olanağı bulamayabiliyorsak, şu anda da böyle bir yanılgı durumu içinde olmadığımızın güvencesi bulunmadığı gibi, belki de her an yanılıyor olabiliriz. Bir saniye sonra uykudan uyanarak, şu ana deyin yaşadığımız bu ortamın bir düş olduğunu anlayacağımız bir durumun ortaya çıkmayacağına kim güvence verebilir? İki algımızın yanılıp bize var olmayan şeyler gösterdiği veya var olanları da olduklarından farklı biçimde yansıttığı olağan dışı durumları bir an için düşüncemizden çıkaralım. Düzgülü algı durumlarında bile, öznel ve bizi çevreleyen nesnel koşulların gösterdikleri değişikliklere göre, aynı nesneyi değişen biçimlerde algılarız. Örneğin, önümdeki kitabı bir açıdan kare, bir başka açıdan eşkenar, bir açıdan yamuksu ve dik yukarıdan da dik dörtgen olarak görürüm, baktığım her değişik açıdan değişik bir biçimle karşılaşırım. Değişik ışık durumlarına ve bakış açılarına göre aynı kitabı değişik renk tonlarında görürüm. Sarılık hastalığına yakalandıysam kitabın sayfalarını sarımsı görecek, elimi önce sıcak suya soluysam dokunduğumda kitap bana serin gelecek, öte yandan önce bir buz parçasını tuttuysam aynı kitap bana ılık gelecektir. Eğer genel görüşün ileri sürdüğü gibi algımız nesnel bir dış dünyayı yansıtıyorsa, o zaman, bu dış dünyadaki nesnelerin kendileri bu değişen, öznel, koşullara göre değişiyor olamayacaklarına göre, gördüğümüz bu birçok renk ve biçimin biri dışında hepsi, bize gerçeği olduğundan farklı gösteriyor olmalıdır. Çünkü aynı nesne, kendinde bir değişikliğe uğramadığı sürece, bir lek biçim ve renge sahip olarak kalıyor olmalıdır. Durum böyle ise, düzgülü olarak nitelendirdiğimiz durumlarda bile, algının dış dünyayı bize olduğu gibi ve tutarlı olarak yansıttığı söylenemez. Yukarıdaki iki uslamlamayı daha açık seçik görebilmek için onları öncül ve sonuçlar olarak kuralım. Algının Değişmesinden Uslamlama 1. X nesnenin algısı olarak adlandırdığımız duyu deneyleri değişen koşullara göre değişiklik gösterirler. 2- X nesnenin kendisi, bu koşullara göre değişmez. 3- Şu halde, X'in algısı her zaman X'in kendiliğinde olduğu gibi değildir, yani gerçek ve görüntüsü arasında bir farklılık vardır. 4- X'in hangi algısının X'i kendiliğinde olduğu gibi yansıttığını bilemeyiz. 5- Şu halde, X'in hiçbir algısı için onun X'i kendiliğinde olduğu gibi yansıttığını kesinlikle savunma olanağı yoktur. Algının yanılsamasından uslamlama. 6- Algımız kimi durumlarda yanılır, yanılgılar, yanılsamalar, sanrı ve düşler. 7- Bu durumlarda algının yanılgılı olduğunu anlayamayabiliriz, yanılgılı algıyı yanılgısızdan ayırt edemeyebiliriz. 8- Şu halde, her an için, hatta sürekli olarak, algımız, biz anlayamamamıza karşın, yanılgılı olabilir. 9- şu halde, hiçbir algının kesinlikle güvenilir olduğu savunulamaz. Kuşkucunun bu uslamlamaları, önce görüntünün, algının, gerçeği olduğu gibi yansıtmayabileceğim ortaya koyduktan sonra, bunu genelleyerek, hiçbir algının gerçeği olduğu gibi verdiğinin kesinlikle ileri sürülemeyeceğine götürüyor. Dikkat edilmesi gereken nokta, burada hiçbir algının doğru olmadığı gibi bir sav bulunmadığıdır. İleri sürülen, kuşkuculuğun gereği olarak, ve uslanlamadan tutarlı olarak çıkar sana bilen, hiçbir algının doğruluğunun kesin olarak bilinemeyeceği sonucudur. Yani her bir duyu deneyimiz, her bir algımız, yanılgılı ya da gerçeğin kendisinden farklı olabilir. Bunun içerdiği ise, algıyı kendine kaynak alan her bilgi iddiasının kuşkulu olduğudur. Bu da demektir ki dış dünyaya ilişkin bilgi olduğu öne sürülen her inanç ya doğru ya da yanlış olabilir ve biz bunlardan hangisinin doğru ya da yanlış olduğunu kesinlikle bilemeyebiliriz. Öyle ise, bu noktaya dek kuşkucunun ortaya koymuş olduğu, deneysel olarak herhangi bir şeyi bildiğimizi bilmemizin olanaksız olduğudur. Doğruluğun, bilgi iddiaları için bir zorunlu koşul olduğu düşünülürse, doğru olduğu bilinemeyenin bilgi olamayacağı apaçık olsa gerektir. Böylece, kuşkucunun büyük bir güçle öne sürdüğü sav şudur. Eğer bir dış dünya, gerçeklik, varsa, bunun deneysel bilgisi yoktur. Şimdi bu kuşkucu sonuçla ilgili olarak şu söylenebilir, evet, verilen bu uslamlamalarla kuşku bütün algı, yani deneysel, inançlarımıza yayılmış ve deneysel bilgi iddiası, daha temelinden, ciddi bir biçimde sarsılmış olabilir. Fakat bu hiçbir deneysel bilgi iddiasını, gerekirse yalnızca geçmişteki deneylerimize özgü olmak üzere, kesinleştiremeyeceğimiz anlamında değildir. Yani yanılgılı algıları doğrulara göre ayrıştırıp düzeltmek ve böylece bilgiye varmak olanaksız olmasa gerektir. İşte deneysel bilgiyi kuşkuculuğa karşı savunan felsefi yaklaşımlar, şu ya da bu yöntemle, güvenilir algının yanılgılı olanından ayırt edilebileceğini göstermeye çalışmışlardır. Kuşkucu ise, yıkıcı tutumunu sonuna dek götürmekte ve bir ek uslamlama ile algı inançlarımızın dış dünyaya değin deneysel bilgi kesinliği taşımadığı savını da aşarak, böyle bir deneysel bilginin bizim için olanaksız olduğunu tanıtlama uğraşı içindedir. Düşüncesini şöyle özetleyebiliriz, deneysel bilginin olanaklı olduğunun deneysel olarak tanıtlanamayacağı ortaya çıkmış olduğuna göre, bu sonuç olsa olsa bir uslamlama yoluyla elde edilmeye çalışılacaktır. Bu nasıl bir uslamlama olabilir ki? Bu, olsa olsa belirli bir algı inancı hakkındaki öncüllerden kalkarak bu algının nesnesi üzerine bir bilgi sonucuna götüren bir uslamlama olabilir. Yani bu, duyu deneylerine ilişkin öncüllerden, dış dünya üzerine bilgi niteliğinde bir sonuç çıkarsayan bir uslamlama olabilir. Oysa böyle bir şey yapmak apaçık bir biçimde olanaksızdır, öncülleri dış dünyaya ilişkin olmayan hiçbir uslamlama, Dış dünya üzerine bir sonucu geçerli olarak çıkarsayamaz çünkü geçerli bir uslamlama öncüllerinde bulunan bilişiye yenisini ekleyemez. Geçerli bir uslamlama öncüllerde bulunan bilişiyi yeniden örgütlemekten öte bir şey yapmaz. Sonucun doğruluğunun öncüllerin doğruluğundan zorunlu olarak çıkarsanabilmesi de bundan dolayı olanaklıdır. Öyleyse ise, mantıksal açıdan geçerli bir uslamlamanın öncülleri tasarımlar üzerine ise, sonucu da onlar üzerine olacaktır. Dolayısıyla, dış dünyaya ilişkin deneysel bilgiyi tasarımların bilgisi olan algıdan çıkarsamak olanaksızdır. Bu da demektir ki, gerçek ve görüntüsü arasındaki uçurum, kapatılması olanaksız bir uçurumdur. Böylece, kuşkucunun çıkarsadığı genel sonuç artık daha kesindir. Eğer bir dış dünya varsa, bunun deneysel bilgisi olanaksızdır. Buna göre, bilimin de nesnellik iddiası olamayacaktır. Çünkü o, bir nesnel dış dünya gerçekliğinin bilimi olmak yerine, olsa olsa anlığımızdaki tasarımlar dünyasının bilimidir. Kuşkuculuğun bu gerçekten ağırlıklı savına karşı nesnel bir deneysel bilginin olanaklı olduğunu savunan felsefi görüşlerin bir bölümü, Kuramlarını kuşkucunun savını kabul ederek geliştirme yolunu tutmuşlardır. Bunların başlıcaları idealizm ve görüngücülüktür. Öte yandan, deneysel bilginin olanaklı olduğunu kuşkucunun vardığı sonucu kabul etmeden savunan başlıca felsefi görüş gerçekçilik, yani realizmdir. Bu nedenle gerçekçilik, bu sonucu neden kabul etmediğini de açıklamak durumundadır. Kuşkucunun uslamlamasını yadsıdıkları değişik aşamalara göre iki ayrı gerçekçi yaklaşımdan söz edilebilir. Bunlardan yalın gerçekçilik, kuşkuculuğun uslamlamasındaki öncüllerin, onlardan çıkarsanan sonuçları gerektirmediğini savunarak kuşkuculuğu bütünüyle yatsır. Tasarımcı gerçekçilik ise kuşkucunun vardı ilk sonucu kabul etmesine karşın, bunun kuşkucunun ileri sürdüğü gibi deneysel bilgiyi sarsıcı bir niteliği olmadığını göstermeye çalışır. Böylece kuşkuculuğun yine en etkili eleştirisi, kuşkuculuğun kendisinin eleştirme durumunda olduğu gerçekçilikten gelmiştir. Şimdi bu karşı eleştirileri ele alacağız. 5- Yalın gerçekçiliğin karşı çıkışı Yalın gerçekçiliği başka görüşlerden ayırt eden en belirgin bilgi bilimsel özellik algıya tam bir güven duygusunu içeriyor oluşudur. Bu görüş açısından, olağan dışı koşullar bir yana bırakılırsa, duyu deneyi bize dış dünyanın bilişisini doğru olarak verir. Yani bu görüşe göre, dış dünyayı olduğu gibi algılarız. Dolayısıyla, olağan dışı koşulların geçerli olmadığı durumlarda algı inançlarımız doğrudur ve felsefi anlamda bilgi sağlayabilecek güvenilirliktedir. Varlık bilim alanında ise, yalın gerçekçiliği bir gerçekçi görüş olarak belirleyen sav, dış dünyanın varlığının özellikle algılanıyor oluşundan bağımsız olduğudur. Evrende hiçbir canlı bulunmasaydı bile gerçeklik varlığını sürdürüyor olacaktı. Yalın gerçekçi için dış dünya kavramı da bir açıdan, anlamını yitirmektedir. Çünkü bu görüşe göre gerçekliği iç ve dış dünya olarak ikiye ayırmanın bir gerekçesi bulunmamakta, iç dünya dış dünyaya katılmaktadır. Yalın gerçekçiliğin bu noktaya dek ortaya koyduğumuz savları, gerçek ve görüntü arasında çizilen ayrımı yadsıyor oluşuyla bağlantılıdır. Eğer gerçeklik ile görüntüsü arasında bir ayrım çizmeye gerek bulunmuyorsa, algımızın içeriğini gerçeklikten ayırt etmek için de bir neden kalmamaktadır. Yani algımızın içeriği gerçeğin ta kendisidir ve bu nedenle de kuşkusuz doğrudur. Dahası, eğer algımız bize bir görüntüyü değil de gerçeğin kendisini olduğu gibi veriyorsa, kendisini algılayabilmemiz için bu gerçekliğin var olması gerekir. Ancak gerçek ve görüntüsü arasındaki ayrımı yadsımak, gerçekliğin algıdan bağımsız olarak var olduğu savını temellendirmede yeterli olmayacağından ele aldığımız görüşün bunu ayrıca gösterebilmesi gerekecektir. Yalın gerçekçilik bunu felsefi olarak kanıtlamak yerine, yaklaşımının çıkış noktası olarak varsayar. Yalın gerçekçiliğin gerçek ve görüntüsü arasındaki ayrımı hangi gerekçelerle yaşadığına bakalım. Eğer, diyor yalın gerçekçilik, gerçeği olduğu gibi değil de bir görüntüsü aracılığıyla algılamak durumundaysak gerçeği doğrudan değil, dolaylı olarak algılıyoruz demektir. Oysa gerçeği dolaylı olarak algılıyor olduğumuz dile getirişine, bunu oluşturan sözcüklerin doğal anlamları çerçevesinde bir dayanak bulmak olanaksızdır. Nesneleri dolaylı olarak algılıyor olmaktan ne kastediliyor olabilir? Bir nesneyi dolaylı olarak gördüğümün doğru olduğunu söyleyebilmek için bu nesneyi bir mercek, ayna, dürbün, periskop, prizma ve benzeri gibi ortamlar aracılığıyla görüyor olmam gerekmez mi? Bir nesneyi dolaylı olarak görmem, görme organımla, yani benimle, nesne arasında bir yabancı ortam, örneğin bir aygıt bulunması anlamında değil midir? Öte yandan, kuşkucu herhalde nesneleri zorunlu olarak yabancı ortamlar aracılığıyla algıladığımızı öne sürüyor olmamalıdır. Böyle bir görüş açıkça yanlış olurdu, çünkü büyük bir çoğunlukla ve gözlük takan kişiler dışında, kendilerine baktığımız nesneleri arada bir yabancı ortam bulunmadan, yani doğrudan görürüz. Öyle ise, kuşkucunun ileri sürdüğü ya anlamsızdır ya da anlamlı ise açıkça yanlıştır. Kuşkucu bir yaklaşım açısından yalın gerçekçinin bu karşı çıkışının, dolaylı görme deyiminin yalnızca günlük dildeki anlamına dayandırıldığı belirtilebilir. Oysa bu, ileri sürülenin, deyime verilebilecek bir teknik anlamda da yanlış olacağını içermez. Örngin, kuşkucuya göre, bu bağlamda nesneleri dolaylı olarak görmek deyimi, nesneyi her zaman olduğu gibi değil de değişebilen bir görüntüler tutamı olarak görmek teknik anlamındadır. Önümüzde duran bir nesneyi her değişik bakış açısından değişik bir biçimde görürüz. Bir madeni paraya üstten bakarsak onu yuvarlak, çapraz bakarsak elips ve tam yandan bakarsak da dikdörtgen olarak görürüz. Bu görüntüler değişirken gerçek nesnenin kendisinin de değiştiğini ileri sürmeyeceksek, Gördüğümüzün gerçeğin kendisi olmadığını onaylamaktan başka hangi çare var, işte bu anlamda, gerçeğin kendisini değil de bir görüntüsünü algılıyorsak, gerçeği doğrudan görmüyoruz, demektir. Yalın gerçekçilik için bu hiç de doyum veren bir savunma sayılamaz. Eğer, diyecektir yalın gerçekçilik, kuşkucu yaklaşım açısından dolaylı, gerçek değil fakat yalnızca onun görüntüsü teknik anlamında anlaşılacaksa, bu daha başlangıçtan sakat bir yoldur. Çünkü kuşkucunun ileri sürdüğü uslamlamalar, elde etmeyi ümit ettiği sonucu gerektirmemektedir. Başka bir deyişle, gerçek ve görüntü arasında bir ayrım bulunduğu veya algı içeriğimizin koşullara göre değişiklik göstermesinden ötürü bu içeriğin yalnızca bir görüntü olduğu sonuçları doğru değildir. Tersine, herhangi bir şeye baktığımızda, gördüğümüz, gerçeğin ta kendisidir. Ancak gördüğümüzün gerçeğin ta kendisi olduğunu savunmak, nesneleri her zaman oldukları gibi görmemiz gerektiğini de içermez. Çünkü nesnelerin oldukları gibi görünebilmeleri koşulların olağan ve düzgülü olmasına bağlıdır. Olağan dışı koşullar algımızı etkilerse, nesneleri olduklarından farklı, yani biçim, ses veya renkleri çarpıtılmış olarak görmemiz doğaldır. Anormal olan bu algılar, anormal olan koşullardan kaynaklanır, yoksa algımızın gerçeğin yalnızca bir görüntüsü oluşundan değil. Yalın gerçekçiliğin bu değerlendirmesini daha ayrıntılı olarak görebilmek için, kuşkucu tarafından öne sürülmüş olan algının değişmesinden uslamlamayı bir kez daha kısaca ele alalım, buradaki ilk öncül, herhangi bir nesne ile ilgili duyu deneylerinin değişen koşullarla birlikte değiştikleriydi. Nesnenin kendisinin koşullarla birlikte değişmeyeceği öncülü buna eklenince, nesnelerin duyu deneylerinin, nesnelerin kendilerinden farklı olabilecekleri ilk sonucu çıkar sanıyordu. Şimdi, yalın gerçekçi, uslamlamanın bu ilk bölümünü, birinci öncül üzerine yaptığı bir gözlem ile birlikte onaylıyor, duyu deneylerimiz koşullarla birlikte değişir, ama burada düzgülü ve düzgülü, ya da olağan, olmayan koşulları ayırt etmelidir. Başka bir deyişle, algımız sık sık değil de kimi kez değişiklik gösterir. Dolayısıyla uslamlamadan böylece çıkar sanacak sonuç, algımızın nesneleri ancak kimi kez, sık sık değil, oldukları gibi göstermiyor olduğudur. Bunlar, koşulların düzgülü olmadıkları durumlardır. Bu, koşullar olağan ve düzgülü iken algının gerçeği olduğu gibi gösterdiği olgusunu değiştirmeyeceği gibi, herhangi bir nesnenin kendisi, gerçek durumu, ve onun görüntüsü arasında bir ayrım yapılması gerektiği sonucuna da götürmez. Çünkü, algımızın kimi kez nesneleri oldukları gibi göstermiyor oluşu sonucundan nesnelerin gerçek durumu ve görüntüsü arasında bir ayrım bulunduğu ikinci sonucu çıkarsayabilmek için, arada doğru olması gerekecek bir öncül daha bulunması gerekmektedir. Bu da, algı kimi kez gerçeğe uymadığına göre, gerçeği değil onun bir görüntüsünü veriyor olmalıdır önermesidir. Oysa, yalın gerçekçilik için bu önerme yanlıştır. Algının gerçekten kimi durumlarda sapabiliyor olması, algının gerçeğin yalnızca bir görüntüsü olduğunu mantıksal olarak içermez. Eğer bir sapma durumu varsa bu, koşulların olağan dışı olmasıyla açıklanabilir. Yalın gerçekçilik, algının yanılmasından yola çıkan kuşkucu uslamlamayı da benzeri bir itirazla karşılar. Bu görüş açısından, algının yanıldığı durumlarda olağan dışı koşulların neden olduğu yanılgılı duyu deneyleri olarak görülebilir. Eğer sanrı, düş ve benzeri durumları algının gerçeklik hakkında yanılgıya düştüğü durumlar olarak görebiliyorsak, bundan, bütün algımızın yanılgılı olabileceği sonucunu çıkarsayamamalıyız. Çünkü algının yanılgılı olduğu durumlardan söz edebilmek için, algının yanılgılı olmadığı durumları bilebiliyor olmak gerekir. Aksi halde yanılgılı olmak yargısına neye göre varıyor olabiliriz? Oysa eğer algının yanılgılı olmadığı durumlar, yani düzgülü algı durumlarımız varsa, kuşkucunun çıkarsadığı belki bütün algımız yanılgılıdır sonucu daha başlangıçtan yadsınmış olmaktadır. Eğer bütün algı yanılgılı olabilseydi, bu kez yanılgılı olmak anlamını yitirmiş olacak, yani yanılgıyı gösterebilecek bir karşıt durum bırakılmamış olacaktı. Öyle ise, yanılgılı algı durumları da olağan dışı, ve düzgülü olmayan, durumlardır ve bunlara da olağan dışı koşullar neden olur. Algının yanılabilirliğine bağlanan kuşkuculuk karşısında, yanılgı durumlarının düzgülü olmadıklarını ve ancak olağan dışı sayılabileceklerini ve de bütün algıdan kuşku duyulabileceği sonucunun böylece çıkar söylemenin bir felsefi ağırlığı bulunduğu onaylanabilir. Öte yandan yalın gerçekçi, kuşkuculuk karşısında, algının değişebilirliğine bağlanan uslamlamada da aynı ölçüde güçlü müdür? Örneğin, algı içeriğinin yanılgılı sayıldığı durumlar dışında da koşullara göre değişiyor oluşu, eğer nesnelerin kendilerinin değiştikleri kabul edilmeyecekse, düzgülü olmayan veya olağan dışı bir durum olarak değerlendirilebilir mi? Bunun için önce, bu durumların azınlıkta kaldıkları gösterilebilmelidir. Çünkü düzgülü ve olağan kavramları çoğunluğu içerir. İkinci olarak ise, yalın gerçekçiliğin kendi kullandığı bir uslamlama açısından doyum verici yanıtlar bulabilmesi gerekecektir, nesnelerin algısı koşullara göre değişiyorsa ve bu değişimde meydana gelen sapmalar, düzgülü olmayan durumlar olarak yorumlanabiliyorsa, yalın gerçekçinin düzgülü ve olağan olan durumları gösterebilmesi ve en azından onları düzgülü olmayanlardan ayırt edebilmesi gerekir. Oysa aynı nesnenin algısının, örneğin bakış açısına göre değiştiği durumlarda hangi algının sapmalı olduğunu, hangisinin olmadığını veya sapmalı olanların öbürlerine oranla azınlıkta kalıp kalmadıklarını söyleyebilmek olanağına sahip miyiz? Bunların hangisinde nesneyi olduğu gibi, hangisinde olduğundan farklı gördüğümüzü nasıl bilebiliriz? Bir kağıt parçasının Değişen ışık durumuna göre büründüğü renklerden hangisinin düzgülü olduğunu ve bu düzgülülüğün çoğunluğu oluşturduğunu gösterebilecek yöntemlerimiz var mıdır? Örneğin şu anda beni çevreleyen koşullar düzgülü ise ve ben de olağan, ayık ve uyanık bir durumdaysam, üzerinde yazı yazdığım şu masanın gerçek rengini görebiliyor olmam gerekir. Öyle ise, masaya baktığımda onun yüzeyinde gördüğüm renklerden hangisi onun gerçek rengidir? Masaya baktığım her değişik açıdan onun rengini değişik tonlarda görmez miyim? Masa için kahverengi desek bile bunun hangi kahverengi olduğunu belirtebilmek gerekir. Oysa masa bir tek kahverengi tonunda görünmemektedir. Yakından baktığımda koyulaşan, bir eğimle bakınca açık ve parlak, gölgede ise siyaha yakın görünen bir kahverengi bu. Felsefe Sorunları adlı kitabında Russell şöyle diyor, masanın veya onun belirli bir bölümünün rengi olarak gösterebileceğimiz hiçbir belirgin renk bulunmadığı apaçıktır. Masa değişik bakış açılarından değişik renklerde göründüğünden, bunlar arasından kimilerini onun daha gerçek renkleri olarak değerlendirmemiz için de bir neden yoktur. Yani masaya baktığımızda gördüğümüz her bir değişik renk masanın gerçek rengi olabilir. Oysa, masanın gerçek rengi tek olduğuna göre, o bunlardan hangisi olmalıdır? Gördüğümüz renkler arasından birini seçebilmek için Russell'ın da belirttiği gibi hiçbir neden yok mudur? Yalın gerçekçilik, sağduyunun böyle bir seçim yapmaya yeterli olacağı görüşündedir. Sağduyunun böyle bir seçime varabilmek için yapacağı, Önce küçük renk farklılıklarını önemsememek, ya da hepsini aynı renk olarak değerlendirmek, sonra da örneğin söz konusu masanın rengini karşılaştırmalı olarak saptamaktır. Belki bir tek masa için yargımız değişik ışık durumlarından etkilenebilir, ancak söz gelimi. İki kahverengi masamız olsa, ışık durumları nasıl değişirse değişsin, hangisinin daha koyu renkli olduğunu ya da ikisinin de aynı renkte olduğunu, yanılgıya yer bırakmadan söyleyebiliriz. Öyle ise, herhangi bir nesnenin gerçek rengini veya biçimini saptamak veya algımızın düzgülü olup olmadığını anlayabilmek için, yalın gerçekçiliğin önerisi, algıyı kendi başına değil, öbür algılar bağlamında, onlarla karşılaştırarak değerlendirmektir. Algılanan bir nesneyi olduğu gibi görüp görmediğimizi anlamak için, onun başka nesnelerle olan ilişkilerinin tutarlı olup olmadığına ve doğa yasaları olarak yorumladığımız düzenliliklere uyup uymadığına bakmalıyız. Yalın gerçekçilik gerçek ve onun görüntüsü arasında çizilen ayrımı ortadan kaldırabilmiş midir? Bu amaçla yaptığı karşı çıkışlarda ne ölçüde başarılıdır? Kuşkunun bütün algıya yayılmasına, yani uyanık olduğumuz zamanki algının da belki düş olabileceği savına karşı yalın gerçekçinin ortaya koyduğu karşı çıkış biçimi büyük ölçüde başarılıdır. Yalın gerçekçilik ayrıca algı yanlışlarının, her zaman var olan bir gerçek görüntü ikiliğinden değil, koşulların etkisinden kaynaklandığını göstermede de sağlam adımlar atmıştır. Ancak, gerçek nesnenin değişmemesine karşın, onun algısının sürekli değişen koşullarda sürekli olarak değişiyor oluşunun nedenini açıklama yolunda, yalın gerçekçiliğin karşısında önemli güçlükler vardır. Çünkü algı içeriği bizim öznel deneyimimiz değil de gerçeğin kendisi olsaydı, bu değişimin gerçekten olağan dışı durumlar dışında meydana gelmiyor olması gerekirdi, yalın gerçekçilik buna karşılık şöyle bir açıklama yapar, evet, algı içeriği değişir, ancak bu onun gerçeğin bir öznel görüntüsü olduğunu içermez. Değişmeyen gerçek nesnenin, değişik koşullarda, değişen görünüşleri olabilecektir. Fakat bu değişik görünüşleri görüntüden ayırt etmelidir. Görünüş, nesnenin kendine özgü olan, nesnel bir niteliktir ve görüntünün öznelliği veya anlıksallığını taşımaz. Unutulmaması gereken bir nokta, algıdan edindiğimiz inançların, algı inançlarının, algı içerikleri üzerine değil, nesneler üzerine olduklarıdır. Bir nesneyi değişik açılardan değişik biçim ve renklerde gördüğümüzde, nesnenin görünüşünün değiştiğini söyleriz. Bu ise, nesnel bir değişimdir. Nesnenin değişik görünüşlerine sahip olabilmesi bu görünüşlerin nesneden ayrı, yani onun anlıksal tasarımları olmalarını içermez. Görünüşün görüntüden bağımsız olduğu savı, her görünüş için bir algılayan birey bulunmasının zorunlu olduğu düşünülürse, Ayrıca tanıtlama gerektirecektir. Dahası, algılayan birey, kendi dışındaki bir varlığı algılıyorsa, algıladığının gerçek olduğunu söylemenin hangi anlama geldiğinin de belirlenmesi gereklidir. Çünkü bir bireyin herhangi bir nesneyi algılıyor olduğunu söylemek, her şeyden önce, o bireyin bilincinde, algıladığı söylenen nesnenin bulunuyor olduğunu söylemektir. Bu koşul yerine gelmeden algıda yerine gelemez. Oysa yalın gerçekçilik algılanan, gerçek nesnenin kendisidir dediğinde bundan ne kastediyor olabilir? Algılananın bir anlamı algılanan nesnedir ve bu açıdan yalın gerçekçinin söylediği doğrudur. Bunu zaten hiçbir görüş yadsımayacaktır. Değişik yaklaşımlar değişik nesne tanımları verebilirken, algının konusunu, hemen hepsi, nesne olarak belirlemiştir. Yani eğer yalın gerçekçiliğin algılanan, gerçek nesnenin kendisidir savını bu anlamda yorumlarsak elde edilecek görüş, doğru olmasına karşın, yalın gerçekçiliği başka yaklaşımlardan ayırt edemeyecektir. Ancak algılananın bir başka anlamı daha vardır ve o da algının bilinçteki içeriğidir, işte bu anlamdaki algılanan, yukarıda algı için gerekli olduğunu belirttiğimiz, algılananın bilinçte bulunması koşuludur. Eğer karşıdaki ağacı algılıyorsam, bu ağacın bilincimde olması zorunludur. Yalın gerçekçinin savı algılananın bu anlamında ne sonuç verecektir? Bilinç içeriği gerçek nesnenin kendisi olabilir mi? Nesnenin kendisi gelip bilincin içine yerleşemeyeceğine göre bundan anlaşılması gereken gerçek nesnenin kendisine tıpatıp uyan bir bilinç içeriği olabilir mi? Yalın gerçekçinin bunu kabul edebilmesi biraz güç. Çünkü kabul ederse, algı için zorunlu olan ve gerçek nesneden ayrı olmasına karşın ona benzeyen bir bilinç içeriğini de kabul ediyor olacaktır ki, bu da gerçeğin görüntüsü kavramını kabul etmekten pek farklı bir şey değildir. Sonuç olarak, yalın gerçekçilik kuramının bu yönde geçerli bir yorumu verilemiyorsa, bir algı kuramı olarak yalın gerçekçilik algının zorunlu bir boyutunu açıklayamıyor, bir temel gereğini yerine getiremiyor demektir. Fakat bu böyle ise, onun bir algı kuramı olarak onaylanabilir olduğu da söylenemeyecektir. Yalın gerçekçilik, gerçeği olduğu gibi algılıyoruz derken her görüşün onayladığı, algımızın konusu nesnelerdir, olaylardır, savından daha çoğunu ileri sürdüğü noktadan başlayarak algıyı olanaksız bırakmaktadır. Çünkü algı zorunlu olarak öznel bir boyutu içerir. Algılamak her şeyden önce anlıkta bulundurmaktır. Yalın gerçekçinin bu boyutu kendi görüşünü aşmadan açıklamasına olanak yoksa, başarılı algı kuramları arasında da ona yer yoktur. 6. Locum gerçekçi deneyciliği, tasarımcılık. Yalın gerçekçiliğin kuşkuculuk karşısında başarısız kalışı, bu başarısızlığın gerçekçiliğe yüklenmesine temel yapılamaz. Çünkü yalın gerçekçilik, gerçekçi yorumlardan ancak biridir. Gerçekçiliğin en arı yorumunda başarılı olunamıyorsa, Kuşkucunun haklı çıktığı noktada bir ödün verilerek, yeni bir gerçekçi kuram oluşturulabilir. Başka bir deyişle yalın gerçekçinin yıkamadığı gerçek ve görüntü ayrımı kabul edilip, algı içeriğinin yalnızca bir görüntü olduğu noktasından yola çıkarak bir başka gerçekçi kuram elde edilebilir. Elde edilecek kuram, yukarıda genel görüş diye adlandırdığımız ve bilimi de yanına alan açıklamanın ana çizgilerini oluşturacaktır. Son yüzyıllarda bilimin etkisi altında kalan sağduyu da, yani okumuş kişinin sağ duyusu yalın gerçekçilikten genel görüşe kaymıştır. Nedir genel görüşün temelinde yatan felsefi kuram, bunun bir gerçekçi kuram olduğunu belirttik. Kimi kez eleştirici gerçekçilik olarak da anılan bu yaklaşım için, daha uygun olan tasarımcı gerçekçilik veya kısaca tasarımcılık adlarını kullanacağız. Çünkü bu yaklaşımın bilgi bilimsel açıdan en önemli özelliği, bilgiyi ve bilinci gerçek dünyadan ayrı bir görüntü veya tasarımlar dünyası içinde kuruyor olmasıdır. Az önce belirtildiği gibi, tasarımcılık her şeyden, önce gerçekçi bir kuramdır. Varlık bilim alanında, yalın gerçekçilikte gördüğümüz ve bir dış dünyanın bizden ve onu algılıyor oluşumuzdan bağımsız olarak var olduğu savını aynı güçle benimser. Tasarımcılığın yalın gerçekçilikten ayrıldığı nokta bilgi bilim alanındadır, bu yine yukarıda belirtilmiş olduğu gibi, algı içeriğinin gerçeğin ancak bir görüntüsü, yani bir tasarımı olduğunu kabul etmesinden doğar. Dolayısıyla, yalın gerçekçilikteki tekçi açıklama burada bir ikicilige dönüşmekte, algı ve konusu, bilgi bilimsel ve varlık bilimsel alanlarla çakışan iki ayrı ulam çerçevesinde açıklanmaktadır. Algının düzenegi iç ve dış olmak üzere iki ayrı dünyayı kapsamaktadır. Tasarımcı gerçekçiliği ortaya atan filozof birinci. Bölümde değinildiği gibi Descartes, kuram olarak geliştiren de Locke'tur. Her iki filozofun da algı açıklamalarındaki ikicilik, anlık felsefelerindeki, yine birinci. Bölümde değinildiği gibi Descartes'ın özgün olarak ileri sürdüğü, ikicilik ile tutarlı ve birbirini tamamlayıcıdır. Anlık felsefelerindeki ikicilik, var olan her şeyin ya özdeksel, fiziksel, ya da anlıksal olması gerektiği savından türer. Bu savla, anlıksal ya da fiziksel varlık biçimleri dışında kalan bir üçüncü biçime olanak bırakılmamaktadır, algının konusu olan dış dünya fiziksel, algının içeriğini oluşturan tasarımlar veya görüntüler dünyası da anlıksal varlığa sahiptir. Böylece, tasarımcılık kuşkuculuğa bir ölçüde yaklaşmış olmaktadır. Yalnız bu, algımızın bir tasarım olduğunu kabul ederken, tasarımcı gerçekçiliğin kuşkuculuğu da onaylaması anlamına gelmez. Tasarımcılığın temel felsefi amacı, görüntüler dünyasının dış dünyayla ilişkisinin bir açıklamasını verip bu yolla kuşkuculuğa sınır çekmek ve hangi algı inançlarımızın dış dünyayı doğru olarak yansıttıklarını bularak bilgiye temel oluşturmaktır. Az önce tasarımcılığın getirdiği ikiciliğe göre algı içeriğinin anlıksal olduğunu belirttik. Buna göre, tasarımcılık büyü deneylerimiz içinde fiziksel nesnelerin bize hiçbir zaman doğrudan verilemeyeceklerini öne sürer. Çünkü anlıksal varlık biçiminin en birincil özelliği fiziksel olmamaktır. Anlıksal varlık, anlıklar ve içeriklerini kapsar. Bu içerikler, tasarımlardan, ya da 17. ve 18. yüzyıllardaki adıyla idelerden oluşur. Anlığa ve dolayısıyla anlak veya bilince içerik olabilecek her şey idedir. Descartes ve Locke anlığın içinde kendi idelerinden başka hiçbir şey bulunduramayacağını belirtiyorlar. Dolayısıyla buna göre anlıktaki idelerin ana kaynağı olan algının içeriği, yani duyu deneyleri de anlıksaldır ve idelerden oluşur. Şimdi de dış dünyanın fiziksel nesnelerinin nasıl yorumlandığına bakalım. Fiziksel nesnelerin kendilerine özgü birçok, belki de sonsuz sayıda, yönü ve özelliği olmalıdır. Bunların bir bölümü bizce bilinmiyor, hatta bilinemez olabilir. Bir bölümünü yalnızca anlımızda kavrayabilir, bir bölümünü de algılayabiliriz. Buna göre, nesnelerin algı yoluyla kavradığımız özelliklerine duyumlanabilir nitelikler denmiştir. Locke, Galileo, Gassendi ve Descartes'ı izleyerek, Nesnelerin niteliklerinin hepsinin, aynı türden olmadığını ve çeşitli nitelikler arasında önemli bir ayrım bulunduğunu ileri sürmüştür. Bu ayrımın, tasarımcı gerçekçilik için deneysel bilginin olanaklılığı açısından kuşkuculuğa sınır çekmenin başlıca yolu olduğunu göreceğiz. Duyumlanabilir nitelikler, Locke'un terimleriyle birincil ve ikincil olmak üzere iki öbeğe ayrılır. Locke'un bu ayrımı yaparken, hangi özelliklere dayandığına bakalım. Bir nesnenin birinci nitelikleri her türlü algıdan bağımsız olarak nesnenin kendiliğinde taşıdığı ve onu algılayan hiç kimse bulunmamış olsa bile taşıyor olacağı nitelikleridir. Birinci nitelikler, nesnelerin, hangi durumda olurlarsa olsunlar, kendilerinden ayrılmaz nitelikleridir. Girilmezlik, uzam, biçim, devim ve sayı gibi nitelikler birincildir. bunlar klasik bilimin ölçüp kullandığı niteliklerdir. Bunların yanı sıra, kendilerini nesnelere yüklememize karşın, gerçekte nesnelerin nitelikleri olmayan ikinci nitelikler de vardır. Locke, ikinci niteliklerin, nitelik olarak nesnelerde bulunmak yerine, bu nesnelerin birinci nitelikleri yoluyla bizde birçok değişik duyum meydana getirebilme güçleri olduğunu söylüyor. Bunlar, nesnelere özgüymüş gibi düşündüğümüz renk, koku, tat, ses ve dokunumlar, yani duyu organlarımızın ilk elden aldıkları etkilenimlerdir. Kısacası, birincil nitelikler nesnel iken, ikincil olanlar ağırlıklı bir öznel boyut taşırlar. İkincil nitelikleri yakından incelediğimizde, bunların algılayan bireyin durum ve koşullarındaki değişimlere göre önemli ölçülerde değişiklik gösterdiklerini anlarız. Önümdeki kitabın rengi, ona baktığım açıya, onu aydınlatan ışığın rengine ve gücüne göre veya benim renk körlüğü ya da sanlık gibi öznel koşullarıma göre değişebilecektir. Öbür ikinci nitelikler de aynı ölçüde değişkendirler. Çok şekerli bir bardak çay, bal yedikten sonra her zaman olduğundan daha az tatlı gelecektir. Koşullara bağlı olarak değişim göstermek, ikinci niteliklerin en belirgin özelliklerindense, Kuşkuculuğun uslanlaması bu niteliklere tam olarak uygulanabiliyor demektir, nesnelerin kendileri de her değişen koşulla değişmediklerine göre, değişken ikinci nitelikler nesnelerden kaynaklanıyor olsalar bile nesnelerin taşıyor oldukları söylenebilecek niteliklerinden olamazlar. Öyle ise, ikinci nitelikler algılayandadırlar yani bunların nesnelerin niteliği olarak algılanmaları, algılayanın anlığının etkileniş biçiminden başka bir şey olamaz. Lock'un vardığı sonuç, dış dünyada renkler, sesler ve benzeri niteliklerin bulunmadığı, yani bir nesnenin gerçek renginden söz edilemeyeceğidir. Daha ileri gitmeden bir iki noktayı açıklamamız gerekiyor. Lock, ikinci nitelikler nesnelerde değil, algılayandadır derken, bu niteliklerin algılayanın anlığından kaynaklandığını, orada yaratıldığını söylemiyor, ikinci niteliklerin nedeni nesnelerdir, onlar nesnelerden kaynaklanırlar. Bu anlamda, yani kimi güçler olarak nesnelere özgüdürler. Ancak nesnelere nitelik olarak özgü değildirler. Nesneler bizi etkiler ve anlığımızda ikinci niteliklerin idelerini oluşturur. Başka bir deyişle, ikinci nitelikler, nitelik olarak algılayanın idelerinde varlık bulurlar. İşte bu anlamda algılayandadırlar. Duyu deneylerimiz dış dünyayı olduğu gibi yansıtmazlar, çünkü renkler, Sesler ve kokulardan oluşan bir dış dünya zaten yoktur. Nesnelerin gerçek nitelikleri başkadır. Kimi duyu deneylerinin karşılıkları nitelikler değil yalnızca güçler olduklarından, görüntünün, yani ide tasarım dünyamızın, gerçeğe tam olarak uymaması da doğaldır. Gerçek dış dünyada renk, gürültü, tat ve benzeri nitelikler yoktur. Bu açıdan, renkler, gürültüler, kokular ve tatlarla dolu olan ideler dünyamız dış dünyanın olduğu gibi değil, ancak dolaylı bir tasarımıdır. Locke'un bu açıklaması fiziksel olgu açısından temellendirilebilir mi? Görme duyumuzun girdileri renkler, duyma duyumuzun ki ise seslerdir, deriz. Bu duyu deneylerine nesneler neden olurlar, yani bizi algıda renkler ve sesler yoluyla etkilerler. Şimdi, bu böyle olduğuna göre, nesnelerin bize renkler ve sesler gönderdiklerini, üzerlerindeki renk ve ses niteliklerini bize yolladıklarını mı söyleyeceğiz? Böyle söyleyeceksek, renk ve seslerin bize ulaşana dek hava içinde yol aldıklarını mı ileri süreceğiz? Bu ilkel bir görüş olurdu. Bilimin bize öğrettiği, nesnelerin ışığı yansıttıkları veya meydana getirdikleri titreşimlerin havada yayılarak bize ulaştığıdır. Güneş veya başka bir kaynaktan gelen ışığın bir bölümü, nesne tarafından emilir ve gerisi yansıtılır. Nesne, yüzeyinin molekül yapısına göre belirli dalga boyundaki ışığı emme ve gerisini yansıtma özelliğine, yetisine, sahiptir, nesnenin yansıttığı belirli dalga boylarındaki ışınlardır. Bu ışınlar göz sinirine çarptıklarında bir tepi, impuls, beynin görme merkezine aktarılır ve bu aşamada bir renk deneyi dediğimiz olgu meydana gelir. Renk deneyi veya renk dediğimiz anlığın, ve beynin, ışıktan etkileniş biçimi veya belirli dalga boyundaki ışınları yorumlayış biçimidir. Yani renkler, ve sesler, yalnızca anlıkta var olurlar. Onlar tasarımlar dünyasına özgüdürler. Dış dünyada ise değişik dalga boyundaki değişik ışınlar ve bunları emme yetisi olan ve olmayan yüzeyler vardır. Şu halde, fizik açısından renkler nesnelerin nitelikleri olarak görülebilirler mi? Görülmemelidirler, çünkü dalga boyları renk değildir. Belirli dalga boylarındaki ışınlar renklere neden olurlar. Nesnelerin renklerle olan nedensel ilişkileri, kimi dalga boylarındaki ışığı emme ve gerisini yansıtma yetileriyle ilgilidir. İşte Locke bu yetiyi güç olarak adlandırmıştır. Bir nesnenin sahip olduğu bir güç ise, o nesnenin bir özelliği olmasına karşın o nesnenin bir niteliği değildir. Yansıtılmış ışın olarak renkler varlık bulmuş durumda değildirler. Bir rengin var olabilmesi için beyni ve anlığıyla algılayan bir birey bulunması gerekir. Çünkü renk, anlığın ışıktan etkileniş biçimidir. İşte bu anlamda da renkler ve koşut bir açıklamayla öbür duyumlar algılayan bireydedir. Burada şunu gözden kaçırmamalıyız. Bunları ileri sürerken Locke örneğin bir renk duyumunun bir ikinci nitelik olduğunu ileri sürmemektedir. Renk duyumları, veya deneyleri, anlıksaldır, yani birer idedirler. Oysa ideler nitelik değildir. Bir renk duyu deneyi, bir ikinci nitelik idesidir. Başka bir deyişle, bir nesnenin belirli bir türdeki gücünün anlık üzerindeki etkisidir. Locke'un nitelik türleri arasındaki ayrımının en önemli sonucu, ikinci nitelik idelerimizin karşılığı olarak dış dünyada nitelikler bulunduğu söylenemezken, Birincil nitelik idelerimizin karşılığı olarak dış dünyada gerçek nitelikler bulunduğunun içerilmesidir. Nesneler, algılayan bireylerden bağımsız olarak renge ve dokunuma sahip değildirler, fakat biçime, uzama, sayıya, devime sahiptirler. Ayrıca yine algıdan bağımsız olarak, bir nesnenin yer aldığı uzay zaman kesitinde başka bir nesne bulunamaz. Şu halde, birinci nitelik idelerinin doğru olup olmadıkları gerçek niteliğe göre saptanabilir olmalıdır. Locke adına verdiğimiz bu açıklamalar Locke'un ayrımını tanıtlama durumunda değildir. Tersine, ancak ayrım doğru bir ayrımsa, bunlar ona göre olgunun nasıl açıklanabiliyor olduğunu göstermektedir. Şimdi şunu soralım, böyle bir ayrım bulunduğu yönünde Locke'un verdiği kanıtlar hangileridir? Bunlardan biri, ikinci nitelik idelerinin durum ve koşullara göre değişken oluşlarının yanı sıra birinci niteliklerinkilerin değişmez oluşudur. Birinci niteliklerin ikincilere göre nesnel olduklarını göstermek amacıyla Locke'un Vera düzeltme işareti iyi ikinci bir kanıt ise, ikinci nitelik idelerinin yalnızca bir duyu organı yoluyla elde edilmelerine karşılık, birinci nitelik idelerinin birden çok duyu organı yoluyla elde edilebilmeleridir. Örneğin, bir rengi görüp bir sesi işittiğimiz gibi, mecazi olmayan bir anlamda, hiçbir zaman bir rengi işitmemiz veya bir sesi görmemiz söz konusu olamaz. Sesin etkilerini görebilir veya rengin nedenini işitebiliriz, ama rengi hiçbir durumda işitemez, sesi de asla göremeyiz. Oysa bir nesnenin örneğine biçimini ve devinimini hem görür hem de elimizle yoklayarak anlarız. Locke'un birincil ve ikincil nitelikler arasında kurmaya çalıştığı ayrımın amacı artık açık olsa gerek. Bu amaç, kuşkuculuga sınır çekmek, bunu da kuşkucunun uslamlamasının ikincil niteliklere uygulanabilirken birincillere uygulanamayacağını göstererek yapmaktır. İkincil nitelik ideleri, dış dünyada karşılıkları zaten boş olan tasarımlardır. Bunlar hakkında kuşku duymak için nedenler bulunduğunun gösterilebilmesi zaten doğaldır. Ancak böyle bir kuşku deneysel bilgiyi sarsacak değerde değildir. Çünkü ikinci nitelik ideleri, açıklanan doğaları gereği, zaten bilgi verme iddiası taşıyamazlar. Öte yandan kuşkucu uslamlama birinci niteliklerin idelerinde uygulama bulamaz, çünkü birinci nitelikler bilimsel olarak ölçülebilir ve onların ideleri değişim göstermez. Örneğin, bir kitabın rengi değiştiği gibi uzamı, yani boyutları değişmez, bu boyutları bilimsel olarak ölçüp saptayabiliriz. Dolayısıyla, sonuç olarak log deneysel bilginin güvenilir temelini birinci nitelik idelerinde bulmaktadır. Birinci nitelik ideleri, birinci niteliklerin bilgisine temel olabilirler. Çünkü tasarımları oldukları nitelikleri doğru olarak yansılarlar, birinci nitelikler anlığımızı etkileyerek orada kendi izleri olan ideleri bırakırlar. Yani Locke'a göre nitelikler idelerin nedeni iken, idelerde niteliklerin benzeridirler. Tasarımcılık kuşkuyu ilginç bir yöntemle sınırlamaktadır. Kuşkucu uslamlamayı kabul ettikten sonra, bu uslamlamanın, zaten bilgiye temel olma iddiası bulunmayan bir tasarımlar türüne uygulandığını göstererek onu etkisiz bırakmaktadır. 7. Berkeley'in eleştirileri Gerçekçilik ve bilginin kökeninin yalnızca deneyde olabileceği görüşünü savunan deneycilik, biri öbürünü kendiliklerinden içeren görüşler değildirler. Tersine, deneycilik, kendi iç tutarlılığı içinde gerçekçiliği dışlama eğilimindedir. Bunun nedeni, deneycilik için bilgiye ve dolayısıyla doğruluğa, deney içeriğinin, yani bir anlıksal olay olan duyu deneyinin temel olmasıdır. Gerçekçilik açısındansa, doğruluğu, dış dünya ile birebir karşılıklılık belirler. Deneycilik, dış dünyaya deneyden bağımsız bir erişebilirliği kabul edemeyeceğinden, gerçekçiliğin doğruluk ölçütüyle bir karşıtlık durumuna girmektedir. Bu karşıtlığın, Locumki gibi, hem deneyciliği hem de gerçekçiliği bir arada benimseyen felsefi tutumlarda bir iç gerilim yaratması doğaldır. İç gerilimin çelişki boyutuna erişmemesi ya gerçekçilik ya da deneycilikte tam tutarlılıktan vazgeçmeye veya ek uslamlamalarla bu karşıtlığı gidermeye bağlıdır. Locke kendi kuramında ödünü tutarlı deneycilikten vermiştir. Berkeley ise kendine tutarlı deneyciliği ölçüt alarak bu ölçütü doyurmayan her açıklamayı en az kuşkucununki ölçüsünde bir güçle yadsımıştır. Bu onu Locke'un gerçekçiliğini yadsımaya ve gerçekçilik yerine Deneycilikte tutarlı olacağına inandığı bir öznel idealizmi benimseme yoluna götürmüştür. Fakat sonuçta Berkeley'de öznel idealizmin sağduyuyla çatıştığı her yerde, yine deneyciliğinin tutarlılığından ödün vermek durumuna düşmüştür. Berkeley tutarlı deneycilik açısından yalnızca Locke'un varlık bilimsel gerçekçiliğini değil, aynı zamanda Locke'un bilgi bilimindeki tasarımcılığı da eleştirmiştir. Locke'un kuşkuyu sınırlamak amacıyla Descartes'tan esinlenerek benimsediği tasarımcılık. Bu amacı ancak güvenilir tasarımları güvenilir olmayanlardan ayırt edebildiği sürece sağlayabilir. Bu ise birincil ve ikincil nitelikler arasındaki ayrımın gerçek bir ayrım olmasına bağlıdır. İşte Berkeley, Locke'un çizmeye çalıştığı bu ayrımı yıkmaya uğraşmış, Böylece işe yaramazlığını göstermeyi umduğu tasarımcılığı gerçekçiliğe bağlayan benzerlik ve nedensellik ilişkilerini de yine tutarlı deneycilik adına, büyük bir güçle eleştirmiştir. Birinci ve ikinci nitelikler arasında bir ayrım bulunduğu savma karşı Berkeley tarafından ortaya konan iki uslamlama vardır. Bunlardan biri, bu iki tür niteliğin ayrılamaz olduklarını, öbürü ise ayırt edilemez olduklarını göstermeyi amaçlar. Bu uslamlamalar geçerli ise iki tür nitelik arasında fark kalmayacak ve sonuç olarak da birinci niteliklerin nesnel olma ve bunların idelerinin de bilgiye temel olma ayrıcalıkları ortadan kaldırılmış olacaktır. Önce, nitelik türlerinin ayrılamaz olduğunu göstermeyi amaçlayan uslamlamaya bakalım. Berkeley şöyle diyor, eğer Locke'un düşündüğü ayrım geçerli ise bu, fiziksel nesnelerin uzama, yani biçim ve genliğe sahip olmalarının yanı sıra, Renge sahip olmadıklarını içermektedir, İkincil nitelikler nesnelerin kendiliklerinde değildirler. Oysa bu bir mantıksal olanaksızlıktır. Çünkü uzam ve renk, mantıksal olarak ayrılmaz bir biçimde bağlıdırlar. Örneğin, rengi olup da uzamı olmayan bir şeyi düşünebilmeye, imgeleyebilmeye olanak yoktur. Çünkü her renkli yüzeyin bir uzamı olması zorunludur. Dolayısıyla renk ve uzam, yani birincil ve ikincil nitelikler ayrılamazlar. Berkeley bundan, birinci niteliklerin de ikinciler gibi öznel oldukları sonucunu çıkarır. Bu son sonucun kabul edilmesi ilk bakışta zorunlu gibi görünmese bile, nitelik türlerinin ayrılamaz oldukları doğrultusundaki bir önceki sonuç ilk bakışta zorunlu gibi durmaktadır. Gerçekte böyle bir zorunluluk olmadığını tanıtlamak için bu uslamlamanın, ya geçersiz olma ya da öncüllerinden birinin yanlış olması ikilemiyle karşı karşıya bulunduğunu göstermeye çalışacağız. Bunun için önce şu önermeleri ele alalım. Bir uzama sahip olan her şeyin zorunlu olarak rengi de vardır. İki rengi olan her şeyin zorunlu olarak uzamı da vardır. Zorunlu ilişkiler bildiren bu iki önermeden yalnızca iki doğrudur. Uzamı olmayan bir renk yayılımını düşündüğünü öne sürmek, üç köşesi olmayan bir üçgen düşündüğünü ortaya atmak ölçüsünde çelişiktir. Bu çelişki, uzamı olmayan bir renk yayılımının mantıksal olanaksızlığından kaynaklanmaktadır. Böyle ise iki her zaman doğrudur. Öte yandan bir hiç de zorunlu bir doğruluk gibi durmamaktadır. Evet, tanıdığımız fiziksel, yani uzama sahip, nesnelerin büyük bir çoğunluğu aynı zamanda şu ya da bu rengi olan nesnelerdir. Ancak bunun yanı sıra, uzamı olup rengi olmayan nesneler de düşünüp imgeleyebilmek durumundayız. Yani uzamı olup da renksiz olan bir nesne düşünmek çelişki doğurmamakta, bu düşünce, zorunlu olarak, ya da her zaman, yanlış olmamaktadır. Örneğin, tam bir saydamlığa sahip olan nesneler düşünebiliriz. Bu tür nesneleri düşünmekten öte, gerçekleştirebiliyoruz da. Kimi kez mağazaların cam kapı veya vitrinlerini görmeyerek onlara çarpabiliyor oluşumuz bu görüşü destekleyecektir. Doğallıkla, burada asıl gereken deneysel değil mantıksal kanıttır ve mantıksal olarak, bir görünmez adam veya görünmez hayalet kavramının çelişik olmaması, bir önermesinin yanlışlığına yeterli kanıt oluşturur. Berkeley'in yukarıda verdiğimiz uslamlamasını şöylece belirginleştirebiliriz. 1. Lok'a göre fiziksel nesneler uzama sahipken renge sahip değildir. 2. 1 veya 2. 3. Birincil ve ikincil niteliklerin ayrımı 1'e dayanır. 4. Demek ki, birincil ve ikincil nitelikler ayrılamadıklarından ötürü farklı değildirler. 5. İkincil nitelikler algılayan kişidedir. 6. Demek ki, birincil niteliklerde algılayan kişidedir. Bu uslamlamada iki bölüm görüyoruz. 2 bölüm, yani 4, 5 ve 6 önermelerinden oluşan uslamlama keyfidir. Çünkü bu uslamlama, 4 önermesini doğru olarak varsaydıktan sonra, bu doğruluğun bilinişi öncesinde geçerli sayılan bir ayrımın sonucunu, yani 5'i kullanarak 6'yı gerektirmektedir. Oysa 4 doğruysa, artık 5 doğru olamamalıdır. Eğer, 4, yanı sıra, 5, de doğru olabilseydi, o zaman, aynı ayrımın başka bir sonucu olan, 7. Birincil nitelikler nesnelerdedir. Önermesi, 5 ile birlikte doğru olacak ve altının doğruluğunu dışlayan. 8. Demek ki, ikincil nitelikler de nesnelerdedir, önermesini de aynı tutarlılıkla gerektirecekti. Bizim açımızdan daha önemli olan, uslamlamanın ilk bölümüdür. Burada ise, başta belirttiğimiz ikilem açıkça görülüyor. 4, önermesini çıkarsayabilmek için, 2, yerine yerleştirilecek, 2, doğru bir önerme olmasına karşın, uslamlamayı geçersiz yapıyor. Çünkü, 1, önermesi uzama sahip nesnelerin renkli olup olmadıkları üzerinedir, yoksa renkli nesneler üzerine değil. Açıkça, 1, 2, 3, önermelerinden, 4, ü geçerli olarak çıkarsayabilmek için, 2, yerine, 1, iyi yerleştirmek gerekmektedir. Fakat, yukarıda görülmüş olduğu gibi, bir, yanlış bir önermedir. Sonuç olarak, nitelik türlerinin ayrılamaz oluşlarını göstererek birincil ve ikincil nitelikler ayrımını yatsımaya çalışan bu ilk uslamlamanın başarısız olduğunu bildirebiliriz. Geçen bölümde, birincil ve ikincil nitelikleri ayıran temel özelliğin, ikincillerde bulunup birincillerde bulunmadığı belirtilen koşul ve duruma göre değişkenlik olduğunu görmüştük. Lock birinci nitelikleri değişken olmadıkları için, nesnel olarak değerlendiriyordu. Bir başka deyişle, kuşkucunun, algının değişmesinden türettiği uslamlamanın yalnızca ikinci niteliklere uygulanabildiğini gösterme çabasındaydı Lock. Berkeley ise şu noktalara dayanarak bu aynı kuşkucu uslamlamanın birinci niteliklere de uygulanabilir olduğunu ve dolayısıyla iki nitelik türü arasında ayrım bulunduğu savının boş olduğunu ileri sürmüştür. İçinde bulunduğumuz koşullara göre, algıladığımız nesnelerin renkleri, dokunumları, ısı, ses veya kokuları nasıl değişiyorsa, birinci nitelikleri de aynen değişir. Siste, de, yapıları ve ağaçları açık havada gördüğümüzden daha büyük görürüz. Uzaktaki bir uçak yakındakine göre daha yavaş uçuyormuş gibi görünür. Gözümüzü şaşılaştırarak nesneleri çift görebiliriz. Değişik açılardan baktığımız bir madeni para, yuvarlak, elips ve dikdörtgen biçimlerde görünür. Devim durumundayken yaptığımız algılamada perspektif nedeniyle her nesne sürekli biçim değiştiriyormuş gibi görünürken, bize göre devimdeymiş gibi de algılanır. Uzaktaki nesneler küçük, yakındakiler büyük görünür. Öyle ise uzam, biçim, devim, sayı gibi nitelikler de koşullara ve algılayan bireyin durumlarına göre değişirler. Başka bir deyişle, nitelik türleri arasında istenilen türden bir ayrım yoktur. Berkeley'in algı içeriği üzerinden yaptığı bu karşılaştırmaya göre, ikinci niteliklerin koşulları olan göreceliği açıkça birinci niteliklerde de bulunabilmektedir. Yani nitelik türlerinin nesnellik ve öznellik açısından ayırt edebilmek yönünde, Locke'un değindiği görecelik yetersiz kalmaktadır. Yine de belki algı içeriğinde kendini açıkça göstermemesine karşın, birinci niteliklerde ikindilerde olmayan bir nesnellik boyutu bulunduğu söylenebilir. Locke'un ayrımı şöyle savunulabilir, koşullara göre nesneler değişik boy, biçim ve devimde görünebilirler. Fakat bu, onların da ikinci nitelikler gibi algılayan bireyde oldukları anlamına gelemez. Çünkü uzam, biçim, sayı, devim gibi özellikler ölçüm yoluyla saptanabilir. Hangi değişik biçimlerde görünürlerse görünsünler, nesnelerin gerçek boyut ve devimlerini ölçüm yoluyla bulma olanağına sahibiz. Aynı ölçek ve birim uygulandığında, nesnelerin sis ya da uzaklığa göre boyut ve devimlerinin değişmediği anlaşılacaktır. Kullanılan ölçüm aracının da, örneğin cetvel, koşullara göre biçim değiştiriyor gibi görünmesi önemli olamaz, kullanılan ölçek yine de değişmeyecek, cetvel, perspektife göre gözümüz önünde uzayıp kısalıyor gibi görünmesine karşın, daha önce ölçtüğü bir boyutu her zaman aynı ölçecektir. Çünkü ölçüm araçları da dahil olmak üzere, algıda nesnelerin biçim ve boyları koşullara göre nasıl değişirse değişsin birbirlerine göreceli olarak boyutları aynı kalmaktadır. Örneğin cetvelle önümdeki kitabı ölçtüğüm düşünülürse, hem cetvel hem de kitap, değişik bakış açılarından uzayıp kısalıyor gibi görünseler bile, boylarının birbirine oranının her açıdan aynı kaldığı da gözlemlenebilecektir. Demek ki, bilimsel ölçüm yöntemleri birinci niteliklerin değişmez yönlerini bulmamıza olanak sağlayabilmektedir. Bu düzeyde sunulmaya çalışılan ayrıma Berkeley açısından yine karşı çıkılabilir. Denebilir ki, birinci niteliklerin değişmez yönlerini bağımsız denebilecek yollarla saptayabildiğimizi nasıl söylüyorsak, İkincil niteliklere ilişkin olarak da değişmez yönler bulabiliriz. Örneğin, aynı koşullar gerçekleştirildiğinde, aynı nesne aynı renkte görünecektir. Bu kitap mor ışıkta mavi görünürken, güneş ışığında yeşil görünecektir. Dolayısıyla, koşullar saptandığında, nesnelerin ikinci nitelikleri de, biri öbürüne göreceli olarak, değişmezliklerini koruyacaklardır. Şu halde nitelik türleri arasında bir ayrım gösterilebilmiş olmamaktadır. Gerçekten, ikinci nitelik olarak adlandırdıklarımızın algılayan bireye daha bağımlı ve dolayısıyla daha öznel olup, birincillerinde daha bağımsız ve nesnel olduklarını tanıtlamayı sağlayacak hiçbir ipucu bulunamayacak mıdır? Locke'un ayrımının gerçek bir ayrım olduğunu, Canıtın Bennett'in kullandığı bir örnekle tanıtlayabiliyoruz. Karşımızda ayrı renklerde, örneğin biri yeşil, biri kırmızı, iki bayrak ve iki ayrı büyüklükte de su bardağı olduğunu düşünelim. Örneğin, biri küçük bir likör kadehi, öbürü de büyük bir su bardağı olsun. Şimdi de renk körü olan bir gözlemcimiz bulunduğunu varsayalım. Bu körlük nedeniyle gözlemci karşısındaki renkleri ayırt edememektedir. Ne yaparsak yapalım, örneğin ister yeşil ve kırmızının başka örnek ve tonlarını, isterse de büyüteç veya prizma gibi optik araçlar kullanalım, bu gözlemciye karşısındaki iki renk arasında bulunan farkı, Algı içinde gösterebilme olanağına sahip olamayacağız. Algı içeriğinde göreceği fark yalnızca grinin iki değişik koyuluk düzeyi arasındaki olacaktır. Bu ise iki değişik renk arasındaki farkın ne olduğunu görmüş olmaktan uzaktır. Şu halde bir renk körüne iki değişik renk arasındaki ayrımı kanıtlayabilme çabasında elimiz kolumuz bağlı kalıyoruz. Şöyle biri, bize kanıtsız olarak inanmadığı sürece, ayrımı kendisine doyum verici bir biçimde göstermeye olanak yoktur. Kaldı ki, bu kişi yaşamını bu ayrımı fark etmeden de tamamlayabilir. Ayrımın kendisine değişik dalga boyundaki ışınlar fiziği yoluyla betimlenmesi de ancak önce bir ayrım bulunduğuma inanmasından sonra, bu ayrımın açıklaması olarak, bir anlam taşıyabilecektir. Bir renk körüne, iki renk arasındaki ayrımı kanıtlama olanağı bulunmadığına göre, renklerin onları algılayan bireye bağımlı olduklarını ileri sürebiliriz. Şimdi, yukarıdaki örneği birinci niteliklere uyarlamaya çalışalım. Bu kez örnek olarak değişik büyüklükteki bardaklarımızı kullanacağız. Uyarlamamızdaki gözlemci de büyüklük körü, yani değişik büyüklükleri ayırt edemiyor olsun. Şimdi gözlemcimiz bu varsayımımıza göre önüne konan iki bardağın büyüklük farklarını ayırt edemeyecek durumda olacaktır. Sorumuz renk körlüğüne koşut olan bu koşulu bir birincil nitelik olarak uzama uyguladığımızda aynı kanıtlama olanaksızlığının doğup doğmayacağıdır. Gözlemcimize bardaklardan birinin öbüründen daha küçük olduğunu kanıtlayamamak durumunda mıyız yoksa algısında aynı gibi gördüğü büyüklüklerin gerçekte farklı olduklarını ona yine algı içeriğindeki verilerle gösterebilir miyiz? Büyüklüklerin farklı olduğunu yine algı içinde tanıtlamanın en az iki yolu var, küçük bardağın büyüğün içine sığdığını göstermek veya bardaklardan birini ağzına kadar su ile doldurup bu suyu öbür bardağa dökmek. Artan veya eksik gelen su, büyüklük farkını kanıtlayacaktır. Gözlemcimiz yalnızca büyüklük körü ise, bu yöntemler ona farklılığı açıkça gösterebilecektir. Çünkü bu yöntemler bir büyüklük değerlendirmesini önden varsayan yöntemler değildirler. Yok eğer gözlemcimiz farklılığı kavramaktan yine de geri kalıyorsa bu kez ortaya çıkan, gözlemcimizin algı düzeniyle ilgili özel koşulunun, yani körlüğünün, bir büyüklük körlüğünden daha fazlasını içerdiğidir. Bu ölçüde zengin bir koşul ise örneğimiz açısından bizi ilgilendirmemektedir. Körlük türlerini karşılaştırmamız sonucunda ortaya çıkan, Birincil niteliklerin ikincillere göre daha az öznel, yani algılayan bireye daha az bağımlı, oldukları, bir başka deyişle de nitelik türleri arasında gerçekten bir ayrımın bulunduğudur. Locke'un kullanmış olduğu uslamlamalar bunu tanıtlayamasalar bile, belirli bir düzeyde böyle bir ayrımın bulunduğuna işaret ediyorlar. Örneğin, bir nitelik iki değişik duyu organıyla birden algılanabiliyorsa, bunun gösterdiği, en azından, bu niteliğin bir tek duyuya bağımlı olmadığıdır. 8- Tasarımcılığın yadsınması, birincil ve ikincil nitelikler arasında gerçek bir ayrım bulunduğunu kabul etmek, tasarımcılığı gerçekçi bir varlık bilime uygun bir bilgi bilim olarak görmeye yeterli mi? Yani Low gibi bir gerçekçiliğin deneysel bilgimizin açıklamasını başarıyla verdiği söylenebilir mi? Eğer böyle bir gerçekçiliğe göre, deneysel bilginin temelini birinci niteliklerin tasarımları oluşturacaksa ve birinci nitelikler de dış dünyadaysalar, bu tasarım ya da idelerin dış gerçeklikteki nitelikleri doğru olarak verdiklerinin de bilinmesi gerekir. Yani tasarımlar dünyası ile dış dünya arasında sağlam bir ilişki bulunduğu gösterilebilmelidir. Locke'un ileri sürdüğü nedensel ilişki, idelerin dış dünyadaki niteliklerin ideleri olduklarını açıklayan bir ilkedir. Bu ilişkiye göre tasarımlarımız sahipsiz kalmamakta ve bizim dışımızda bir nedene bağlanmaktadır. Yalın gerçekçilik dışındaki her türlü gerçekçiliğin bu nedensel ilişkiye gereksinimi olacaktır. Ancak nedensel ilişki, idelerin nereden kaynaklandığını açıklayabilirken, Bunların kaynaklarını doğru olarak yansıtıp yansıtamadıklarını açıklamaz, çünkü neden sonuç ilişkisi, kendi başına, sonuçla neden arasında bir benzerlik gerektirmez. Oysa bilgiye temel oldukları kabul edilecek idelerin, yansıcı bir kuram olan tasarımcılıkta, nitelikleri doğru olarak verebilmelerinin koşulu, idelerle niteliklerin benzer olmalarıdır. Doğruluğu sağlayabilmek için gerçekçi varlık bilimi temel alan her bilgi kuramında dış dünya ve algı arasında bir tür benzerlik, bir tür karşılıklılık gereklidir. Ancak tasarımcılık, anlığı dış dünyayı yansıtan bir ortam olarak gördüğünden, bu benzerliği çıkış noktası olarak ele almakta, yani önsel, apiruri olarak ileri sürmektedir. Nitekim Locke, idelerin nesnelere benzedikleri ilkesine kuramında apiruri biçimde yer verir. Bu ise onun görüşünü, daha ilk bölümde ele aldığımız ve deneysel bilginin olanaklılığının, temelindeki hiç de deneysel olmayan bir varsayımın doğruluğuna bağlı kılındığı noktasına getirmektedir. Eğer deneysel bilginin ve dolayısıyla bilimsel bilginin temelleri Locke'un tasarımcılığını kabul eden genel görüş çerçevesinde açıklanacaksa, buna göre bilginin kendi varlığı, bir benzerlik varsayımına bağlıdır. Kuşkucu bir görüş açısından bu varsayımın doğruluğu hiçbir zaman bilinemeyeceğinden, bilgi olduğuna inandığımızın gerçekten bilgi olup olmadığı da hiçbir zaman bilinemez. Tutarlı bir deneycilik açısından ise, benzerliği apiruru olarak ileri sürmek yetkisinde olamayız. Çünkü bir benzerlik bulunduğunu söylemek, benzer oldukları söylenenleri karşılaştırmış olmayı gerektirir ki, 3. bölümde açıklanan nedenlerden ötürü bu olanaksızdır. Berkeley bu noktayı log tasarımcılığına karşı ustalıkla kullanarak, tasarımcılığın geçerli bir deneyici bilgi kuramı oluşturamadığını göz önüne sermiştir. Gerçekçiliğin, ele aldığımız her iki bilgi bilimsel yaklaşımda da deneysel bilgiye güvenilir bir temel sağlamaktan geri kaldığını göstermeye çalıştık. Böylece, deneysel bilgiye temel sağlamak amacıyla kurulan ve arkasına aldığı varlık bilim gerçekçi olan bir bilgi kuramının neleri dışarıda bırakması gerekeceği ortaya çıkartılmak istendi. Gerçekçi varlık bilim, yalın gerçekçilikte bilgi kuramıyla tam olarak örtüşür. Tasarımcılıkta ise bu varlık bilim bilgi kuramıyla kısmen örtüşür. İşte bu örtüşme alanı içinde tasarımlar dış dünyanın yansıları olarak düşünülmekte ve benzerlikleri kuram açısından gerektirilmektedir. Gerçekçi bir yaklaşımın, deneycilik çerçevesinde başarılı olabilmesi için, gerçekçiliğini bütünüyle varlık bilim alanına sınırlayarak bilgi kuramını bundan bağımsız olarak kurması gerekecektir. Deneysel bilgiyi deneysel olmayan bir temel üzerine yerleştirmekten ancak bu yolla kurtulabilir. Böyle bir tutumun ortaya çıkaracağı ve çözüm bekleyecek üç sorun ise şunlardır, bir dış dünyanın varlığının deneysel bilgi kuramı dışında tanıtlanması, dış dünyanın deneysel bilginin kökeni olduğunun tanıtlanması ve bilgiye temel olacak algının doğruluğunun hangi ilkeye göre saptanacağı. Bunlar çözümü hiç de kolay olmayan sorunlardır. Ancak varlık bilimsel temeli gerçekçi veya özdekçi olacak bir bilgi bilim kurmak istiyorsak bu sorunlara çözüm sağlamayı en azından denemek durumundayız. 3. Görüngü ve gerçek. 9. Bilgi kuramında özdeksizlik. Deneysel bilginin olanaklılığı üzerindeki kuşkuyu sınırlamak amacıyla ortaya atılmış olan tasarımcı gerçekçiliğin, savunmaya çalıştığı deneycilik açısından tutarsız kaldığını gördük. Bu durum. Tasarımcılık biçimindeki özdekçi bir gerçekçiliğin, saf dışı kalması demektir. Özdekçi gerçekçiliği tasarımcılıktan başka bir biçimde kurabilmek durumunda değilsek, kuşkuculuğun vardığı sonuçla yeniden karşı karşıya kalıyoruz. Eğer, özdeksel, bir dış dünya varsa, bunun deneysel bilgisi olanaksızdır. Bilgi kuramındaki özdeksizce akım, kuşkucunun güçlü bir biçimde ortaya koyduğu bu koşullu önermeyi doğru olarak onaylar. Gerçekçi veya nesnel idealizm adıyla andığımız felsefi yaklaşım bundan kalkarak gerçek bilginin deneysel olmadığı rasyonalist sonucuna varırken, ödün vermez bir biçimde deneyici olan öznel idealizm ve görüngücülük gibi yaklaşımlarda koşullu önermenin ön bileşenini, antecedent, yadsıyarak deneysel bilginin olanaklılığını korumaya çalışırlar. Nesnel idealizm açısından özdeksel bir dış dünyanın varlığı önem taşımaz. Çünkü böyle bir dünya varsa bile bilgiye köken olacak nitelikte değildir. Bu nedenle, nesnel idealizmin yukarıki sonuca, kuşkucunun bizim burada ele aldığımız uslamlaması yoluyla gitmediği belirtilmelidir. Kuşkucunun dördüncü, bölümde gördüğümüz uslamlaması özetle, algı koşullara göre değiştiği ve özdeksel dış dünyada böylece değişemeyeceği için gerçek ve görüntüsü arasında bir ayrım bulunması gerekeceği biçimindedir. Oysa nesnel idealist buradaki ikinci öncülü kabul etmediğinden, gerçeği görüntüsünden bu anlamda ayırt etmez, şu halde, ona göre, algı ne ölçüde değişime giriyor ve tutarsızlıklar gösteriyorsa özdeksel dış dünyada o ölçüde tutarsız ve değişkendir. Zaten böyle bir dünyanın bilgisinin olanaklı olamaması da bu yüzdendir, bilgi değişmez, saltık ve kalıcıdır, oysa dış dünya değişken olduğuna göre, bilgiye kaynak olamamalıdır. Bilginin gerçek kaynağı dış dünya değilse, bu kaynak anlık olmalıdır. Bu görüşe göre, bilginin köken ve temelini doğuştan taşıdığımız kavramlar oluşturur. Nesnel idealizm, aynı zamanda gerçekçi bir görüştür. Bunun nedeni, gerçekçi bir doğruluk ölçütü olan karşılıklılık kavramını temel alması, yani bu yaklaşıma göre, herhangi bir inanç ya da önermenin doğru olmasının bir gerçek ile çakışıyor olmasına bağlanmasıdır. Gerçek denilenin zorunlu olarak özdeksel olması gerekmez. Nesnel idealizmde kavranılan nesnelleştirerek bir nesnel idealler dünyası bulunduğunu öne sürmüş ve gerçeği bu dünyanın meydana getirdiği görüşüne varmıştır. Algımızda yansıyan özdeksel dış dünya ise idealler dünyasının silik ve yetkin olmayan bir kopyasından başka bir şey değildir. Yani modern anlamdaki kuşkuculuğun varlık bilim ve bilgi bilim arasında gördüğü gerçek ve görüntü ayrımı, nesnel idealizmde bütünüyle varlık bilime mal edilmekte ve iki dış dünya arasındaki bir ayrım durumuna dönüştürülmektedir. Amacımız deneysel bilgi ile sınırlandığından nesnel idealizm ile daha ayrıntılı olarak ilgilenmeyeceğiz. Öznel idealizmi bir kuram durumuna getiren, tasarımcılığı deneycilik adına eleştirmiş olan Berkeley'dir. Berkeley, Descartes ve Locke geleneğinin, bilginin idelerden, yani tasarımlardan, meydana geldiği ve bu idelerin anlıksal oldukları savlarını koşulsuz olarak onaylar. Ancak bilindiği gibi, Descartes ve Locke geleneğinin başka savları da vardır, tasarımcılık açısından, anlıksal olan bilgi dünyamız bir özdeksel dış dünyayı yansılamakta ve bu dış dünya bilgiye neden olmaktadır. İdelerimiz dış dünyanın yetkin olmayan kopyalarıdır ve dış dünyanın bilgisi ancak dolaylıdır. İşte Berkeley, bilgisinin ancak dolaylı olduğu söylenen bu dış dünyayı yadsır. Bu yatsıma yolunu hangi kuramsal gerçekler sonucunda benimsediğini burada ele almadan böylece elde edilen kuramsal yalınlığı vurgulayacağız. Bilgimiz yalnızca idelerden oluşuyorsa ve yalnızca ideleri biliyorsak, bunların ardında, Onlara neden olup onlarca yansılanan ikinci bir dünyayı varsaymaya ne gerek var, doğrudan ulaşmamıza hiçbir zaman olanak olmayan, bilgisi belirsiz, karanlık bir dünyanın kuramımızdaki işlevi ve yararı ne olabilir ki? Duyumlarımızda görüntü, ses, koku, tat ve dokunum olarak tanıdığımız nesnelerin ardında bir başka dünya daha bulunduğunu söylemek bize ne kazandıracaktır? Bu ikinci dünyanın, varlığının bilinemeyeceği gerçeği bir yana, kuramımızda gereksiz bir yineleme meydana getirmekten başka bir işlevi de yoktur. Çünkü bu dış dünyayı yatsımakla deneysel bilgi olduğu söylenen hiçbir şeyi yatsımış olmayız, diye düşünmüştür Berkeley'yi. Özdeksel bir dış dünyanın varlığını yadsımak, nesneleri de yatsımak anlamına gelmez, çünkü Berkeley'ye göre nesneler dış dünyanın ögeleri arasında de git, ideler ya da tasarımlar dünyamızın içeriğindedirler. Öyle ise Berkeley'in, nesnelerin doğasının özdeksel değil anlıksal olduğunu göstermesi, temel felsefi amacı olan dış dünyayı yadsımaya yetecektir. Descartes ve Locke geleneğinde varlığın kesin ve keskin bir biçimde özdeksel ve anlıksal olarak ikiye ayrıldığına değinilmişti. 15. Bölümde daha ayrıntılı görüleceği gibi, bu geleneğe göre, özdeksel varlık yalnızca dış dünyayı meydana getirirken, anlıksal varlıkta yalnızca tasarımlar dünyasını meydana getirir. Bu varlık türleri birbirlerine indirgenemezler. Öte yandan, yine aynı geleneğe göre, dış dünyayı nesneler oluşturur. Şimdi, Berkeley nesnelerin doğasının anlıksal olduğunu, yani nesnelerin anlıksal varlıklar olduklarını gösterebilirse, dış dünyayı oluşturduğu söylenebilecek fiziksel ya da özdeksel bir ilke, bir öge, bırakılmamış olacak, yani dış dünyanın varlığı tüketilmiş olacaktır. Bu da Berkeley'in kuramsal olarak elde etmeyi amaçladığı sonuçtur. Berkeley'in, nesnelerin varlığının anlıksal olup bir nesne için var olmanın algı içeriğinde bulunmaktan başka bir şey olmadığını göstermek için geliştirdiği uslamlama felsefe tarihinde büyük ün yapmıştır. A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge adlı başyapıtının ilk üç bölümünde verdiği bu uslamlama Herkesin ve özellikle tasarımcılığında onaylayabileceği şu görüşle başlar, bilginin içeriği idelerden oluşur. Görme duyusuyla renk ve biçimleri, işitme duyusuyla sesleri, dokunma duyusuyla da dokunumları algılarız. Bu renk, biçim, ses, dokunum ve benzeri idelerden düzenli olarak bir arada gördüklerimize elma, ağaç gibi aynı ayrı adlar verir, onları nesneler olarak nitelendiririz. Öte yandan, ideler anlık saldır ve onlar için var olmak, anlıkça algılanmaktan başka bir şey olamaz, İdeler, anlığımızda, onları düşündüğümüz sürece yer alırlar. Buna göre, nesne denilenler kimi idelerin düzenli olarak bir arada bulunmasından başka bir şey olmadıklarına göre, nesneler de anlık saldır ve onlar için de var olmak algılanıyor olmaktır. est bu uslamlamanın gerçek gücünü görebilmek için öncüllerini ve sonucunu açık olarak yeniden yazalım. 1- Duyumlanabilir nesneler kimi idelerin düzenli olarak bir arada bulunmasıdır. 2- İdeler anlık saldır ve onlar için var olmak algılanıyor olmaktır. 3- Demek L-D nesneler de anlık saldır ve onlar için de var olmak algılanıyor olmaktır. A eşittir B ise ve de Fa ise, zorunlu olarak F-B olacaktır. Algılamak kavramı Berkeley tarafından geniş bir anlamda yani düşüncede olmak anlamında kullanıldığına göre 2 öncülü doğrudur. 2'nin doğruluğunu tasarımcının herkesten önce onaylaması gerekir. Uslamlama yapısal açıdan geçerli olduğundan eğer 1 öncülü doğru ise Berkeley'in amaçladığı sonuç yani 3 zorunlu olarak doğrudur. Ancak, bir, in anlamı çözümlendiğinde, buradaki nesne, veya duyumlanabilir nesne, sözcüğünün çift anlamlı olduğu ve bu çift anlamlılık giderilerek okunduğunda uslamlamanın ya yanlış bir sonuç içerdiği ya da idealizmi kanıtlayamadığı ortaya çıkmaktadır, nesne sözcüğü, bir, öncülüğünde hangi anlamda kullanılmıştır? Eğer nesne, fiziksel ya da özdeksel varlığı olan bir nesne, kısacası fiziksel nesne, anlamındaysa, kimi idelerin düzenli olarak bir araya gelmesiyle özdeş tutulamaz, çünkü bir fiziksel nesne olarak o, idelerden meydana gelmek yerine ideleri meydana getirendir. Şu halde nesne fiziksel, yani algının konusu olan nesne, anlamında kullanılıyorsa, bir, ya yanlıştır ya da doğruluğu henüz gösterilmiş olmaktan uzaktır. Buna göre, bir, yanlış veya doğruluğu gösterilmemiş ise, üç, de yanlış veya doğruluğu gösterilmemiş demektir. Öte yandan, nesne sözcüğü algının konusu yerine algının içeriğini dile getiriyor olabilir. Bu durumda doğal olarak, nesne bir bileşik ide olacağından, kimi idelerin düzenli olarak bir arada bulunmasından başka bir şey olamaz. Yani nesnenin bu anlamında, bir, doğrudur. Oysa, uslamlamanın geçerli olabilmesi için nesneyi tutarlı olarak yorumlamalı ve, üç, önermesini, yani sonucu da bu tutarlı anlamda okumalıdır. Eğer böyle yapılmazsa, mantıksal olarak, 3, çıkarsanamayacak ve Berkeley'de tanıtını elde edemeyecektir. Nesneyi, 3, t'de algı içeriği anlamında yorumlarsak, geçerli bir uslamlama elde ederiz. Ancak bu uslamlamada dış dünyadaki fiziksel nesneler üzerine değil, bunların görüntülerine değin olacağından ne loku yatsıyabilecek ne de idealizmi tanılayabilecektir. Berkeley'in uslamlamasının ilk bakıştaki gücü, nesne sözcüğünü, 1. de algı içeriği, 3. T ise fiziksel nesnel algının konusu anlamında tutarsız olarak yorumlayışından kaynaklanmaktadır. Çözümleme sonucunda ise, uslamlama olarak pek bir yere varamadığı ortaya çıkmaktadır. Berkeley, ileri sürmüş olduğu özdeksizci felsefeyi temellendirmek ve felsefi karşıtı olan, özdekçi anlamdaki, gerçekçiliği yatsıyabilmek amacıyla bir uslamlama daha geliştirmiştir. Bu uslamlamanın amacı, varlığı algılanıyor olmaya, yani anlıksal bir işleve bağlı kılarak, bu işlevin içeriği durumuna indirgemektir. Berkeley'in yukarıdaki uslamlamada yapmaya çalıştığı, olumlu bir sav olarak bir nesne için var olmanın algılanıyor olmak olduğunu göstermekti. Şimdi göreceğimiz bu ikinci uslamlamada ise olumsuz bir sav olarak, varlık için algılanıyor olmanın zorunlu olduğunu ortaya koyma çabasındadır. Berkeley, algılanmayan varlık çelişiktir, düşünülemez bile, der. Buna göre, algılanmayan varlık bir mantıksal olanaksızlıktır, dolayısıyla da hiçbir şey, algılanmadığı sürece var olamaz. Bu uslamlamanın can alıcı noktası olan algılanmayan varlık bir çelişkidir savının nasıl ileri sürüldüğüne biraz daha ayrıntıyla bakalım. Berkeley şöyle der. Kimsenin şu anda algılamadığı kimi nesneleri, örneğin kapalı bir dolap içindeki bir kitabı veya parktaki ağaçları imgelemekten kolay bir şey olmadığını sanabilirsiniz. Oysa bu, anlığımızda kitap ve ağaç adını verdiğimiz kimi ideleri, onları algılayabilecek birinin idesini kurmayı ihmal ederek kurmaktan başka nedir? Bunu yaparken siz de bu, ideleri, algılamak ya da düşünmek durumunda değil misiniz? Bu alıntı içinde, birbirinden farklı iki uslamlama bulunmaktadır ve genellikle Berkeley'yi atfedilen bunlardan daha güçsüz ve kaba olanıdır. Önce bu daha güçsüz uslamlamayı açarak değerlendirelim. 1- Algılanmayan bir nesne imgelemeye çalışın. 2- Algılanmayan bir nesne imgelediğinizi sandığınız her durumda onu zaten algılamak durumundasınız. 3- Çünkü, imgelemek ve düşünmek, algılamaktır. 4- Demek ki, algılanmayan bir nesne imgelemek çelişiktir, mantıksal olarak olanaksızdır. 5- Demek ki, algılanmayan bir nesne mantıksal olarak olanaksızdır. Öncüllerden 3- Berkeley için bir tanımsal doğrudur. Burada vurgulayacağımız nokta, eğer, 2- Doğru ise, doğru olarak çıkar sanacak, 4- Ten, 5- in çıkar sanamayacağıdır. Şimdi, 2- Doğru ise, bir bireyin imgeleme eyleminin, yani 3-e göre algı eyleminin, içeriği algılanmayan bir nesnedir. Oysa 1-e, yine eylemi imgelemek, yani algılamak olduğuna göre, imgelem içeriğindeki nesne de aynı zamanda imgelenme yani algılanma durumundadır. Şu halde algılanmayan bir nesne imgelemek algılandığı halde o nesnenin algılanmadığını düşünmektir. Yani yapılan imgeleme eyleminin kendisi çelişiktir ve çelişik olan her şey mantık açısından olanaksız olduğuna göre algılanmayan bir nesne imgelemek eylemi bir mantıksal olanaksızlıktır. Oysa bundan 5 çıkarsanamaz çünkü P gibi bir şeyi düşünürken çelişkili bir düşünce eylemi içine giriyorsam bu düşündüğüm P'nin de çelişkili olmasını gerektirmez. Örneğin bu önerme yanlıştır tümcesi çelişkili olmadığı halde onu kendi üzerine imiş gibi yorumlamak eylemi bir paradoks oluşturur. Öyle ise, Berkeley'ye atfedilen bu uslamlama, amaçlanan sonuç olan, 5-i gerektirmekten geri kalmaktadır. Berkeley'den verdiğimiz alıntıda adeta sıkışmış durumda olan, ikinci bir uslamlama vardır. Bu ikinci uslamlama hem, 5-i gerektirmektedir hem de daha güçlüdür. Berkeley'in söyledikleri şöyle yorumlanabilir, algılanmayan bir nesneyi imgelemeye çalıştığımız her durumda, zorunlu olarak kendimizi, o nesneyi algılıyormuş gibi imgeleriz. Herhangi bir nesneyi imgelemek, onun daha önce algıyla edindiğimiz idesini, anlımıza getirmekten başka bir şey değildir. Deneyici olarak anlığımızdaki her idenin algıdan geldiğini doğru varsaydığımızda anlığımıza getirdiğimiz her ide, aslında bizim o ideyi daha önce algılayışımızın yeni baştan anımsanması, yeniden kurulmasıdır. Dolayısıyla, örneğin algılanmayan bir ağaç imgelediğimiz her durumda, bu ağacı algılayan bireyin, yani kendimizin, idesini sonradan maskelesek de ağacı imgeleyebilmek için zorunlu olarak önden kendimizi onu algılıyor olarak imgelememiz gerekir. Şimdi elde edilen uslamlama şudur. 1- Algılanmayan bir nesne imgelemeye çalışın. 2- Algılanmayan bir nesne imgelediğinizi sandığınız her zaman kendinizi onu algılıyor olarak imgelersiniz. 3- Demek ki, imge içeriğindeki algılanmayan nesne aslında yine aynı içerikte algılanmaktadır ve dolayısıyla bu imge içeriği çelişiktir. 4- Demek ki, algılanmayan bir nesne mantıksal bir olanaksızlıktır, bir çelişkidir. Bu uslamlama, eğer öncüleri doğruysa, özdekçi gerçekçiliği olanak dışı bırakacaktır. İmgelem yetimizin önceki algı içeriklerimize bağımlı olduğunu, deneycilik açısından onaylamamak olanaksızdır. Hiç algılamadığımız bir şeyi imgelememiz olanaksızdır. Örneğin uçan at gibi kurgusal bir nesneyi imgeleyebiliyorsak, bunu daha önce atları ve kanatlı yaratıkları algılamış olmamıza borçluyuz. Bu açıdan, hiçbir ögesini algılamamış olduğumuz bir şeyi düşünemeyeceğimizi kabuf etmek durumundayız. Ancak bundan kalkarak, iki, öncülünün de doğru olduğunu kabul etmek gerekecek midir? Şu ayrıma göz atalım, bir ağacı imgeleyecek olsak bunu nasıl imgeleriz? a. Kendimizi, ağacı algılıyor olarak imgeleriz. b. Ağacı, onu algılıyor olsak, bize görüneceği gibi imgeleriz. 2. Öncülünün doğruluğu, Hiçbir öğesini algılamamış olduğumuz bir şeyi imgeleyemeyeceğimizi kabul etmemizin, B'yi dışlayarak, A'yi gerektirmesi durumunda zorunlu olurdu. Oysa, B'nin dışlanması bir yana, A'yi yapmadan da, B'yi yapabilmek durumundayız. Öyle ise, iki, deneycilik açısından fazla sıkıdır ve Berkeley'in sonucunu gerektirebilecek biçimde doğru değildir. Deneycilik açısından zorunlu olan a değil B'dir. b dir. B'nin zorunlu kıldığı koşul ise imgelenebilen her nesnenin o anda algılanıyor olması değil algılanabilir olmasıdır. Ancak böyle bir koşulda ne öznel idealizmi gerektirir ne de gerçekçiliği dışlar. Yani Berkeley türü bir özdeksizcilik kurma çabaları sonuçsuz kalmaktadır. 10. Algının görüngücü çözümlemesi. Berkeley idealizminin Fiziksel dünyanın varlığını algılanıyor olmaya indirgendiğinde, kendisi için önemli bir sorun yarattığı iyi bilinir. Eğer varlık algılanıyor olmak ise veya buna bağımlı ise, herhangi bir fiziksel nesne için onu o anda algılayan biri olmadığında var olmakta söz konusu olmamalıdır. Oysa gerçeklik uçsuz bucaksız olduğuna ve algılayabilir durumda olan insanlar da sınırlı bir sayıda olduklarına göre, evrenin büyük bir bölümü hiç algılanmıyor. Bir başka bölümü de ancak arada bir algılanıyor durumdadır. Örneğin, işe veya tatile giderken kapısını kilitleyerek arkada bıraktığımız evimiz ve çeşitli eşyalarımız, eğer şanslıysak, yokluğumuzda, başka kimse tarafından algılanmayacaktır. Berkeley'in kuramı, bu tür algılanmayan nesnelere, şu ya da bu yolla varlık atfedebilmelidir. Yoksa, evreni sürekli olarak varlıkla yokluk arasında gidip gelen nesnelerden meydana geliyor olarak düşünmek durumunda kalarak, dış dünya hakkındaki temel inançlarımızdan biri olan nesnelerin kalıcılığını açıklayamayacak, bu inançla çelişecektir. Berkeley, sorununu, her varlığı her an algılıyor olan yetkin bir tanrı kavramıyla çözmüş ve böylece kendisi için deneyici yaklaşım açısından, en az özdeksel dış dünya kadar ağır olan başka bir sorun yaratmıştır. Varlığı algılanıyor olmaya indirgeyen bir özdeksizcilik, ya nesnelerin kalıcılık ve sürekliliğini açıklayamamak durumunda kalacak ya da onların sürekli algılanıyor olmalarını güvenceye alacak bir kuramsal düzenegi zorunlu kılacaktır. Berkeley'den hemen sonra filizlenmeye başlayan bir görüş, Hume ve Kant'ta ilk biçimleriyle belirmiş, sonra 19. yüzyılda da kimi filozofların katkılarıyla J.S. Mill'de ilk kesin dile getirilişini bularak, 20. Yüzyılın birinci yarısında yaygın bir onay kazanmıştır. Bu görüşe göre, bir nesnenin varlığı onun algılanıyor olmasıyla değil, algılanabilir olmasıyla açıklanabilir. J.S.M.I.L. Özdeksel bir dış dünyanın bizden bağımsız olarak var olduğu görüşünün, bu varlığın bir algılanabilme olanağı olarak görülmesiyle tutarlı olduğunu açıklayarak, Özdek, kalıcı bir duyum olanağıdır çözümüne ulaşmıştır. Gerçekten de insan açısından nesnelerin algılanmasının sürekliliği olanaksızken, onların algılanma olanağı süreklidir. Örneğin gözümü kırpmak, başka yerlere de bakmak ve uyumak gereklerinden ötürü, herhangi bir nesneyi sürekli olarak algılayamam. Oysa, eğer böyle bir nesnenin var olduğu söylenecekse, deneycilik açısından nesne, o sırada hiç kimse tarafından algılanıyor olmasa bile algılanabilir durumdadır. Yani nesne bir algılanma olanağı sağlamaktadır. Öyle ise, nesnelerin kalıcılık ve süreklilikleri, onların algılanma olanaklarının kalıcılık ve sürekliliğiyle açıklanabilecektir. Bu da deneycilikle çelişen bağımsız bir dış dünya varsayımının, deneyici açıdan onaylanabilir ilkelerle verilecek bir açıklamasına olanak sağlayacak ve erişilmez özdegi, erişilir deney olanaklarına indirgeyecektir. Görüngücülük adı verilen bu görüş, Berkeley türü bir özdeksizciliğin özdekçi gerçekçiliğe uyum sağlanabilecek en uç noktaya dek itilmesiyle elde edilmekte ve deneyicilikte tam bir tutarlılık içinde olması yanı sıra, özdeksizci niteliğini de korumaktadır. Görüngücülük, aslında Berkeley'in öznel idealizminin sakat yanları temizlenince ortaya çıkan en doğal sonuçtur. Nitekim geçen bölümün sonunda algıdan bağımsız bir varlığın çelişkili olduğu uslamlamasını incelerken yanlış olan bir öncülün düzeltilmesiyle Berkeley açısından varılacak sonucun var olmanın algılanabilir olmak olacağını belirtmiştik. 20. yüzyılda aldığı biçime göre görüngücülüğü tanıyıp değerlendirelim. Bilgimizin anlık içeriklerinden oluştuğu ve özellikle algı inançlarımızın temelini de 17. ve 18. yüzyıllardaki adlarıyla ide veya izlenimler, impressions, veya, daha çağdaş bir terimle, duyu deneylerinin oluşturduğu, Descartes'ın çağından beri kabul edilir. Bu nedenle anlık içeriklerinin varlıksal açıdan ne gibi bir statüye sahip oldukları sorunu bir yana, bilgi anlıga özgü bir olgudur. Hakkında olduğu dış dünya ögelerinin varlık bilimsel yapısı ne olursa olsun bilginin bu niteliği değişmez. Deneysel bilginin konusu olan fiziksel nesnelere, hiçbir zaman, algıdan bağımsız olarak erişilemez. Öyle ise, deneysel açıdan, özdeksel nesneler yalnızca bir varsayımdır ve eğer bir kesin bilgi söz konusu ise bu, duyu deneylerinin bilgisi olmalıdır. Çünkü ancak bunlar hakkındaki inanç ve önermelerimiz kesin olarak doğru sayılabilir. İşte görüngücü kuram, Berkeley idealizminin çıkmazına girmeden, Deneysel bilginin bu anlıksal özelliğini vurgulayabilmekte ve açıklamaları içinde, varsayımdan öte bir bilgi ağırlığı taşımayan özdeksel nesneleri kullanmak zorunda da kalmamaktadır. Görüngücülük, deneysel bilgi niteliğindeki önermelerin bilgisel değeri, algının işleyiş biçimi ve dış dünyanın doğası üzerine toplu ve tutarlı bir görüş getirir. Dış dünyaya degin doğru önermelerimiz, deneysel bilgi olabilme durumundakilerdir. Görüngücülüğe göre hem bir dış dünyanın deneysel bilgisinden söz edilebiliyor hem de dış dünyadaki nesnelerin algı olanakları olmaktan öte bir varlıkları bulunmadığı söyleniyorsa, bu iki çelişik gibi duran önermeyi birbiriyle bağdaştıracak kuramsal bağlantı nasıl kurulacaktır? Çağdaş görüngücülüğün ana çizgilerini oluşturan yöntem şudur: Dış dünya üzerine deneysel bilgi veren her önerme, anlam olarak özdeksel nesneler varsaymak yerine Bütünüyle duyu deneylerine değin bir önermeye çevrilebilir. Yani dış dünyadaki nesnelere ilişkin her önerme, görüngücülüğe göre duyu deneyleri üzerine bir önermeyle anlamca eşdeğerdir. Öznel idealizmde bunu söylemiyor muydu? Öznel idealizmde karşıda yeşil bir ağaç var önermesinin anlamının, eğer bu önerme anlamlı ve doğru olacaksa, ağaç adını verdiğim bir duyu deneyleri, ideler demeti algılıyorum olmasını gerektirmiyor muydu? İşte bu nedenle, yukarıdaki önermelerden ikincisinin yanlış olduğu her durumda, yani algılamadığım zamanlar, birinci önermenin doğruluğu da yitirilecekinden, Berkeley açıkladığımız şu güçlükle karşılaşmıştır, İdealizm için dış dünyadaki nesneler hakkındaki her önerme, aktüel olarak, şu anda edinilen duyu deneylerine indirgenebilmeli, yani bu nesnelerin var olduğu söylenecekse, onları şu anda algılayan biri bulunmalıdır. Görün gücülüğe göre ise dış dünyaya değin herhangi bir önermenin anlamlı ve doğru olabilmesi, onun ya şu anda edinilen, aktüel, duyu deneyleri olarak dile getirilişinin veya kimi koşullar yerine geldiğinde elde edilecek olanaklı duyu deneyleri açısından verilecek dile getirilişinin doğru olmasına bağlıdır. Yani karşıda bir ağaç var önermesinin doğru olabilmesi, ya ağaç adı verilen duyu deneyleri algılanmaktadır ya da kimi koşullar yerine geldiğinde, yani ona bakıldığında, ağaç adı verilen duyu deneyleri algılanacaktır önermesinin doğru olmasına bağlıdır. Burada, görüngücülüğün dış dünya nesnelerini algı olanakları olarak yorumlayışı açıkça beliriyor. Örneğin, dış dünyaya ilişkin olup insanlarca algılanması olanaksız bir önermeyi ele alalım, ilk canlı varlıklar suda oluştular. İdealizm açısından bu bilimsel önermenin doğruluğu ancak Tanrı sayesinde olanaklıdır. Oysa görüngücülük bunu, eğer orada bulunulup durum gözlemlenebilseydi yaşayan varlık adı verilen duyu deneylerinin ilk olarak su adı verilen duyu deneyi ortamında belirdikleri algılanırdı gibi bir önermenin doğruluğuyla, kolayca açıklayabiliyor. Karşılaştırmayı ikinci bir örnekle yeniden ele alalım, elimizde şu önermeler olsun. A- Ağrının tepesinde bir bayrak dalgalanıyor b, ağrı adını Verdiğim duyu Deneyleri üzerinde bayrak adını verdiklerimi algılıyorum, c, Eğer ağrıya gidersem orada, ağrı adını Verdiğim duyu Deneyleri üzerinde bayrak adını Verdiğim duyu Deneylerini algılarım, d, Eğer ağrı dağı NDA olsaydım, Ağrı adını Verdiğim duyu Deneyleri üzerinde bayrak adını Verdiğim duyu Deneylerini algılardım, yukarıdakilerden C ve D, koşullu önermelerdir c. Geleceği de kapsayan geniş zamandaki, d. ise geçmişteki kimi koşulları dile getirmektedir, c. nin koşulları gerçekleştirilebilir iken, d. ninkiler geçmişte kaldıkları için artık gerçekleştirilemezler, örneğin, eğer 2. Mehmet çağında yaşasaydım İstanbul'un alınışını görürdüm önermesi, ancak olguya çevrilmeleri olanaksız bile olsa, bu önermeler geçmişe yönelik olanakları bildirirler. D gibi koşullu önermelere olgu karşıtı counterfactual diyoruz. Şimdi idealizme göre A önermesinin anlamı B'nin ki tarafından verilmektedir. Yani A'nın doğruluğu B'nin doğru olmasına bağlıdır. Görüngücülüğe göre ise A'nın anlamı ya da doğruluk koşulları B, C ve D'nin tikel evet demesinde disjunction verilmektedir. Yani A'nın doğru olması için, B, C ve D'den birinin doğru olması görüngücülük için yeterli olurken, idealizm için bu doğruluk, B'nin doğruluğunca belirlenir. Görüldüğü gibi görüngücülük, idealizme göre daha esnek olması sayesinde, zaman veya uzay içinde ne ölçüde uzakta bulunurlarsa bulunsunlar, fiziksel nesnelerin varlığını algı açısından açıklayabilmektedir. Görüngücülük ve öznel idealizm, açısından fiziksel nesnelere ilişkin önermelerin anlam taşımalarının, bu önermelerin yukarıda anlatılan biçimlerde, algıya ilişkin önermelere çevrilebilir oluşlarına bağlandığını açıkladık. Peki, görüngücülüğe göre bilgi olmak iddiasındaki önermelerin doğruluk veya yanlışlıklarını ne belirleyecektir? Benimsediğimiz algı kuramı hangisi olursa olsun, kimi algı içeriklerimizi doğru kabul ederken, kimilerini de yanlış veya yanılgılı olarak niteliyoruz. Algının yanılgı ve aldanmalarını burada yeniden uzun uzadıya ele almaya gerek yok. Hepimiz bir aşamada düş görmüş, serap görmüş, bir hastalık veya çevre koşulları nedeniyle nesneleri olduklarından değişik algılamış ya da yalnızca yanılmışızdır. Bu aldatıcı durumlar, algının bizi aldatmadığı durumlardan farklı olduklarına ve bir algı içeriğinin aldatıcı olup olmadığı, Dış dünyaya değin deneysel bilgimiz yönünden büyük bir önem taşıdığına göre, elimizdeki algı çözümlemesinin bu ayrımı açıklayabilmesi gerekir. Örneğin özdekçi gerçekçilik, algının bizi aldattığı durumları algı içeriğinin dış dünyayı olduğu gibi yansıtmadığı durumlar olarak değerlendirir. Buna karşılık, bu konuda idealizm ve görüngücülük adına ne gibi bir açıklama verilebilir? Dış gerçeklik diye bir şey kabul etmediklerine göre, bu görüşler açısından doğruyu yanlıştan ayırmanın yöntemi gerçek ile çakışma, gerçek ile birebir karşılıklılık ya da uyum olamaz. Öyleyse doğru bir algı önermesi yanlış olanından nasıl ayırt edilecektir? Tutarlılık ilkesi bu tür çözümlemelerin başvurabilecekleri tek doğruluk ölçütü olmaktadır. Eğer bir algı önermesi aynı konudaki öbür algı önermeleriyle yalnızca çelişkisiz değil aynı zamanda da tutarlı ise bu önerme doğrudur. Yanılgılı algılar, yani yanlış algı önermeleri, aynı konudaki öbür algı önermelerinin tutarlılığı dışında kalanlardır. Örneğin bir sanrı gördüğümde algım hem kendi başka algılarımla hem de başkalarının algılarıyla tutarsız olacaktır. Tutarlılık ölçütü, kolektif ya da toplu sanrı durumlarını doğru algıdan kesin çizgilerle ayırt edemeyecektir. Ancak doğrunun sınanması açısından, görüngücü de olsak, gerçekçi de olsak, uygulamada uzun bir sanrıyı doğru ve güvenilir algıdan pek kesin olarak zaten ayırt edemeyeceğimiz söylenebilir. Uzun süren bir toplu sanrı durumu, bu deneyden payalanlar açısından gerçek bir mucizeden kolayca ayırt edilebilir mi? Tutarlılığı ölçüt alan doğruluk kavramı, karşılıklılığı ölçüt alandan daha gevşektir, yani kaplamı daha geniştir. Ancak algının sınanmasında, gerçekçilik dahil her görüş için tutarlılık ölçütünden daha kesinine sahip değiliz. Doğruluk konusuna ileride yine değineceğiz. Fiziksel nesnelerin var olmalarının koşulu, görüngücülüğe göre, Algılanmalarının olanaklı oluşu veya kimi koşullar yerine geldiğinde algılanacak oldukları ise bu çözümleme açısından nesnelerin doğası nedir? Yaygın olarak kullanılan bir formüle göre fiziksel nesneler duyu verilerinden kurulan mantıksal yapılardır. Niye mantıksal yapıda doğrudan duyu deneyi değil? Nesnelerden söz ederken kullandığımız adlar gerçekte her zaman bir arada bulunan duyu deneyi, ide öbeklerini adlandırır diyor Berkeley. Oysa az daha derinine düşündüğümüzde, belirli bir adla andığımız bir nesneyi birçok kez yeniden görebilmemize karşın, bu nesneyi şu anki algımızda oluşturan duyu deneyi bileşim örneğini bir kez daha görmemiz olasılığının, onu bir daha hiç görmememiz olasılığından düşük olduğunu anlıyoruz. Örneğin ağaç adını verdiğimiz duyu deneyleri bileşimi, her ağaç gördüğümüz durumda karşımıza ancak kimi genel noktalarda ortak, Ayrıntıda ise farklı niteliklerden oluşan öbek aileleri biçiminde çıkar. Berkeley'in dile getirişi bu inceliği kavramanın gerisinde kalıyor. Özdeksel bir nesne belirli duyu verileriyle özdeş değildir. O, bir duyu deneyi öbeği, sınıfı ya da dizgesidir ve yapısında duyu verilerinden başka bir şey bulunmaz, işte görüngücülük, fiziksel nesneleri bu açıklanan anlamda duyu verilerinden oluşan yapılar olarak çözümlemektedir. Görüngücülüğü daha iyi anlayabilmek için, incelediğimiz formülle ilgili iki soruyu yanıtlamaya çalışacağız. 1- Sözü edilen algısal yapılar nasıl kurulup, inşa edilip, algıda nasıl kullanılmaktadır? Yani algıladığımızda algı içeriğimizdeki duyu deneylerini böylece yapılar olarak yorumlamanın koşulları nedir? 2- Duyu verileri, sense data, dediklerimizden ne anlıyoruz? 11- Duyu verileri ve yapılar Önce ikinci soruya eğilelim. Bu yüzyılın başlarında Russell ve Moore'un duyu verileri terimini kullanmaya başlamalarından bu yana bu terim yaygınlaşmış, fakat herkesin kullanımında aynı anlamı taşımamıştır. Gerçekte duyu verileri, Descartes, Locke ve Berkeley'deki idea, humdaki impression, Kant'taki Vorstellung ve mill gibi 19. yüzyıl filozoflarının kullandığı sensation, duyum, terimlerinin daha çağdaş bir karşılığı olarak önerilmiştir. Algının ilk verilerini, yani ilk girdilerini dile getirir. Bu kavram, Descartes'tan milledek bir ilk taban içerir. Bu bakımdan sözünü ettiğimiz terimlerden 20. yüzyılın başına kadar, bir anlıksal olgu anlaşılmıştır. 20. yüzyılın ortalarından beri kullanılmaya başlanan duyu deneyleri terimi de buna koşut olarak, anlıksal bir olguyu dile getirir. Ancak duyu verileri her zaman duyu deneyi anlamını taşımamıştır. Duyu deneyi, öncelikle anlıksal bir olgudur ve içeriğini bir nesnel durum ya da olay oluşturur. Örneğin bir kitabı algılıyorsam algımın içeriği, yani duyu deneyim, bir kitaptır. Bu, duyu deneyimin bir kitap biçiminde olmasını gerektirmez. Yani bir kitabı algıladığımda bende meydana gelen duyu deneyinin bir kitap duyu deneyi olmasına karşılık, bu duyu deneyinin kendi biçiminin bir kitap biçiminde olması gerekmez. Buna koşut bir örnek olarak tümcelerin, dile getirdikleri olay veya durumların biçimini almayışlarını gösterebiliriz. İçeriği olan nesneleri içeriklerinden ayırt etmeliyiz. Oysa, duyu verileri kavramına ilişkin olarak bu ayrım pek de özenle çizilmemiştir. İçerik, soyut olarak düşünülmek yerine duyu verisinde somutlaşmıştır. Örneğin C.D. Broad ve H.H. Price gibi yazarlarda da bu eğilimi açıkça izleyebiliyoruz. Bu eğilimi doğuran düşünce biçimi, kuşkucu uslamlamanın bir uygulaması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Denmektedir ki, örneğin karşımda yarısına kadar suya batırılmış olan bir kalem, kırık olmamasına karşın, bana kırık gibi göründüğüne göre, gördüğüm şey kalem olamaz, gördüğüm şey yalnızca kalemin duyu verisidir ve kalem dümdüzken onun duyu verisi kırık bir biçim taşır. Karşımda bulunan yuvarlak bir parayı elips biçiminde gördüğümde, gördüğüm para değil onun duyu verisidir. Çünkü para yuvarlak iken, onu elips biçiminde gördüğüme göre, olsa olsa elips biçiminde bir duyu verisi görüyor olabilirim. Bu gül kırmızıdır. Oysa ben şu anda pembe bir görüntü görüyorum. Demek ki, gördüğüm, kırmızı olan gülün kendisi olamayacağına göre, olsa olsa pembe renkte olan duyu verisidir. Bu düşünce, gerçek ve görüntüsü arasındaki ayrımı büsbütün derinleştirmekte halta algımızın konusunu bile gerçekten görüntüye indirgemektedir. Duyu deneyleri kavramını ele aldığımızda, gerçekliği doğrudan algılayamadığımızı ve örneğin bu kitaba bakıp onu algıladığımızda algı içeriğimizin duyu deneylerinden oluştuğunu söyledik. Duyu verileri söz konusu olduğunda ise, kitaba bakınca algıladığımızın kitap değil, onun duyu verileri olduğu düşünülmekte ve adeta algı içeriğimiz olarak, Duyu verilerinin deneyi olan duyu deneyleri bile konu edilebilmektedir. Duyu verileri, bir görüntü alanının felsefi düşünce içinde nesneleştirilmesi ve somutlaştırılması ile elde edilen bu aldatıcı kavramdır. Bu kavram duyu deneylerini bir soyut içerik olarak değil de bir nesne olarak yorumlayarak elde edilmiştir. Ne tür nesnelerdir bu duyu verileri? Fiziksel nitelikler, biçim, renk ve benzeri, taşıdıklarına göre anlıksal olamazlar. Öte yandan, dış dünyada bulunmadıklarına göre, fiziksel de olamazlar. Buna dayanarak ne ÖTR oldukları ve bu sayede de görüngücülüğün, ne gerçekçiliğe ne de idealizme indirgenebilen üçüncü bir orta yol olduğu öne sürülmüştür. Somut ve belirgin nitelikler gösterilerek temellendirilebilseydi, anlıksal ve fiziksel ulamlar dışında kalan bir varlık türü bulunduğu savının onaylanmaması için bir neden bulunmazdı. Ancak uslamlama sonucu elde edilen bir varsayımdan ortaya çıkan verileri kavramı için bilinenin dışında bir varlık türü öne sürmek, yeterince sağlam bir temele dayanmaktan uzaktır. Kaldı ki, soyut içeriğin niteliklerini kullanıp bunu somut bir varlık olarak yorumlamak sakattır. Böylece elde edilen bir kavram kullanılarak verilecek açıklamalarda temelden yoksun olacaktır. Bu nedenle, bundan önce yaptığımız gibi, İster görüngücülük bağlamında ister başka bağlamlarda olsun, duyu verilerinden yalnızca duyu deneylerini anlayacak ve onları anlıksal olarak yorumlayacağız. Görüngücülüğün algı düzenekini çözümleyiş biçimini iyi anlayabilmek için, onu başka çözümlemelerle ve özellikle de tasarımcı gerçekçiliğin önerdiği düzenekle karşılaştırarak ele almalıyız, tasarımcılık, algı içeriklerini dış dünyanın bir doğrudan yansısı olarak görür. Evet, bu yansı tam olarak dış dünyayı vermez, çünkü içeriğinde ikinci niteliklerin idelerini de bulundurur. Ancak yine de dış dünyayı yansıttığı söylenebilecek ideler açısından bu yansıma, tasarımcılığa göre bir benzerlik oluşturur. Kısaca yinelersek, bu yaklaşıma göre, dış dünyadaki nesneler bizi etkiler ve anlığımızda, kendilerini büyük ölçüde oldukları gibi yansıtan izlerini bırakırlar. Dolayısıyla bir nesneyi algılamak adını verdiğimiz süreçte anlık, bir alıcı ortam olarak edilgindir ve gerçeklikteki nesneler anlıktaki izlerini kendi etkinlikleriyle meydana getirirler. Tasarımcılık açısından örneğin önümdeki kitaba baktığımda, bu kitabı, bir kitap olarak tanımış olmam gerekmeden, olduğu gibi, yani bir kitap olarak, algılayabilirim. Çünkü benim algılama işimi, bir etken olarak, dış dünyadaki kitap bana yapmaktadır. Bu nedenle, algılanan nesnenin tanınması, tasarımcılık açısından, algıdan ayrı ve anlığın katkısını gerektiren bir işlevdir. Kitabı algıladığımda anlığımda oluşan izlenimin ona neden olan kitaba benzediği belirtilmişti. İzlenimin bir kitaba benzediğinin benim tarafımdan anlaşılması, benim algı içeriğimi bir kitap olarak tanımamdır. Bu benzerlik, tasarımcılığın görüşünde, algıdaki izlenimi bellekteki bir genel kitap kavramı, veya idesi, ile karşılaştırarak, bunların çakıştıklarını anlamak yoluyla saptanır. Yani algı içeriğimi tanımam, bu içeriği belleğimden seçtiğim bir genel kavramla karşılaştırmama bağlıdır. Fakat belirtilmiş olduğu gibi, bu algı içeriğini tanımış olmam, onu algılamış olmamın bir zorunlu koşulu sayılmaz. Ayrıca algının gerçekleşmesi açısından algı içeriğini oluşturan yalın öğeler, yalın ideler, ile bunların bir araya gelmesinden oluşan nesne ideleri, bileşik ideler, arasında önemli bir işlev ve aşama farkı da gözetilmez. Çünkü bu görüşe göre nesne ideleri duyu deneylerine doğrudan içerik olabilmektedir. Görüngücülük açısından, nesnelerin, duyu deney veya verilerinden kurduğumuz mantıksal yapılar oldukları belirtilmişti. Dolayısıyla, görüngücülük tarafından verilecek bir algı çözümlemesinin hem algı ile kurma, bina etme eyleminin ilişkisini hem de duyu deneyleriyle algının sonucu olan mantıksal yapının bağlantısını açıklaması gerekecektir. Görüngücülüğü bir algı kuramı olarak geliştirmiş olanların algı sürecinin betimlenmesi konusuna katkıları az ve ancak dolaylı olmuştur. Bu konuda yapılan temel felsefi katkılar daha çok Kant, Brentano James ve Bergson'un geliştirdikleri düşünceler yoluyla olmuş yıldız ve 20. yüzyılın ortalarında deneysel ruh bilimin bulgularıyla zenginleşmiştir. Görüngücülük için algı düzeneğinin açıklaması olarak verilebilecek en tutarlı görüş kurucu yaklaşım diyebileceğimiz ve yukanda felsefi kökenlerini saydığımız açıklamadır. Buna göre bir nesneyi algılamak, duyu verileri, deneyleri, girdilerinden bu nesneyi kurmaktır. Böylece algılanan ile duyumlanan arasında önemli bir ayrım getirilmiş olmaktadır, her duyumlanan algılanmış olmayabilir, çünkü duyumladığımız her veriden algı yapılan, yani nesneler kurmak durumunda değiliz. Duyu deneylerinin algılandıkları söylenemeyeceği gibi, nesnelerin duyumlandıklarından da söz edilemez. Çünkü duyumun içeriği ve konusu yalnızca duyu deneyleridir ve bunlardan kurulan mantıksal yapılar algının içeriği ve konusu olan nesneleri oluşturur. Çevremize baktığımız halde, oradaki nesneleri algılamadığımız durumlarla sık sık karşılaşınız. Dalgınlıktan ya da düşüncemizi bir konu üzerine yoğunlaştırdığımız için, baktığımız yerdeki nesneleri görmez, anlamayız. Buna benzer bir başka durum ise, algımızı bir nesne üzerinde yoğunlaştırdığımızda, onun çevresindeki başka nesneleri, bakış açımız içinde kalmalarına karşın algılayamayışımızdır. Görüngücülüğün değerlendirmesine göre, bu durumlarda edindiğimiz duyumu anlıkta nesneler ve olaylar olarak kurmamışızdır. Algılamak, algılananın kurulmasına bu ölçüde dayanıyorsa, görüngücülük bu kurma sürecini nasıl açıklamaktadır? Dünümüzün tanınmış deneysel ruh bilimcilerinden J. Brunner bu süreci dört özellikte belirliyor. Burunır'a göre, algılamak her şeyden önce bir ulamlamayı, yani tanımayı zorunlu kılar. Her algılama durumu, bir şeyi bir ulamda, bu ulamın çerçevesinde tanımak, onu o ulam olarak algılamaktır. Edindiğim karışık duyu deneylerini algıda öyle kurarım ki, bu kurduğum mantıksal yapıyı örneğin kitap ulamı veya kavramında tanımış olurum. Tanımak, duyu deneylerini bir ulamın ana çizgilerinde kurabilmek demektir ve algı için zorunludur. Bu noktada, tasarımcılık ile önemli karşıtlıklar beliriyor, tanıma'nın algı süreci içinde bulunması Algının anlığın edilgin bir açılımı olmayıp bir etkinliği oluşu, duyu deneyleri ve algı arasındaki ayrım, bu karşıtlıklar arasındadır. Brunner, algı işleyişinde belirlediği ikinci özelliği eşimsel geçiş veya çıkarsama sözcüğünün özel bir anlamında kullanıldığı eşimsel çıkarsama kavramında veriyor. Brunner'a göre, duyu deneylerinden ilgili ulama yapılan bir eşimsel geçiş, duyu deneylerini ilgili ulamda toplama, düzenleme ve kurma etkinliğidir ve belirtildiği gibi bu, algılanan nesnenin tanınması, yani öz belirlenmesini, identification, de kapsar. Doğal olarak, her duyu deneyleri girdisinden her istenen ulama bir eşimsel geçiş yapabilmek diye bir şey söz konusu değildir. Girdilerin ulamlara geçiş için uygun olması gerekir. Ancak aynı duyu deney girdilerinden birden çok ulama geçiş yapılabilir. Örneğin masanın üzerine baktığımda bende oluşan duyu deneylerinden hem kitap hem de kutu algısını kurma olanağı bulunabilir. Bu olanak bize algı yanılgılarının nasıl oluştuğu konusunda da ışık tutar. Öte yandan, aynı duyu deneylerinden örneğin bir top algısını kurmak beklenebilecek bir sonuç değildir. Algı düzeneğinin üçüncü önemli niteliği, söz konusu bir eşimsel geçişin ilgili ulamı öğrenmiş olmayı gerektirmesidir. Örneğin eğer anlığımda henüz bir kitap kavramı, ulamı, oluşturmamış, bu kavramı henüz öğrenmemişsem duyumladığım bir kitabı kitap olarak algılayamayacağım demektir. İlk kez karşılaştığımız birçok yeniliği olduğu gibi değil de ondan farklı, fakat bize tanıdık kalıplar içinde algıladığımız bir gerçektir. Çok küçük yaştaki çocukların çevrelerini duyumlayabildikleri halde bunun ancak pek azını algılayabildikleri ve ilk algıların, bakıcılarının göz ve ağızları olduğu, artık deneysel ruh bilim açısından bir olgu niteliğinde değerlendirilmektedir. Bunun, Brunner'in belirlediklerinden yalnız üçüncü özelliği değil ilk ikisini de desteklediği söylenebilir. Dördüncü bir özellik ise yapıları bireşimsel geçişin duyu deneyleri bağlamında sürekli olarak sınanması ve duyu deneyleriyle tutarlılık ölçütü yoluyla algı yanılgılarının düzeltilmesidir. Bütün bu süreç bilince geçmeden ve hızla gerçekleşmekte, farkında olunmayan birçok değişik aşama ve nitelik ancak laboratuvar ortamında ve duyarlı aygıtlar aracılığıyla saptanabilmektedir. Bu çözümlemeyi temellendiren deneysel bulgulara burada değinmeyeceğiz. 12. Görüngücülüğün eleştirisi. Görüngücülük çok sayıda eleştiri almıştır. Bu, varlık bilimsel açıdan sağduyuya ters düşmesine bağlanabileceği ölçüde, olumlu niteliklerine de yani çağdaş ve büyük açıklama gücüne sahip bir görüş oluşuna da bağlanabilir. Eleştiriler, çeşitli yönlerden, görüngücülüğün açıklayıcılık sınırlarını ortaya koymuştur. Burada bunlardan, görüngücülüğün kimi kısıtlı yönlerini gösteren ancak birkaçına değinecek ve değerlendirmemizi bu bağlamda yapacağız. Görüngücülüğün ileri sürdüğü ve fiziksel, özdeksel, nesneleri duyum olanaklarıyla özdeşleştiren kaypak açıklamanın daha kesin ve seçik dile getirilişinin dilsel düzeyde olduğunu gördük. Görüngücü sav, dilsel düzeyde, fiziksel nesnelere değin her bir önermenin taşıdığı anlamın, duyu deneylerini konu eden kategorik veya koşullu bir önermede dile geldiğidir. Bir başka deyişle, görüngücülüğün doğru olması, bir anlam eşdeğerliliğinin bulunmasına bağlıdır. Öte yandan, görüngücülüğün doğru olup olmadığını sınayabilmek için, bize verilecek herhangi bir fiziksel nesne tümcesini, karşılığı olan duyu deneyi tümcesine çevirebilmek durumunda olmalıyız. Oysa denilmektedir, bunu yapmak pek güç, bazen ise hemen hemen olanaksız olabilir. Eğer bu haklı bir eleştiri ise, içerdiği sonuç, görüngücülüğün temel savının doğru ya da yanlışlığını göstermenin her zaman olanaklı olmadığı ve böylece en azından bu durumlarda savın bir anlam taşımadığıdır. Eleştiriyi bir örnekle açıklayabilmek için yalın sayılabilecek bir nesne tümcesi alalım, bu kutunun. İçinde bir yüzük var. Eleştiri bu yalın tümcenin bile, duyu deneyi diline gereğince çevrilmeye çalışıldığında, başa çıkılamayacak ölçüde karmaşık ve uzun bir anlatıma yol açacağını vurguluyor. Biz bu noktaya dek, görüngücü savı örneklendirdiğimiz yerlerde, duyu deneylerini kısaca, olarak adlandırdığımız türden duyu deneyleri dile getirişinde özetledik. Oysa bu, nesnenin duyu deneyleriyle nasıl karşılanacağını örneklendirmede yeterli olamaz. Örneğin, yukarıdaki önermenin çevirisi olarak eğer biri bu kutuyu açarsa, onda yüzük olarak adlandırdığımız duyu deneyleri meydana gelecektir tümcesini verirsek, bu yaptığımıza karşı, kullandığımız tümcenin gerçek bir duyu deneyi tümcesi olmayıp, duyu deneylerini bildirmek yerine, bu işi yine nesnenin adına yüklediği yönünde haklı bir karşı çıkış yapılabilecektir. Çünkü diye sürdürülebilecektir bu karşı çıkış, yüzük olarak adlandırdığımız hangi duyu deneyleridir? Sorusu gerektiği gibi yanıtlanmadan, yüzük adıyla anılan nesnenin duyu deneylerince verilen bir karşılığı, gerektiği gibi üretilmiş sayılamayacaktır. Bir başka deyişle, görüngücü çevirinin gerektiği gibi olması, yani döngüselliği tam olarak dışlaması, nesne tümcesinin, özete kaçmayan ve nesnenin adını kullanmayıp yalnızca duyu deneylerini betimleyen bir tümceye çevrilmesine bağlıdır. Böyle bir çeviri de duyu deneylerinden oluşan tam kapsamlı bir betimlemesini içerir. Böyle bir betimlemenin tam kapsamlı olabilmesi ise nesnenin görünümünün her açıdan betimlenmesini gerektirecek ve çeviriyi baş edilmez boyutlara ulaştıracaktır. Bu eleştirinin haklı bir yanı var, o da bir fiziksel nesne adı altında topladığımız duyu deneylerinin gerçekten geniş bir öbekten meydana gelen bir aile oluşturduğu. Zaten, nesneleri ayrı ayrı adlar ve böylece kavramlar altında toplamanın, deneyi, yani algıyı, düzenli olarak kavramaya olanak veren hemen tek yol olduğu düşünüldüğünde, bunun önemi ve yararı da açıkça ortaya çıkıyor. Oysa, bu olgunun görüngücülük için bir sorun yarattığı savının pek bir ağırlık taşıdığını söyleyemeyeceğiz. Nesnelerin duyu deneylerinden oluşan betimlemelerinin sonsuz olması durumunda görüngücülük gerçekten saçmaya indirgenmiş olurdu. Fakat geniş öbekler oluşturdukları bir yana, bu betimlemelerin sonsuz olduklarının inandırıcı bir kanıtı yoktur. Daha önemli olarak, nesne ve duyu deneyi tümcelerinin eş anlamlı olmaları gereğini öne sürerken, Görüngücülüğün bir nesne tümcesini anlayabilmek için önce onun çevirisi olan duyu deneyi tümcesini anlamak gerektiği gibi bir koşul getirmediğine de değinmeliyiz. Görüngücülüğün savunduğu anlam eşdeğerliği ilkeseldir ve ilkece, nesne dilinin her bir önermesinin duyu deneyi dilinin bir önermesine çevrilebileceği savının ötesine aşmaz. Bu nedenle, çevirilerdeki pratik güçlüklerin kuramı sarsan bir ağırlık taşımadığını söyleyebiliyoruz. İkinci bir karşı çıkış olarak nesneler arasındaki uzaysal ilişkileri bildiren önermelerin duyu deneyi diline çevrilmelerinin çelişki doğuracağı öne sürülmüştür. Bu eleştiriye göre kalem kitabın 30 cm, solundadır gibi bir tümce, duyu deneyi olarak dile getirilmek istenince, kalem ve kitap sözcüklerinin karşılığı olan uzun duyu deneyi listeleri çıkarılabildiği düşünülse bile, bu listelerin oluşturduğu duyu deneyi öbekleri arasındaki uzaysal ilişkinin anlatımı sorun doğuracaktır. Örneğin, iki öbek arasında 30 cm, bulunduğunu söylemek, bir anlamda, bu duyu deneylerinin kafamızdan taşıyor olduklarını içerir. Daha teknik bir anlamda ise, bu söylenen, anlıksal olduğunu öne sürdüğümüz duyu deneylerinin uzayda yer aldıklarını, yani fiziksel nitelikler taşıdıklarını içerecektir. Duyu deneyleri anlıksal iseler, aralarında uzaysal yani fiziksel bir ilişki bulunmamalıdır. Bu eleştiride gözden kaçırılan, görüngücülüğün önemli çizdiği duyum ve algı ayrımıdır. Algının konusu nesnelerdir ve bunlar kendi aralarında uzaysal ilişkiler içindedir. Ancak nesneler nasıl duyu deneylerinden oluşan mantıksal yapılar iseler, uzaysal ilişkilerde salt ve temel değil, anlıksal yorumda oluşan ve çözümlenebilir ilişkilerdir. İki nesnenin arasında 30 santimetre, bulunduğunu söylemek bu iki duyu deneyi öbeği arasında başka duyu deneyleri bulunduğunu söylemektir. Berlin, nesneler hakkında, yaşanılan zamana değin bir önermenin görüngüsel çevirisinin, kimi koşulların yerine gelmesiyle gerçekleşecek bir olanaklılık biçiminde verilişini eleştirmiştir. Aktüel varlıklara değin bir dile getirişin, anlamca, kimi koşullar ve olanaklılıklarla eşdeğer sayılamayacağını belirtmiştir. Kutunun içindeki yüzüğün kimse tarafından görülmemesine karşın şu anda orada var olduğunu söylüyoruz. Bu söylediğimizin anlamı aktüel bir varlık bildirimi ise, aynı anda nasıl olur da kimi koşulların yerine gelmesiyle gerçekleşecek bir olanaklılığın bildirimi de olabilir. Bu eleştiriye karşı, aktüel varlık bildiriminin gerçek anlamının, Aktüel bir fiziksel varlık değil de bir duyu deneyi olanaklılığı bildirimi olduğu söylenebilir. Berlin ise, bunu yanıtlarken, yüzüğün kutuda bulunduğu dile getirişi ile ilgili olarak, dile getirilenin koşullu olduğunu, yani bir olanaklılığı aşmadığını söylemenin, şu anda kutuda gerçekten bir şey bulunmadığını bildirmekten başka bir şey olmayacağını vurgulamıştır. Bu eleştiri, görüngücünün fiziksel nesne kavramının gerçekçininki ile her noktada çakışmadığını ve gerçekçininkinden, doğası gereği, çok daha yumuşak kaldığını gösteriyor. Ancak sorun, bilindiği gibi, sıkı anlamdaki gerçekçi fiziksel nesne kavramının deneysel bilgiye felsefi açıdan doyum veren bir temel oluşturamamasıdır. Acaba, diye sorabiliriz, görüngücünün yumuşak anlamdaki fiziksel nesne kavramını bilgi bilim için geçerli saysak, daha sıkı bir fiziksel nesne kavramını, onu bilgiye lemel yapına kaygısı olmadan, varlık bilimde kullanabilir miyiz? Bu durumda varlık bilim, bilgi bilimden bir anlamda kesin sınırlarla ayrıldığı halde, bir başka anlamda da onu açıklamakta kullanılabilir. Deneysel bilginin fiziksel nesnesi ile varlık bilimin fiziksel nesnesinin tam olarak aynı anlamı taşımayıp ayrı düzeylere özgü oldukları ve ancak kuramsal bağlamda çakışıyor olarak yorumlanabilecekleri görüşünü, Berlin'in eleştirisini bir başka yönde geliştirerek de destekleyebiliriz. Banyodaki musluk su damlatıyor tümcesini alalım. Görüngücülük açısından bunun anlamı, eğer banyoya giden olursa orada, Günlük yaşamda, musluğun su akıttığı biçiminde dile getirdiğimiz türden duyu deneyleri edinecekidir. Belirli bir basınçla gelen suyun biraz yalama olmuş bir musluktan sızıntı yaparak damlaması, doğa yasalarına uygun olarak meydana gelen bağımsız bir doğa olayı, yani gerçek bir fiziksel olay olarak düşünülürse, yukarıki tümcenin anlamının kimi koşullar yerine geldiğinde kimi kişilerin edinebileceği duyu deneyleriyle verilemeyeceği görüşü ağırlık kazanır. Musluktan su sızması bu anlamda gerçek bir olay olarak düşünüldüğünde, görüngücünün çevirisindeki duyu deney olanaklarıyla özdeş tutulabilmek bir yana, bu deney olanaklarını yaratan ve bu olanakların var olmasının zorunlu koşulu olmak niteliğinde bir ilke görünümünü verir. Günlük anlamdaki fiziksel nesne kavramı bu yorum doğrultusunda gerçekçidir. Eğer doğru oldukları söylenebilecek duyu deney olanakları varsa, bunlar gerçekçi anlamda bir fiziksel nesne var olduğu için vardır. 13. Bölümde, fiziksel nesne ve duyu deneyi kavramları arasındaki mantıksal ilişkiyi daha sağlıklı bir biçimde belirlemeye çalışacağız. Bu yolla, gerçekçi ve görüngücü yaklaşımları birbirleriyle tutarlı yönlerinden bağdaştırıp birleştiren bir açıklamaya temel oluşturmayı amaçlıyoruz. 13- Özdeksel Varlığın Görüngüsel Bilgisi Görüngücülüğün ele almış olduğumuz eleştirileri, bu görüşün deneysel bilgiyi oluşturan anlık içeriklerini açıklayış ve çözümleyiş biçimini etkilemiyor. Gösterilebilmiş olan güçlük, görüngücülüğün varlık bilim boyutundaki savlarındadır. Şu görüşün deneycilik açısından en başarılı yanı, Bilgi içeriklerinin deneyin ilk girdilerinden başlayarak nasıl kurulduklarını dış dünyaya degin varsayımlar yapmak zorunda kalmadan açıklayabilmesidir. Görüngücülük bunu yaparken fiziksel nesne kavramının süreklilik boyutunu da başarıyla ve idealizmde olduğu gibi Tanrı kavramını kullanmaya gerek olmadan verebilmektedir. Ancak fiziksel nesnelerin doğasını onların bilgisi açısından tutarlı bir biçimde kavrayabilen görüngücülük, fiziksel nesnelerin doğasını kendiliklerindeki durumları açısından doyurucu olarak açıklayamamıştır. Çünkü, bilindikleri gibi fiziksel nesneleri, oldukları gibi fiziksel nesnelerle özdeş tutmuştur. Oysa, kendiliklerinde oldukları gibi fiziksel nesnelere, bunların bizce bilindikleri biçimde taşıdıklarından daha çok nitelik yükleriz. Görüngücülüğün, deneysel bilginin oluşumunu ve yapısını, deneycilikte tutarlı olarak, Başarıyla açıkladığı söylenebilir, bunu fiziksel dış dünya varsayımını bilgi kuramından dışlamasına, yani özdeksizci tutumuna borçludur. Öznel idealizmin açıklarını kapayan bir özdeksizci bilgi kuramı olarak sağlanan bu başarı, bilginin anlıksal olması ile de tutarlıdır. Ancak bu başarı, özdekçi dünya görüşünün, yani varlığın temelde özdek ilkesine indirgenebileceği savının yanlışlığı veya yenilgisi anlamına gelmez. Çünkü görüngücülüğün kavramaktan geri kaldığı bir anlamda bir fiziksel dış dünya kavramı bulunmaktadır ve eğer bu kavram temellendirilebiliyorsa, bilginin konusu olan ortamın özdeksel bir nitelik taşıdığı, bilginin kendi doğasının anlıksal oluşuyla tutarlı olarak ileri sürülebilecektir. Ayrıca anlıksal olarak nitelenen ve bilgiyi de kapsayan olguların doyum veren bir çözümleme ile özdeğe indirgenebileceği de belirtilmelidir. 14. bölümden başlayarak böyle bir çözümlemeyi doğrulamaya çalışacağız. Deneycilik açısından en tutarlı ve başarılı bir algı çözümlemesi ortaya koyan görüngücülük, kimi önemli felsefi soruları yanıtsız bırakmaktadır. Örneğin, yaşamımız boyunca sürekli olarak bir duyu deneyi bombardımanı altındayız. Bu duyu deneyleri nereden gelmektedir? Duyu deneylerinin nedeni nedir? Duyu deneylerini ve onların olanaklılığını sağlayan nedir? Algı içeriği, en azından, yanılgılı olmayan algı, neden tutarlı mantıksal yapılar kurabilmemize olanak veren bir ölçüde düzenli öbekler halinde gelir. Bu sorular felsefe açısından büyük önem taşır. Ancak, bunların doğrudan doğruya bir bilgi kuramının yanıtlaması gereken sorular olmadıkları vurgulanmalıdır. Öte yandan, bu sorulara bilgi kuramı dışında başarılı yanıtlar verilebilirse, bu yanıtların bilgi kuramına açıklayıcı bir temel getirecekleri de açık olmalıdır. Bilgi kuramı dışında derken kastettiğimiz, verilen yanıtı oluşturan önermelerin kendilerinin deneysellik iddiası taşımamalarıdır. Bu yanıtlar deneysellik iddiası taşıyamazlar, çünkü onları çagıran sorular deneysel olarak bilinebilecek, yani deney alanına özgü şeyler hakkında değildir. Bu yanıtlar metafizik önermelerdir. Viyana çevresi ve onu izleyerek dilci felsefe akımlarının etkili oldukları dönemlerde, bir önermenin metafizik nitelik taşıdığını söylemek, doğru ya da yanlışlığının gösterilemeyeceğini, yani anlamsız, ya da saçma, olduğunu söylemiş olmak sayılıyordu. Bu deneyici aşırılıklar bugün için güçlerini yitirmiş bulunuyor. Metafizik önermeler elbette anlamlıdır, doğruluk ve yanlışlıkları da söz konusudur, ancak bu değerler, Doğrudan deney ile karşılaştırarak değil, yine deneye dayanan öncülleri olan uslamlamalar yoluyla gösterilebilir türdendir. Dolayısıyla söz konusu ettiğimiz soruların yanıtlarının onaylanabilirliğini, bu uslamlamaların mantıksal tutarlılık ve açıklayıcı güçleri sağlar. Bilginin yalnızca deney kaynağından geldiğini, yani gerçekçi dilde dış dünya kökenli olduğunu kabul edersek, bu yanıtları bilgi değil, ile tutarlı olan üst düzeyde kuramsal hipotezler olarak düşünebiliriz. Böylece görüngücülüğü varlık bilimsel boyutundan soyutlayarak, gerçekliğin deneysel bilgisinin bir çözümleme ve açıklaması niteliğinde yorumlamış oluruz. Böyle bir kuramın varlık bilimsel temellerini açıklama görevini yüklenen önermelerin, görüngücülük ve bilgi bilimden ayrı ve de bilgi ölçüsünde kesin olmayan başka bir düzeye özgü olacakları belirtilebilir. Bu düşünceleri temellendirmeye çalışalım. Algının kaynağını ve işleyişinin ana çizgilerini veren görüngücü ve gerçekçi temel açıklamalar nelerdir? Görüngücülüğe göre, bir fiziksel nesnenin var olmasının zorunlu koşulu, kimi duyu deneylerinin olanaklı olduğu, yani kimi koşullar yerine geldiğinde kimi duyu deneyleri edinileceğidir. Başka bir dile getirişle, Görüngücülük açısından belirli duyu deneyleri olanaklı değilse, ilgili fiziksel nesnenin var olduğu söylenemez. Bu zorunlu koşulun açıklanması ise, görüngücülüğe göre, fiziksel nesnelerin duyu deneylerinden meydana gelen mantıksal yapılar oluşlarıdır. Bu temayı varlık bilim açısından yorumladığımızda gerçekçilikle çelişen bir özdeksizci tutum görüyoruz. Oysa, az önce önerdiğimiz gibi, görüngücülüğü bilgi bilim içinde sınırlayabiliriz. Bu sınırı fiziksel nesne sözcüğünün anlamını fiziksel nesnenin bilgisi olarak yorumlamakla çiziyoruz. Görüngücünün çözümlediği biçimdeki fiziksel nesne kavramı, nesnelerin bilgisini açıklayabilirken günlük ve gerçekçi anlamdaki fiziksel nesneyi zaten verememektedir. Şu halde, bizim yorumumuzdaki görüngücü açıklama, deneysel bilginin konusunu değil içeriğinin yapısını betimlemektedir. Algının yönünü ve deneysel bilginin birikim doğrultusunu çizen bu düşünceyi bir önermeyle dile getirelim. A, bilgi açısından belirli duyu deney öbeklerinin olanaklı olması, belirli bir fiziksel nesnenin var olmasının zorunlu koşuludur. Gerçekçiliğin A önermesine bir itirazı olamaz. Çünkü A, gerçekçiliği oluşturan hiçbir savla çelişki veya karşıtlık içinde değildir. Gerçekçilikle bir arada doğru olamayan A'nın bilgi açısından değil varlıksal açıdan yorumudur. Gerçekçiliğin temel savı bu yorumun tam karşıtıdır, zorunlu koşul deney öbeklerinin olanaklılığı değil, bir fiziksel nesnenin varlığıdır. Doğal olarak, bu her deney içeriği için geçerli olamaz. Algı yanılabildiği gibi var olmayan nesneler gördüğümüz de olur. Ancak doğru, düzgülü ve güvenilir algı durumları düşünülürse, Gerçekçilik açısından bunların zorunlu koşulu, algılandığı söylenen şeyin varlığıdır. Yani bu ortamlarda deney olanağını varlık yaratır. Öyle ise, gerçekçinin temel savını şöyle verebiliriz. B, belirli bir nesnenin algısının olanaklı olmasının zorunlu koşulu, bu nesnenin varlığıdır. B, önermesi, gerçekçiliğe özgü bir biçimde, belirli bir fiziksel nesnenin varlığını, onun bilgisine önsel tutmaktadır. Bu gerçekçi savı, bilgi kuramının bir ögesi olarak görmediğimizi bildirdik, ayrı bir düzeyde olup bilgi kuramını açıklayıcı bir görev taşıması, böylece log türü gerçekçiliğin bilgiyi temellendirmede karşılaştığı çıkmaza düşülme tehlikesini de kaldırmaktadır. Bilgi bilimde her şey deneyden başlatılırsa, temelde, deneysel açıdan geçerliliği kuşku uyandıran bir önerme ya da varsayım bırakılmamış olacaktır. Bilgi olmak veya bilgi kuramı içinde olmak iddiası taşımadıkça, B gibi bir önerme, gerçekçiliği deneyicilikle bağdaştırma yolunda bir engel oluşturmaz. Ancak böyle bir engel oluşturmadığını söylemek, B önermesinin doğruluğunu göstermiş olmak değildir. Bu doğruluğu felsefi açıdan tanıtlamak gereklidir. Bu amaçla iki aşamalı bir uslamlama sunacağız. Uslamlamamızda önce gerçekçi anlamda fiziksel ya da özdeksel nesnelerin bağımsız olarak var olduklarını göstermeye çalışacak, sonra da, B'nin dile getirdiği zorunlu koşulun doğru olduğunu ortaya koyacağız. Eğer, B önermesi böylece temellendirilebilirse, B ile A'nın birlikte, Varlık bilim ve bilgi alanlarının ilişkisini belirleyecekleri ve birbirlerinden ayırmış olduğumuz bu alanlarda geçerli olan gerçekçilik ve görüngücülüğü bir genel yaklaşım altında toplayacakları belirtilmelidir. a'daki belirli duyu deney öbekleri ve b'deki belirli bir nesnenin algısı dile getirişleri arasındaki mantıksal ilişkiyi iki alanı bağlayan ilke olarak görebiliriz. Fiziksel nesnelerin gerçekçi anlamda, yani bağımsız olarak, var oldukları savını temellendirmek için şöyle bir uslamlama verebiliriz. a. Olayların gelişimi, birbirlerini izleyişleri ve gelecekte meydana gelecek deneylerimize ilişkin genellemeler ve bu yolla tahminler yapmak için, algılanan olayların yanı sıra algılanmayan ve bizden bağımsız olaylar da bulunduğunu varsaymak zorundayız. b. Yaptığımız bu tahminler hem başarılı olmakta hem de deneyin tutarlılığını açıklamaktadır c. Tahmin başarılı olduğuna göre, ona olanak veren genelleme de doğrudur. d. Doğru bir genelleme için zorunlu olan varsayım da doğrudur. e. Olaylar, fiziksel nesnelerin geçirdikleri değişimler olduklarına göre, bizden bağımsız olaylar varsa, bizden bağımsız fiziksel nesneler de vardır. Bu huslamlamadaki, b. Öncülünün doğruluğunun kanıtı bilimdir. Bilim yalnızca geleceği kestirmemize olanak vermekle kalmaz, Aynı zamanda Dünya'yı, bize daha rahat bir ortam yaratma yönünde değiştirmemizi de sağlar. A- Öncülü, bir zorunlu koşul belirliyor. Bizden bağımsız ve gerçek anlamda olaylar bulunduğu varsayılmadan bilimsel genelleme ve tahminlerin olanaksız olduğunu öne sürüyor. Dolayısıyla, A- Biçimsel açıdan, bilimsel genelleme ve tahminler üzeri bir önermeden, algıdan bağımsız olayların varlığına doğru, P büyüktür Q gibi bir mantıksal ilişki dile getiriyor. Öte yandan, D, öncülü, A, öncülü ile birlikte bir tasım, modus ponens, kurarak, P'nin doğruluğunun P büyüktür Q ile birlikte, Q'nun doğruluğunu gerektirdiğini belirliyor. E, koşullu önermesi ise, olayları konu eden Q önermesini fiziksel nesnelere çeviriyor. Bu önermenin ön bileşeni bir tanımsal doğru olarak görülebileceğinden, bütününün doğruluğu da bir güçlük dogmadan onaylanabilecektir. Peki, istenen sonuca böylece varılıyorsa, P önermesinin doğruluğunu ne saptamaktadır? Bunu, B ve C öncülleri, Pyi, tahminlerin doğruluğu, R ve genellemelerin doğruluğu, S gibi iki önermeye bölerek saptıyorlar. S, R için zorunlu koşul olduğuna, yani doğru olduğuna göre, R'nin doğruluğunun saptanması, hem S'nin doğruluğunu hem de dolayısıyla P'nin doğruluğunu gerektirir. B, Öncülü, R'nin doğruluğunu, tahminlerin başarısını, doğruluklarıyla özdeş tutarak sağlamaktadır. Dolayısıyla uslamlamamızın sonucunu gerektirmesi, bu pragmacı, yani doğruluğu başarıyla özdeşleştiren varsayıma bağlıdır. Açıklanan bu mantıksal ilişkiler ve tanımsal varsayımlar çerçevesinde, A, Öncülünün doğru olup olmaması temel bir önem taşır. Bu öncülü daha ayrıntılı olarak ele alalım. A, ya karşı, olayları ve doğa yasalarını görüngücü bir açıdan yorumlamaya olanak yok mudur? Hiyum, Mili ve onları izleyenler nedenselliği böyle bir görüngücü temele bağlamış değiller midir? Doğadaki düzenlilikler, gözlemlenmeyen nesne ve olayların aktüel olarak var olduğu varsayımı gerekmeden de düşünülüp önermelere dökülemez mi? Örneğin X gibi bir olayın Y gibi bir başkasına nedensel olarak bağlı olduğunu söylemenin dayanağı, X olayı olarak öz belirlediğimiz duyu deneylerinin Y olayı olarak öz belirlediklerimizle bir arada gözlemlenişleri değildir de nedir? Bu noktaları kabul etsek de bilimsel genellemeler yapabilmenin, algılandığı halde bağımsız olarak var olan nesneler var saymaya bağlı olmadığını söylemek durumunda değiliz. Çünkü her şeyden önce, genellemeye temel oluşturan görüngüsel bağlılaşımlar, bunlardan güvenilir genellemeler yapacak düzenlilikte de değildir. Örneğin, şimşek ve gök gürültüsü arasında nedensel bir ilişki bildiren genellemenin temelindeki gözlemlerin ancak bir bölümü, gerçekten bir gök gürültüsü olayıyla bir şimşek çakışını bir arada saptamıştır. Şimşek'i görmeden gök gürültüsünü duyduğumuz veya şimşek'i gördüğümüz halde gök gürültüsünü duymadığımız pek çok durumda, gözlemlediğimiz bir olayı gözlemimizden bağımsız olarak varsayıyoruz ve kimi koşullar, ki bu koşullar belirlendiklerinde pek karmaşık düzeylere erişebilmektedir, yerine gelmiş olsaydı, varsaydığımız olayı da algılardık, diyoruz. Bundan başka, her bir arada gözlemlenen olay çiftinin nedensel bir bağıntı durumunda olmadığı da ortadadır. Gündüz ve gece, yeşil ve kırmızı trafik ışıkları, belki de bir arada gözlem durumlarının en tutarlılarını meydana getirmelerine karşın, birbirlerinin nedeni değildirler. Kısaca, yalnızca gözlem verilerine dayanarak genelleme yapma ve doğa yasalarını böylece kurma yolunu tutsaydık, hiyum türü bir nedensellik çözümlemesi bile, bize güvenilir nitelikte tahminler yapabilme olanağı veremezdi. Çünkü salt görüngü temelli genellemeleri, fiziksel nesne varsayımlı genellemelere göre daha zayıf yapan en az üç önemli nokta vardır. Bir, bir fiziksel genelleme, yani gerçekçi varsayıma dayanan bir genelleme, bir tip nesne veya olayın her özellenmesine, instantation, uygulanma durumundayken, salt görüngü temelli bir genelleme, bir tipin her özellenmesi yerine, Gözlemlenebilirlik koşullarının sağlanabilir olduğu, ancak kimi özellenmelerine uygulanabilecektir. 1- Salt görüngü temelli bir genelleme, kaçınılmaz olarak gözlem koşullarına, yani öznel boyuta bağımlı bir dile getirişle verilecektir. Fiziksel genellemeler ise gözlem koşulları ne olursa olsun geçerlidir. 3- Salt görüngü temelli genellemelerin genellemede bağdaştırılan öğeleri, kendileri de büyük çeşitlilik gösterebilen öğelerden oluşan bileşiklerdir. Fiziksel genellemelerde ise, bu anlamdaki bileşiklerin bağdaştırılma zorunluluğu yoktur. Örneğin kimi lekelere kızamık hastalığının neden olduğu genellemesi, gerçekçi bir yorum açısından bir tür lekeyi öğe alırken, görüngü dilinde, bu lekelerin kendileri de zengin bir çeşitlilik gösteren duyu deneylerinden kurulan mantıksal yapılardır. Sonuç olarak, kapsamlı ve güvenilir genellemelerin görüngü diline güçlerinden yitirmeden çevrilemedikleri anlaşılmaktadır. Oysa, görüngüyü aşmayan bir yorum verebilmek uğruna, bilimin iş görebileceği bir güvenilirlik düzeyinin altına düşemeyiz. Eğer düşersek, bilimin sağladığı başarı açıklamasız kalır. Bu söylediğimize karşı şöyle bir düşünce yürütülebilir, algılanması olanaksız fiziksel varlık kavramını deneyiciliği temel alan hiçbir gerçekçi kabul edemez. Öyle ise, bu, algıdan bağımsız fiziksel nesnelerinde algılanması olanaklılar kümesi içinde kalacaklarını ve dolayısıyla görüngücü değilin verebileceğinin ötesinde bir fiziksel nesne kavramı varsaymanın gerekli olmadığını göstermez mi? Oysa biz, fiziksel nesneler üzerine bilgi veren her önermenin görüngü diline çevrilebilir oluşuna karşı çıkmıyoruz, tersine, bu nokta bizim açımızdan da gereklidir. Bizim burada yapmak istediğimiz, ilkece görüngü diline çevrilebilir fiziksel nesne önermelerinin ve dolayısıyla algıdan bağımsız var oldukları varsayılan fiziksel nesne ve olayların, doğa üzerine işler ve geçerli genellemeler yapmak için zorunlu ve vazgeçilmez olduklarını ortaya çıkarmaktır. Bunu yapmak ise, algının tutarlılığını bilimden aldığımız başarılı sonuca bağlayabilmenin açıklamalarımızın fiziksel nesne varsayımlarına dayandırılmasına bagımlı olduğunu göstermektir. Yukarıda bilginin görüngücü açıklamaların ötesine geçemeyeceği savıyla tutarlı kalarak, bu noktayı, yani, A, öncülünün doğru olduğunu ortaya koymaya çalıştık. Bunda başarılı olduysak, Uslamlamamızın sonucunun, yani temel özdekçi-gerçekçi savın tanıtlanmış olduğu söylenebilir. B. Önermesinin tanıtlanması için gereken nedir? Yukarıda tartışılanlar ışığında, nesnelerin ve duyu deneylerinin var olduklarından yola çıkabiliriz. Karşımda duran bir Açelya saksısına baktığımı düşünelim. Bu saksı ve içinde dikili duran bitkinin, duyumlarıma ve bilinmelerinden bağımsız olarak, yukarıda açıklandığı gibi fiziksel, özdeksel anlamda bir varlığa sahip olduklarını varsayalım. Bunun yanı sıra, karşıma baktığımda bende belirli duyu deneylerinin meydana geldiğini de varsayabiliriz. Bu aşamada sorulabilecek bir soru şudur, edindiğim duyu deneylerinden kurduğum algının doğru ve güvenilir bir algı olmasının zorunlu koşulu nedir? Bu sorunun yanıtına bir başka soruya yanıt arayarak yaklaşalım, eğer algımın içeriği karşıda duran bir Açelya saksısı ise ve de yanılgılı değilse, bu algının açıklaması olarak, karşımdaki dış dünya bölümünde kimi fiziksel nesnelerin var olduğu ve şu anda bu algıyı kurmama olanak veren duyu deneylerine sahip olduğumun belirtilmesi yeterli olabilir mi? Hayır, yanılgısız bir algının açıklaması, eğer bu açıklama bağımsız fiziksel varlığı dışlamıyorsa. Yalnız bu algının kurulmasına elverişli duyu deneylerine sahip bulunulmasını gerektirmekle kalmayacak, algının içeriğindeki nesnenin, yani duyu deneylerinden kurulan mantıksal yapının, bir fiziksel nesne olarak karşıda bulunmasını da gerektirecektir. Çünkü eğer fiziksel nesneler varsa ve karşıda herhangi bir fiziksel nesne duruyorsa, algının içeriği ne denli tutarlı olursa olsun, x'in algılandığının doğru olması için, karşımdaki fiziksel nesnenin x olması zorunludur. Çünkü eğer fiziksel nesnelerin özdeksel anlamda var oldukları öncülünden çıkılıyorsa, algılamak sözcüğü ve arkasındaki kavram, zorunlu olarak fiziksel nesnelerin algılanması anlamını taşır. Yani, önümde özdeksel anlamda bir Açelya saksısının bulunduğu, benim yanılgılı ve sapmalı olmamak koşuluyla bir Açelya saksısı algıladığım, fakat algıladığımın önümdeki fiziksel nesne olmadığı önermeleri bir arada çelişiktir. Öyle ise, X gibi bir nesne ve X gibi bir duyu deneyleri öbegi için şu önerme doğrudur, X deneyinden kurulan yapının X'in algısı olmasının zorunlu koşulu X'in varlığıdır. Yani ancak X varsa X'in algısı da vardır. Aynı nedenlerle, ancak X varsa X'in algısı olanaklıdır. B. Önermesini tanıtlamış bulunuyoruz. Böylece doğru algıyı oluşturabilecek türden bir duyu deney olanağının fiziksel nesnenin varlığınca sağlandığını söyleyebiliriz. Duyu deneylerinin varlığı, özlekçe anlamdaki fiziksel nesnelerin varlığına bağlı değildir. Ancak doğru algı ve bunun olanaklı olması, eğer söz konusu olan fiziksel varlıksa, algının konusunu oluşturan nesnenin fiziksel olarak var olmasına bağlıdır. Gerçekçi açıdan söylenebileceklerin hepsi bu kadar mıdır? B. Önermesinden daha çoğunu gösterebilmeye olanak var mıdır? Evet, çünkü Gryce'ın tanıtlamış olduğu gibi, B. de dile getirilen zorunlu koşulun aynı zamanda yeterli olabilmesi için buna en az bir zorunlu koşulun daha eklenmesi gerekmektedir. Aynı örneği kullanarak Gryce'ın bu koşula götüren uslamlamasını görelim. Şimdi, B. ye göre, anlığımdaki Açelya saksısı algısının gerçek ya da yanılgısız bir algı olabilmesinin bir zorunlu koşulu, karşımdaki Açelya saksısının özdeksel anlamda var olmasıdır. Oysa bu koşul yeterli olmaktan uzaktır, çünkü karşısında duran Açelya saksısına bakan ve anlığında bir Açelya saksısı duyu deney mantıksal yapısı olan bir kişi karşısındaki saksıyı algılamıyor olabilir. Şöyle ki, anlığındaki deney, düzgülü durumların dışındaki kimi yöntemlerle gerçekleştirilmiş olabilir. Örneğin, karşımda duran Açelya saksısı benden bir perde ile gizlenmiş ve yerine buna benzer başka bir Açelya saksısının hologramının, üç boyutlu görüntüsünün, iz düşümü yapılmış veya saksının duyu deneyi, beynimin ilgili bölümü uyarılarak ya da uyutum yoluyla meydana getirilmiş olabilir. Şu halde, bir saksı duyu deneyine sahip olmam ve karşımda gerçek bir saksı bulunması bu saksıyı algılıyor olmam için yeterli değildir, yerine gelmesi gereken bir başka koşul, saksı duyu deneylerinin karşımdaki saksıyla nedensel ilişki içinde bulunmalarıdır. Yani karşıdaki saksıyı algılıyor olmamın bir zorunlu koşulu, saksı mantıksal yapısını kendilerinden kurduğum duyu deneylerine bu saksının neden olmuş olmasıdır. Fiziksel nesne, duyu deneylerinin ne zorunlu ne de yeterli koşuludur. Onlara ancak kimi kez neden olur. Algının doğru olmasının zorunlu koşulu ise, işte bu nedensel ilişkidir. Eğer, A ve B önermelerini ve B'nin içerdiği nedensel ilişkiyi, birbirlerini tamamlayan bir anlamda tanıtlayabildiysek, nedensel gerçekçi bir açıklamayla, bilgi görüngücülüğünü bir araya getirip bağlayan bir kuramın temel çizgisini elde etmiş sayılabiliriz. Nedensel bir gerçekçilikle görüngücülüğün bağlaştırılması ne çelişik ne de akla hiç gelmemiş bir düşüncedir. Burada görüşlerine değindiğimiz felsefecilerden hem Grice hem de Ayer bu olanağa değinmişlerdir. Geliştirmiş olduğumuz kuramsal temele göre, özdetçe anlamındaki fiziksel bir dış dünyanın var olduğunu ve bunun algının bir zorunlu koşulunu oluşturduğunu söyleyebilmek durumundayız. Bunu söylerken, deneysel anlamda bir bilgi öne sürmek durumunda değiliz, olamayız da, öne sürülen zaten bilgi kuramının dışındadır. Bilginin tek kökeni deneydir ve deneysel olarak doğrulanamayan önermeler ne ölçüde mantıksal ve deneyle tutarlı olurlarsa olsunlar, bilgi değil, görüş ya da inanç düzeyindedirler. Bu açıdan, bilgi düzeyinde dış dünyayı görüngücü bir yorumla kavramanın, deney sınırları içinde kalarak yapılabileceğin tümü olduğunu düşünüyoruz. Eğer fiziksel nesneler varsa bunların algılanmasının nedensel bir işleyiş gerektirdiğini gördük. Bu nedensel ilişkiyi, deney ya da gözleme dayanarak değil, bir mantıksal açıklama olarak öne sürmüş bulunuyoruz. Dolayısıyla bağımsız fiziksel varlık ve algının nedensel özelliği ilkelerinde LOC'a -ka katılırken, bu ilkelerin bilgiye temel sağlamaları ve bilgi kuramı içinde yer almaları açısından ondan ayrılıyoruz. Locke'un görüşünden ayrıldığımız bir başka önemli nokta, algımızın, nedeni olan nesnelere benzediği savı üzerindedir. Bu benzerliğin deneysel açıdan ileri sürülemeyeceği açık olmalıdır. Böyle bir benzerlik varsa bile, bunu mantıksal açıdan temellendirmek pek güç olabilir. Biz, burada öne sürdüğümüz görüş açısından nesne algı benzerliği savını temellendirme gereğiyle karşılaşmıyoruz. Savunduğumuz açıklamaya göre, bilgimizin içeriğini meydana getiren mantıksal yapılar duyu deneylerinden bizim kurduğumuz yapılardır ve duyu deneyine neden olan dış nesnelere benzeyip benzememeleri olumsaldır. Öte yandan, gerçekçi doğruluk kavramı nesne algı içeriği karşılıklılığını, yani çakışmasını temel alır. Bu ise, algı içeriğinin bir anlamda dış gerçekliğin bir iz düşümü, bir benzerliği olduğunu onaylamak anlamına gelir. Bu benzerliği neden olma ilişkisine bağlayarak şu anlamda kavrayabiliriz, dış dünyadaki nesnelerin algımıza neden olduklarını gördük, karşılıklılığı meydana getiren birebir ilişkiyi bu neden olma ilişkisi olarak yorumlarsak, algı içeriğindeki nesnelerin dağılım ve karşılıklı ilişkilerinin, dış dünyadaki fiziksel nesnelerin konum ve uzaysal ilişkisine benzediği de buna bağlı olarak söylenebilecektir. Eğer nesnelerin gerçeklikteki ilişkilerinin algıya yansıdığı kabul edilebilirse, yukarıdakine koşut bir açıklamayla nesnelerin algılarına benzedikleri savına da anlam kazandırılabilir, bir nesnenin kendi parçaları arasındaki uzaysal ilişki, algının nedensel süreci dolayısıyla, nesnenin biçimini, duyu deney girdisinde yansılayacaktır. Böylece, bu girdiden kurulacak mantıksal yapı da bir anlamda, algılanan nesneye benzeyecektir. Bizce önemli olan nokta, açıklamamızın, bu anlamda bile olsa, bir benzerliği gerektirmiyor, ileri sürdüğü algı işleyişine göre bir benzerliği temel almıyor oluşudur. İşte bu nitelik, önerimizi tasarımcılıktan ayırt ederek ondan daha esnek yapan bir noktadır. Ancak yine bu noktanın, benimsediğimiz kuramsal yapının, doğruluk yargılarında hangi ilkeyi kullandığı konusunda bir sorun doğurduğu öne sürülebilir. Eğer dış dünyadaki gerçeklik ve görüngü arasında bir benzerliğe dayanmak söz konusu değilse, herhangi bir algı önermesinin doğru olduğunu söylemek ne demektir ve bu doğruluk neye göre kanıtlanacaktır? Bir algı önermesinin doğru olmasından ne anladığımızı belirgin bir biçimde ortaya koymak gerektiğinde nasıl bir ilke kullanacağız? Nesne ve algı içeriği arasında bir benzerlik beklememek doğruluk kavramını karşılıklılık ilkesiyle temellendirememeyi içermez mi? Karşılıklılık ilkesini, bunun herhangi başka bir gerçekçi görüş tarafından etkili ve anlamlı olarak kullanılabildiği ölçüde, biz de kullanabilmek durumundayız. Karşılıklılığı ister yukarıda betimlediğimiz gibi yalın bir birebir ilişki, ister daha güncel bir yorum doğrultusunda, bir olgu ve onu anlatıma döken, dile getiren olgu arasındaki ilişki olarak görelim, doğruluk kavramımızı temellendirmede, yani doğruluktan ne anladığımızı dile getirişte, başka gerçekçi yaklaşımlar gibi biz de bu ilkeye başvuruyoruz. Algının doğruluğunu nasıl kanıtladığımıza gelince, burada karşılıklılık yerine tutarlılığı kullanmak durumundayız. Bu ise yalnızca bizim yaklaşımımıza özgü bir durum olmak yerine bütün gerçekçi kuramların uyduğu genel bir niteliktir. İnsanın yapısına özgü kimi sınırlamalar nedeniyle, birçok durumda doğruluktan ne anladığımız, doğruluğu nasıl kanıtladığımızdan farklı olabilir. Bugün hava güzel önermesinin doğruluğu, sıkı sıkıya kapatılmış perdelerin arkasındaki hava durumunu uygun bir biçimde dile getiriyor oluşuna, yani dile getirişin dile getirilenle uyum ya da karşılıklılık durumunda oluşuna bağlıdır. Bu önermenin doğruluğunu göstermeye gelince, perdeyi açar, dışarı bakarız. Eğer önerme algıladığımızı uygun olarak dile getiriyor, onunla böylece karşılıklılık kurabiliyorsa doğrudur. Bu örnekte, doğruluk kavramını meydana getiren ilke doğruluğun sınanmasında da kullanılabilmektedir. Oysa, belirttiğimiz gibi, her önerme bu yolla sınanabilir olmayabilir. Örneğin, tarihsel varlıklar ya da teknik açıdan erişilmesi olanaksız nesnelere ilişkin önermelerin doğruluğundan söz ettiğimizde, bu doğruluğu ileri sürerken anladığımızda, Aynı doğruluğu kanıtlar veya sunarken yaptığımız, farklı şeyler olacaktır. Eskiden, bu tepenin üstünde Mozolus'un anıt mezarı vardı önermesi Bodrum'da bulunan bir tepe hakkında söylendiğinde doğrudur. Çünkü İsa'dan 300 yıl öncelerinden başlayarak bu tepenin görünümü yukanki önermenin dile getirdiği gibi olmuştur. Yani bu önerme bir tarihsel olguyu anlatıma döktüğü, onunla karşılıklılık kurduğu için doğrudur. Dolma kalemimin ucunu göstererek burada altın ve bakır atomları bir arada bulunuyor tümcesini söylediğimde, yine bir olguyu dile getirmiş olduğum için doğru bir önerme yapmış olurum. Bu her iki önermenin de doğruluğunu sınamada, dile getirdikleri olguyu belirleyip, dile getirişin olguya uyup uymadığını, yani karşılıklılığın kurulmuş olup olmadığını saptama olanağı yoktur. Çünkü bu olguları gözlemleyebilme olanağına sahip değiliz. Onları anlatıma döken önermelerin doğruluğunu, ilgili olgular hakkındaki başka önermelerle tutarlı olup olmadıklarına bakarak sınıyoruz. Algımızın doğru olduğunu söylediğimiz zaman kastettiğimiz, bu doğruluğu kanıtlamak durumunda yapabileceğimizden işte yukarıdaki farklılığa benzer bir biçimde ayrılır. Masanın üzerinde bir kitap görüyor ve bu algının doğru olduğunu söylüyor veya bu doğruluğa inanıyorsam, Karşımda, bende masa ve kitap mantıksal yapılarını kurmamı sağlayacak duyu deneylerinin oluşmasına neden olan fiziksel nesneler bulunduğunu düşünmek durumundayımdır. Oysa bu algımın doğru olup olmadığını kanıtlama ya da sınamaya gelince, yapabileceğimin hemen tümü, algının kendi sürekliliği içinde ve başkalarınınkiyle tutarlı olduğunu saptamakla sınırlıdır. Bu da deneyin kendisinin yine deneysel yolla doğrulanamamasından ileri gelir. Gerçekliği varlık bilime bırakan, algı ve bilgiyi de anlık içeriğimizde sınırlayan bir görüş geliştirdik. Açıklamamızda fiziksel ve anlıksal olgular arasında keskin bir ikilik yaratılmış olduğu düşünülebilir. Buna karşın, ikiliğin kavramsal düzeyde kaldığı ve varlığı iki ulama ayırmadığı belirtilmelidir. Bunun gösterilmesi ise, anlıksal olguların doyum veren bir çözümleme ile fiziksel olgulara indirgenmesi yolundan geçer. 4. Özdek ve Anlık. 14 Anlıksal Olgular. Anlık dendiğinde, gerçekte, anlıksal olaylar veya durumlar düşünülür. Anlık, ya bu durumların tümüne ya da bu durumları içinde barındıran ortama verilen addır. Anlığı anlıksal olay ve ya durumlarla açıklamak, ancak bu olay veya durumların ne olduklarının uygun bir betimlemesi verebildiğinde anlam kazanacaktır. Bu betimlemenin veriliş bağlamında ise varlık ve anlık felsefesi açısından önemli sorunlar dogmaktadır. Hangi olay ve durumların anlıksal olarak sınıflandığı, dil ve kavramsal yapımız içinde köklü ve kesindir. Bilgiye içerik olan deney ve deneyi meydana getiren olayların, yani duyum ve algının içeriği anlıksaldır. Örneğin görme olayının içeriğini oluşturan görüntü, dokunma olayının içeriğini oluşturan dokunum, anlıkta meydana gelir. Dış dünyanın deneyi yanı sıra iç dünyamızı konu alan deneylerimiz de vardır, introspection, böbrekteki bir ağrı, duyulan bir sevinç, bir üzüntü, hoşlanma veya coşku, sancılar, kaşıntılar ve benzeri olay ve durumlar hep anlık ögeleridir. Deney verisine dayanılarak yürütülen iki önemli üst düzey anlıksal işlev, anlak ve eylemin anlıksal boyutunu oluşturur, inanmak ve istemek. Düşünmekten söz ettiğimizde içeriği inanç ve isteklerden oluşan bilinçli bir anlıksal olaylar dizisini anlıyoruz. Çeşitli karmaşıklık düzeylerindeki inançlar ve yine değişik düzey ve mantıksal yapılar taşıyan, örneğin niyet, dilek gibi, istekler tıpkı öbür anlık içerikleri gibi bilinçli veya bilinçsiz olabilirler. Bilinçli anlak işlevleri arasında anımsama ve imgelemeyi de sayabiliriz. Anlık dışında kalan anlık içeriklerinden kin duymak, sevmek, kıskanmak gibi durumlarda yine iç deney kapsamında düşünülebilir. Kısaca toplayacak olursak, dış ve iç deney içerikleri ve bunları veri alan inanç ve istek biçimleri anlıksal olgu türlerini oluşturur. Anlıksal olay ve durumlar, iç ve dış deneyden oluştukları veya bunları içerik aldıklarından onların farkında oluşumuz temelde deneyseldir. Aynı deneysellikle, anlıksal olay ve durumları içinde bulunduran bir ortamın farkında olamıyoruz. Eğer anlıktan söz etmenin dayanağı deneysel ise, anlığın varlığını, deneyin içinde oluştuğu, fakat kendi deneye konu olmayan bir ortama bağlamak yerine, bir aradaki deneylerin tümü olarak çözümlemenin tek geçerli yol olacağı ileri sürülmüştür. Hiyum ile bağdaştırılan bu görüşün karşısındaki tözcü yaklaşıma göre ise, deneylerin nasıl bir arada olabildikleri, değişik anlıkların birbirinden nasıl ayrıldıkları ve deney denilen olayların nasıl olup da onları içinde bulunduran bir ortamdan bağımsız olarak var olabilecekleri konuları deşildiğinde, Hume'un görüşünün pek çok sorun karşısında eksik kaldığı vurgulanmış olur. Anlığın deney temel alınarak yorumlanıp yorumlanamayacağı konusu üzerindeki görüş karşıtlıklarını tam ortadan ikiye bölen başka bir görüşler kutuplaşmasını anlıksal diye nitelendirdiğimiz olayların varlıksal değerlendirmesi oluşturur. Anlıksal olayların varlığının özdek ulamına indirgenebileceğini savunan görüşe özdekçilik, Böyle bir indirgemenin olanaksızlığını, yani anlığın kendi başına özdekten bağımsız bir varlık ulama oluşturduğunu savunan görüşe de ikicilik diyoruz. Gerçekte ikicilik, özdekçilik ile onun karşıtı olan idealizm arasında yapılan bir karşılıklı ödün verme, bir uzlaştırma çabasının ürünüdür. Çünkü idealizm, anlıksal varlığın bağımsız olduğu savına, özdeyin anlıksal varlığa indirgenebileceği veya özdeğin var olmadığı savını da ekleyen felsefe görüşüdür. İkicilik, deneyin kendi yapısında yansıdığı söylenen bir ayrımı temel alıyor oluşundan ötürü, sağduyu ilimlerini dile getirir. Özdekçilik ise, sağduyuyu aynı ölçüde yansıtmamasına karşın, kuramsal açıdan tutarlılık ve ekonomi sağlar. Bunun ötesinde, bilimin özdekçi tutumuna felsefi bir temel oluşturur. Burada, varlık bilimsel açıdan özdekçiliğin doğru oluşunun, deneyin değerlendirilmesinde ikici bir tutumla bağdaşabileceğini vurgulayarak, özdek dışında bir varlık ulamı bulunduğunu savunmanın dayanaksız olduğunu göstermeye çalışacağız. Bunu yapmak, idealizmin dayanaksız olduğunu göstermiş olmayı da içerir. Felsefede, fiziksel ve anlıksal olaylar arasında çizilen ayının üç niteliğe dayandırılır. a- Fiziksel olaylar zorunlu olarak uzay ve zamanda yer alırlar. Uzayda yer almayan bir fiziksel olay düşünülemez. Bu bir mantıksal olanaksızlıktır. Buna karşılık, anlıksal olayların uzayda yer almalarının olumsal olduğu ve hatta daha da ileri gidilerek, böyle bir yer alışın olanaksızlığı ileri sürülebilir. Bir inanç veya isteğin yeri neresidir? Sevginin uzay içinde kapladığı yer nedir? Deneylerimiz, düşüncelerimiz, anılarımız nerededir? Bu soruların kimini yanıtlarken kafamızda veya başımızın içinde demek istiyoruz. Yalnız buna karşı şu sorulmalıdır, düşünce ve anılarımızın kafamızda olduğunu nereden biliyoruz? Herhalde bu inanç iç deneye dayanarak kendi kendimize kavradığımız bir şey olmaktan çok, çağdaş bilimin anlığı beyne bağlayan yaklaşımının yetkisini kabul etmekten doğmaktadır. Bilinç ve anlığın beyne bağlı olduğu, doğrudan ve iç deneye dayanarak kavranabilecek bir şey değildir, çünkü daha eski çağlarda bu hiç de apaçık görünen bir doğruluk değildi. Ancak yine de denebilecektir ki, işitmek ve görmek, açıkça kafada meydana gelen deney olaylarıdır. İç deneysel olarak, örneğin gökyüzüne baktığımızda bizde oluşan deneyin başımızın içinde yer aldığını söyleyebiliriz. Bu kez de başımızın içinin özellikle neresinde? diye sorduğumuzda yeni bir belirsizlikle karşılaşıyoruz. Çünkü mavi deneyinin gözün kaç santim arkasında yer aldığını ve altına doğru mu yoksa üstüne doğru mu olduğunu söyleyebilmek durumunda değiliz. Bunun nedeni, deney içerikleri üzerine hakkında bilgi edinmenin tek yolunun iç deney oluşudur. Evet, bilimin yaptığı gibi, dış deney yoluyla, beyinde düşünce veya algı ile ilgili olan birçok bağlılaşım saptayabiliriz. Ancak saptanacak bu fiziksel öğeler her ne kadar deneyin meydana gelmesinin nedensel koşullarını oluştursalar da onların deney içeriğinin yerini ve doğasını belirledikleri öne sürülemez. Örneğin, görme duyumunu ele alalım. Gökyüzüne baktığımda, gözümün ağ tabakasına çarpan ışınlar, göz sinirimde neden oldukları bir İTK, impuls ile beynimi uyarırlar. Böylece, beyni, min belirli bir yer veya yerlerinde kimi fiziksel, kimyasal, elektriksel olaylar meydana gelir. Bu noktaya dek betimlenen nedensel olaylar zincirinde yalnızca fiziksel olaylar var. Oysa bunlardan hiçbiri mavi rengi görmek dediğimiz deney içeriğini betimlemiyor. Yalnızca, hepsi bir arada, bu deney içeriğinin meydana gelmesinin nedensel koşullarını oluşturuyorlar. Ne sinirdeki uyarıda ne de beyindeki elektrik akımında mavilik var. Ancak bu fiziksel olaylar meydana geldiğinde, bu deneyde meydana geliyor. Öyleyse bilimsel bulguyu anlıksal olay dediğimiz deneyi açıklıyor olarak kabul etmek ancak bir varsayımdır. Kanıtlanan bir şey varsa o da bilimsel bulgunun, yani betimlenen fiziksel olayların deneyin nedensel koşullarını açıkladıklarıdır. Yani elde, beyinde meydana gelen kimi olayların deney olayları oldukları önermesini kanıtlayan hiçbir veri bulunmamaktadır. Bu nedenle de deneyin uzaydaki yeri üzerine bir kesin belirleme yapabilmekten yoksunuz. Ancak deney ve beyin olayları arasında bulunacak bir özdeşlik bu belirlemeye olanak sağlardı. Oysa böyle bir özdeşliği kanıtlayan bir veriye sahip değiliz b, fiziksel olayları anlıksal olaylardan ayırt eden bir ikinci nitelik anlıksal olayların içrek oluşlarıdır, denir. Fiziksel olaylar, nesneler ve durumlar herkesçe gözlemlenebilir olma özelliğini taşır. Meydana gelen bir fiziksel olayı, orada bulunan herkes algılayabilir. Buna karşılık duyduğum bir acı, bir hoşlanma, bir istek, yalnızca benim yaşadığım ve ancak benim yaşayabileceğim bir deneydir. Aklımdan geçenler, sevgim, kinim, inanç ve niyetlerim yalnızca benim gözlemime açık ve benden başka herkese kapalı olan olay ve durumlardır. Bunlardan açıga vurmak istediklerimi iletişimle herkesçe gözlemlenebilir bir duruma getiririm. Ancak böylece söze ve eyleme döktüğümün gerçekten duygu ve düşüncelerimi yansıtıp yansıtmadığı da bütünüyle benim iletişimdeki içtenliğime kalmıştır. Duygularımızı dışa vurmayı dizginleyebildiğimiz sürece, kendi iç dünyamızla ilgili yalanlar söylemek konusunda tam bir ayrıcalıga sahibiz. Bir müzik parçasını dinlerken yaşadığım haz yalnızca benimdir. Benim duyduğum hazzı başka kimse duyamaz. Doğal olarak, bu aynı müzik parçasını dinleyen birçok kişi haz duyacaktır. Ancak herkesin duyduğu haz kendinindir. Ne benim bir başkasının duyduğu hazzı duymama ne de bir başkasının benim duyduğum hazzı duymasına olanak vardır. Bu nedenle, aynı müzikten duyulan hazları karşılaştırmaya da olanak yoktur. İki kişiye aynı elektrik şoku verilebilir veya ikisinin de aynı deniz görüntüsünü görmeleri sağlanabilir. Her ikisi de ya acı duyacak ya da denizin mavisini duyumlayacaklardır. Ancak ikisi de aynı acıyı veya aynı duyumu yaşamayacaklardır. Her ikisi de aynı açıdan denizi görecekler, fakat birinin duyumladığı mavilik deneyini öbürü duyumlamayacaktır. Deneyin içrekliğini yenme olanağımızın bulunmadığı söylenir. Bir adamın kafatasım açıp beynini inceleyerek deneylerine ortak olamayız. Beyinde gözlemlenecek olaylar kimyasal veya elektriksel değişimler olacaktır. Bunların hiçbiri adamın deneyindeki maviyi görmek, adamın duyduğu coşku veya acıyı duymak, yaşamak değildir. İlerleyen teknolojinin şöyle bir aygıta olanak verdiğini düşünelim, ucundaki alıcı, bir insanın başına değdirilen aygıt, ekranında o insanın içinden geçirdiği düşünceleri yansıtsın. Şimdi, böyle bir aygıt gerçekleştirilmiş olsa, ekrandakini gören biri, düşüncesi ekrana yansıtılan kişinin düşüncesini mi düşünüyor olacaktır? Hayır. Bu düşüncenin içeriğinde neler olduğunu aygıt aracılığıyla büyük ölçüde biliyor olmasına karşın. Düşündüğü yine kendi düşüncesi olacak, tıpkı aynı deniz manzarasını gören iki ayrı kişi gibi. Her ikisi de yalnızca kendi düşüncelerini taşıyor olacaklardır. Aygıtı daha da geliştirip, bir kişiye alıcı, bir başkasına da uyarıcı takarak, birinde oluşan düşünceyi böylece öbürünün düşüncesinde yansıtmak da durumu pek değiştirmeyecektir. Böyle bir telepati aygıtı, iki ayrı kişide içerikleri özdeş olan iki ayrı düşüncenin bulunmasını sağlamak ötesinde bir şey gerçekleştirmiş olamayacaktır. Bütün bu belirttiklerimize karşı şu denebilir, böyle bir aygıt bir kişiye bir başkasının düşüncesine sahip olma olanağını veremese bile, ona öbür kişinin deney veya düşünce içeriğini bilebilme olanağını sağlamaktadır. Bu ise içrekliğin en önemli yönünü, yani gizliliği yenmiş olmaktır. Evet, fakat içrekliğin bu en önemli yolu böylece yenildiyse, bunun böyle bir aygıtı yapabilmeye olanak sağlayan bilgi birikiminin başarısı olduğu da açıktır. Bu birikim içinde fiziksel olgudan deney içeriğinin nasıl türetildiğinin bilgisi de bulunuyor olmalıdır. Oysa başlangıçta ortaya atılmış olan sorun, böyle bir türetimin yapılabilmesi yönünde beliren ilkesel güçlükten başka bir şey değildi. Yinelersek, bir bağlılaşım kurulmasına izin verecek fiziksel anlıksal olaylar bir aradalığını beyni açarak gözlemlemeye olanak yoktur. Dolayısıyla telepati aygıtı örneği ilk bakışta göründüğü ölçüde bir anlam taşımamaktadır. İşte bütün bu düşüncelere dayanılarak anlıksal olayların, fiziksellerde bulunmayan bir içrekliğe sahip oldukları kabul edilmiştir. c. Fiziksel ve anlıksal olaylar arasında bir üçüncü nitelik ayrılığı. Bu olayların biliniş biçimlerinde gösterilir. Anlıksal olayları dolaysız ve doğrudan bir biçimde kavrarız. Fiziksel olayları ise dolaylı olarak kavrarız. Düzgülü durumlarda deneylerimiz hakkında yanılmamız söz konusu değilken, fiziksel nesne veya olayların gerçekliği ile ilgili olarak her zaman yanılabilme durumundayız. Bir başka deyişle, algı dış dünya hakkında yanılabilirken bu algıya veri olan duyumun içeriği hakkında aynı yanılgı olasılığı söz konusu değildir. Dördüncü, bölümde belirtildiği gibi, odanın ortasında bir at görüyormuş gibi oluyorum önermesi, odanın ortasında bir at var önermesi yanlış olsa bile, doğru olabilir. İlk önermenin doğruluğu böyle bir duyumun bulunup bulunmadığına bağlıdır. Bu önermenin doğru olup olmadığını bilebilecek tek kişi de önermeyi söyleyendir. Bu nedenle, kendi deneylerimiz hakkında içtenlikle söylediğimiz her önerme, eğer ruhsal durumumuzda bir olağan dışılık yoksa, doğrudur. Öte yandan, başkalarının anlıksal durumları hakkındaki bilgimiz ise, bir çifte dolaylılık gösterir. Böyle durum veya olayları bu kişilerin fiziksel durumlarını yorumlayarak kavrarız. Fiziksel ve anlıksal olay ve durumların ortak olarak taşımadıkları savunulan bu üç nitelik göz önünde bulundurulursa, bu niteliklerin gerçekten ortak olup olmadıkları sorunu bir yana, eldeki verinin, bu olay türlerinin özdeş olduklarını gösteren bir özellik taşımadığı kabul edilebilir. Tersine, ilk bakışta bu üç nitelik nedeniyle fiziksel ve anlıksal olayların aynı ve biri öbürüne indirgenemez olduklarını söyleme eğilimi doğmaktadır. Eldeki veri, aynıca fiziksel ve anlıksal olayların birbirleriyle yakın ilişkiler içinde olduklarını da göstermektedir. Her şeyden önce, hem anlıksal olay ve durumları hem de birçok fiziksel olay ve durumu kişi olarak insana yükleriz. Aynı kişi hakkında, örneğin sıkıntılı olduğunu ve kaşlarını kaldırdığını, bir isteği olduğunu ve kolunu ileri uzattığını söyleriz. İkinci olarak da fiziksel ve anlıksal olaylar nedensel olarak yorumlanabilecek ilişkilere girerler. Örneğin, tam bir doğallıkla, kişinin sıkıntısının kaşının kalkmasına neden olduğunu, tabaktaki elmayı istemesinin kolunu ona doğru uzatmasına neden olduğunu söyleriz. Gövdedeki hormon dengesizlikleri ruhsal dengeyi etkilerken kimi salgılar coşku veya öfkeyi arttırır. Benzeri bir biçimde de belirli bir davranışın sonuçlarını düşünür ve buna göre karar vererek eyleme geçeriz. Eğer bu doğal yorum doğru ise, yaşamımızın büyük bir bölümü fiziksel ve anlıksal olay ve durumlarımız arasındaki nedensel etkileşimden oluşmaktadır. 15. Descartes ve Etkileşimcilik Descartes, sağduyu ilimini kuramına temel yapmış ve ortak olmayan nitelikleri bulunduğunu ileri sürerek, insan tini ve gövdesi arasındaki ilişkiyi ikici bir yaklaşımla açıklamıştır. Ona göre, fiziksel ve anlıksal olaylar değişik türde varlık taşırlar, çünkü onlar birbirine indirgenemeyen iki değişik tözde, yani özdek ve tinde, ruhta, meydana gelen olaylardır. Bu demek ki, Descartes ikiciliğini tözcü bir temele oturtmaktadır. Descartes'in kuramını belirleyen bir başka düşünce ise, bu iki töz, yani bu tözlerde meydana gelen olaylar arasında karşılıklı nedensel etkileşimlerin bulunduğunun kabulüdür. Bu kurama göre hem düşünce ve duygularımız gövdemizde meydana gelen olayları hem de gövdemizde meydana gelen olaylar anlığımızı etkiler. Görüldüğü gibi. Descartes'i ikicilik, bir yönüyle, anlıksal ve fiziksel olaylara ilişkin deneysel bilgimizin geçen bölümde dile getirilen yorumunun kuramlaştırılmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu açıdan, örneğin Hium'un görüşü de olguyu töze dayandırmak üzerindeki anlaşmazlık dışında, Descartes'in kuramının izindedir. Locke ise bu bağlamda Descartes'i sorgusuz kabul etmektedir. Descartes sonrası usku filozoflar ustalarının anlık kuramını oluşturan ikicilik ve etkileşimcilik öğelerinin bir arada bulunmayacağına inanmışlardır. Böylece, ya Spinoza'da olduğu gibi ikiciliği yıkarak tekçi bir tüm tanrıcılga gitmişler ya da ikiciliği koruyarak etkileşimi yıkan bir koşutçuluk kurmuşlardır. Ara nedenciler, Malebrenç ve Geulinseks, ve Leibniz'in felsefelerinde bulunan koşutçuluğa göre anlık ve gövde arasındaki ilişki ya her seferinde Tanrı'nın araya girmesiyle sağlanıyor olarak açıklanmış ya da hiçbir etkileşim bulunmadığı ve etkileşim gibi görünenin önden kurulmuş bir uyum, yani bir olaylar koşutluğu olduğu ileri sürülmüştür. İkiciliğin bir başka biçimi olan gölge olguculuk, anlığı gövdeden ayrı bir varlık olarak kabul etmesinin yanı sıra, bunun bir gölge olgu olduğunu, Yalnızca gövdenin anlığı etkileyebildiğini ve tersinin olanaksız olduğunu savunur. Etkileşimci, ikicilik, Descartes'ın kuramı, dışındaki bu açıklamaların sağduyudan uzak kaldıklarına değinerek bu yaklaşımları burada ele almayacağız. Ancak kuramlarının sağduyu ile uyumu yitiriyor olmasına karşın, bu filozofların neden Descartes'ın önerisine karşı çıkmış oldukları sorulmalıdır. Bunun başlıca nedeni, 17. yüzyılda yaygın olarak onaylanan ve nedensel ilişkinin ancak ortak özellikleri olan nesne veya olaylar arasında yer alabileceği inancıdır. Örneğin Spinoza, bu yarı dogmacı inancı bir temel ilke olarak açıkça dile getirmiştir, hiçbir ortak yanı olmayan iki nesneden biri öbürüne neden olamaz. Gerçekte Descartes'ın kendisi de benzer nedenlerle güçlük çekmiş ve ortak yanları bulunmayan tözlerin etkileşimini sağladıklarını savunduğu kimi aracı ilkeler, örneğin, Spirits Animax, benimsemek durumunda kalmıştır. Descartes'ın düzenekçi doğa görüşü fiziksel bir nedenin etkisini basınç, deme veya çarpma yoluyla, yani uzayda devimi içererek meydana getirmesini zorunlu kılıyordu. Uzayda bulunmayan tin ile temel niteliği uzayda yer kaplamak, yani uzam olan gövde arasında var olduğu söylenen nedensel ilişkinin Descartes felsefesinin tutarlılığı için bir güçlük yarattığı açıktır. Genelleştirecek olursak sorun şöyle doğmaktadır, birbirinden indirgenmezlik ölçüsünde aynı olan ve biri uzayda bulunurken öbürü uzayda bulunmayan iki töz birbirlerini nasıl etkileyebilir? Bir etkileşim söz konusu olduğunda, birbirine nedensel olarak bağlı anlıksal olaylar zincirinde bir son olay ve birbirine nedensel olarak bağlı fiziksel olaylar zincirinde de bir ilk olay bulunacaktır. Örneğin, bir istek ve beyinde meydana gelen bir kimyasal, elektriksel değişim gibi. Şimdi bir kimyasal veya elektriksel olaya neden olan olayın en azından kimi elektriksel veya kimyasal nitelikleri olması ve de neden olduğu olayın bitişiğinde veya çevresinde bulunması beklenmez mi? Öyleyse nedenin ya anlıksal olmaması ya da anlıksal ise fiziksel nitelikler taşıması gerekecektir ki bu da ikici etkileşimcilikle bağdaşmaz. Böyle bir karşı çıkışın gücü, hiyumun nedensellik çözümlemesinin yaygın bir onay görmesiyle yitirilmiş ve bugün için bir sorun oluşturmanın dışında kalmıştır. Hiyumun çözümlemesine göre, iki olayın nedensel ilişki içinde bulunması içkinlik veya zorunluluk gerektirmez. Sürekli olarak beraberce gözlemleniyor olmak, iki olayın nedensel olarak bağlı olduklarını söylemenin tüm dayanağını oluşturur. Anlıksal ve fiziksel pek çok olay arasında da bu birliktelik zengin bir biçimde gözlemlendiğine göre, Descartes kuramında bu açıdan bir sakatlık olmasa gerektir. İkici etkileşimciliğe karşı ileri sürülmüş olan bir başka karşı çıkış, fiziksel ve anlıksal olaylar arasındaki nedensel ilişkinin, fizik biliminin temel direklerinden biri olan enerjinin korunumu ilkesiyle çeliştiği yönündedir. Bu ilke, bütün fiziksel süreçlerde dizgedeki toplam enerji niceliğinin değişmediğidir. Öte yandan, yine fizik biliminin bildirdiğine göre, her nedensel ilişkide nedenden etkiye bir enerji aktarımı söz konusudur. Şu halde bir anlıksal olaya neden olunduğunda, fiziksel evrenden belirli bir enerji niceliği yitirilmiş ve böylece korunum ilkesiyle çelişen bir durum doğmuş olacaktır. Öyle ise, modern bilim açısından vazgeçilmez olan bu ilke korunmak isteniyorsa, ikinci etkileşimcilik yadsınmalıdır. Etkileşimciliği savunmak için anlıksal olayların da fiziksel olaylara neden oldukları ve dolayısıyla uzun dönemde dizgeden yitirilen ve dizgeye kazanılan enerjinin dengeleneceği belirtilebilir. Ancak böyle bir savunma enerjinin korunumu ilkesine uymamaktadır. Tersine, her nedensel ilişkide anlıksal ve fiziksel ortam arasında enerji yitirilip kazanıldığını varsaymaktadır. İkici etkileşimciliğin çağdaş savunucularından biri olan Jerome Schaffer, anlıksal ve fiziksel olaylar arasında meydana gelen nedensel etkileşimlerde fiziksel enerjinin yitirildiğini ya da kazanıldığını ileri sürmek için hiçbir gerekçe bulunmadığını belirtmiştir. Çünkü fiziksel enerjinin harcanması için bu enerjiyle bir fiziksel iş yapılması gerekir. Fizik kuramının öne sürdüğü de bundan başka bir şey değildir. Dolayısıyla modern fizik kuramında fiziksel olmayan bir iş görmenin fiziksel enerji harcanılmasını gerektireceği gibi bir anlamda bulunmamaktadır. Fiziksel bir iş görmeden neden olunabilecek olaylar fiziksel evrenin içinde bile bulunabildiğine göre, enerjinin korunumu ile ilgili bir sorun da olmasa gerektir. Schaffer, örnek olarak, bir ışık kaynağı karşısında devim içinde bulunan bir nesnenin, arkasındaki yüzeye düşürdüğü gölgenin devimine neden olduğunu, oysa nesneden gölgeye bir enerji aktarımının söz konusu olmadığını belirtiyor. Doğal olarak, nesnenin devimi için bir enerji harcanmaktadır. Ancak bu, gölgenin devimine giden bir harcama değildir. Bu örneğe koşut olarak bir fiziksel olayın meydana gelişinde harcanan enerjinin yine bu olayın neden olduğu başka fiziksel olaylara aktarılmış olacağını ve eğer bu olaydan bir anlıksal olay da doğmuşsa, buna bir aktarımın söz konusu olmayacağı söylenebilir. Ömeğin parmağa batan bir iğnenin harcadığı enerji çevresini oluşturan fiziksel dizge içinde kalacak, örneğin yırttığı dokuları ısıtacak, fakat iğnenin neden olduğu acıya hiçbir enerji aktarılmayacaktır. Descartes'in öne sürdüğü kuramın, eleştiriler karşısında önemli bir yara almadığı görülüyor. Bu kurama almaşık olarak geliştirilen açıklamalar ise, etkileşimciliğin sağduyu boyutunu taşımamalarının yanı sıra önemli mantıksal ve felsefi sorunlarla da karşılaşmaktadırlar. Bu güçlüklerin burada tartışılmayacağı belirtilmişti. Sonuç olarak, etkileşimciliğin kuram olarak tutarlı ve sağduyuya uygun olduğu söylenebilir. 16. Özdetçilik Olguyu açıklayıcı gücü, iç tutarlılığı ve sağduyuya uygunluğuna karşın ikiciliğin hiç de çekici olmayan kimi yönleri vardır. Her şeyden önce, bildiğimiz, tanıdığımız, sıradan varlıklara ek olarak başka bir varlık türü varsayar. Bunun sakıncası üç yönlüdür. Varsayılan bu varlık türü, yani anlık, hem varlığa sahiptir hem de kendisini bir bağımsız varlık olarak ortaya koyacak belirgin niteliklerin pek çoğundan yoksundur. Uzayda değildir, algıyla kavranamaz ve dolayısıyla da bir tek anlık, kendimizinki, dışında başka hiçbiri bilinemez. İşte bu kadar az belirgin özelliğe karşın böyle bir varlık ulamı varsaymanın doğrulanamayacağı ve felsefeye gereksiz bir gizem, bir kaypaklık ve keyfilik getireceği söylenmiştir. İkinci olarak söylenebilecek olan şey, ikinci bir açıklamada kuramsal ekonominin sağlanamadığıdır. Anlıksal varlık kavramı, varlık kavramını gereksiz olarak türlere ayırmakta, çoğaltmakta ve böyle bir kavram olmadan da açıklanabilecek olguların açıklamasını karmaşıklaştırmaktadır. Öne sürülmüş olan üçüncü bir nokta şudur, bilimsel yaklaşım tarih boyunca olguyu yalnız fiziksel boyutta açıklamış ve bunda giderek artan bir başarı göstermiştir. Bilgi eksikliği yüzünden benimsenmiş her bir doüstü açıklama, bilimin elinde, Özdekçi bir açıklamaya dönüştürülmüş ve böylece fizik dışı kavram ve varsayımlar bir bir bırakılmıştır. İkicilik, bilimin bu gelişme yönüyle bağdaşmamaktadır. İkici açıklamaların bu sakıncalarını gidererek kuramsal ekonomiyi sağlayabilecek yaklaşım, özdekçiliktir. Bu yaklaşıma göre fiziksel, yani özdeksel olgu dışında bir varlık yoktur. Özdek dışı gibi görünen olgu, ya kendi oluşturduğumuz bir kavramsal yanılsamadır ya da özdeksel kavram ve niteliklere indirgenebilmelidir. Bu dile getirişle tutarlı olarak, özdekçiliğin özdeksel gibi durmayan olguyu, olay, durum ve nesneleri, özdekçi kavramlarla açıklayabilmesi gerekmektedir. Bu açıklama ise, özdekçiliğin uzun geçmişinde iki ayrı yolla yapılmıştır. Özdeksel gibi durmayan olgular ya bütünüyle yatsınmış ya da varlıkları kabul edilerek, bu varlık özdeğe indirgenmeye, yani özdekçi kavramlarla çözümlenmeye çalışılmıştır. İlk yöntem sağduyuya aykırıdır. Duygu, düşünce, deney ve benzeri olguların bir yanılsama olduğunu ve böyle şeyler bulunmadığını savunur. Bu, tutum olarak bir felsefe sorununu çözmek yerine, böyle bir soruna kulak tıkamayı seçmektir. Bizi burada ilgilendiren bu ilk yöntem değil, ikincisi, yani özdekçiliğin çözümleyici türüdür. Bu tür özdekçilik kapsamında ise başlıca iki kuram görüyoruz, felsefi davranışçılık ve özdeşlik savı. Wittgenstein'ın 1930'lar içinde geliştirdiği düşüncelerinden esinlenen ve RYLE tarafından geliştirilen felsefi davranışçılık anlıksal olarak nitelendirilen olgular hakkında bütün söylenebileceklerin, Gövdesel davranış eğilimleriyle, anlamda bir değişme olmadan, dile getirilebileceğini öne sürer. Bir başka deyişle, anlıksal terimler taşıyan her önermenin, anlamda bir fazlalık ya da eksikliğe neden olmadan, davranış eğilimi dile getiren bir önermeye çevrilebileceğini savunur. Dilsel düzeydeki bu açıklamanın gerçeklik üzerindeki iz düşümü, Anlıksal olarak nitelendirilen her olay veya durumun aslında insan gövdesinin belirli bir davranışta bulunma eğilimi, yatkınlığı, olduğu savında verilebilir. Ömeğin, birini kıskanmak, belirli durumlar meydana geldiğinde o kişiye karşı belirli tutum ve davranışlara girmek, ona belirli şeyler söylemek iliminde olmaktır. Korkmak, kaçmak ve titremek gibi kimi davranış eğilimleri taşımaktan öte bir şey değildir. Acı duymak, yüzü buruşturup gövdenin bir yerlerine eliyle bastırmak iliminde olmak, bir düşünce taşımak, yine belirli durumlarda belirli şeyler söylemek ve belirli biçimlerde davranmaya yatkın olmaktır. Bir yatkınlık ya da eğilim taşımak, bu yatkınlığın konusu olan davranışı gerçekten eyleme dökmeyi gerektirmez. Hiçbir zaman eyleme dökmediğimiz nice eğilimlerimiz vardır. Felsefi davranışçılığı dile getiren savda bir temel yanlışlık bulunduğu söylenemese bile, bir eksikliğin bulunduğu kesindir. Davranışçılık, bu eksikliğin önemsiz olduğunu ileri sürdüğü ölçüde de çözümleyici bir özdekçilikten özdekçiliğin yadsıyıcı türüne kaymak durumundadır. Anlıksal durumlardan saydığımız cimrilik, sevecenlik, girişkenlik, utangaçlık gibi kişilik niteliklerini açıklarken davranışçılığın özellikle başarılı olduğunu onaylayabiliriz. Örneğin bir kişinin girişken olması, bu kişinin kimi davranış eğilimleri taşıması dışında, başka ne olabilir? Öğrenerek bilme durumuna gelinilen yetiler, yani bir dili ya da bir aygıtı kullanmayı bilme becerileri de yine davranışçılığın doyum veren bir biçimde açıklayabildiği olgulardan sayılabilirler. Buna karşılık, duygular, deneyler ve anlıksal işlevler söz konusu olduğunda, davranış eğilimi kavramı, Anlıksal olguyu açıklamak yerine onun neden olduğu bir durumu dile getirmektedir. Örneğin, eli sıcak bir ütü yeden kişi yüzünü buruşturma eğilimini geliştirecektir. Ancak, acı duymak dediğimiz, yalnızca bu eğilim değil, bu eğilime neden olan güçlü ve keskin bir deney içeriğidir. Yanma, acıya neden olurken, acı da yüzü buruşturmaya neden olur. Davranışçılık anlıksal terimleri davranış eğilimleri terimlerine çevirmeyi önerirken, Deney içeriklerini atlamakta, onları yok saymaktadır. Oysa sorun bu içeriklerin doğası ile ilgilidir ve öncelikle de bunun açıklanması gerekmektedir. Günümüzde, anlık felsefesi konusundaki yayınlarda üzerine en büyük ilgiyi çeken görüş, özlekçiliğin bir başka biçimi olan özdeşlik savıdır. Özdeşlik savı felsefe davranışçılığı mantıksal olarak dışlamadığı gibi, kimi özlekçi felsefeciler tarafından bu görüşle birleştirilmiştir. Ancak görüleceği gibi, eğer özdeşlik savı doğru ise, davranışçılık için açıklayacak pek bir şey kalmadığı da söylenebilir. Özdeşlik savı anlıksal durum ve olayları yadsımaz, tersine kabul eder. Bu kabul ediş hem dilsel boyutta hem de deney boyutunda geçerlidir, hem kimi anlıksal terimlerin anlamlarının davranışa veya başka özdeksel nitelik veya kavramlara indirgenemeyeceğini hem de bunların anlıksal durum veya olaylara yönletim yaptıklarını benimser. Özdeşlik savının etkileşimcilikten ve dolayısıyla ikicilikten ayrıldığı önemli nokta ise şudur, etkileşimcilik, çağdaş yorumlarında, Anlıksal durum veya olayların merkezi sinir sistemindeki kimi fiziksel olaylarla karşılıklı nedensel ilişki içinde olduklarını öne sürerken, özdeşlik savı, bu ilişkinin nedensellik değil, özdeşlik olduğunu savunmaktadır. Buna göre, anlıksal diye nitelendirdiğimiz her bir durum veya olay, merkezi sinir sistemindeki bir fiziksel olay, yani bir kimyasal veya elektriksel değişimle özdeştir. Bir şey düşündüğümüzde veya duyumladığımızda yaşadığımız o anlıksal olaylar, beynimizde meydana gelen fiziksel olaylardan başka bir şey değildir. Bu fiziksel olayların hangileri olduklarını deney içeriğinde bilemediğimiz halde, bu özdeşlik yine de geçerlidir. Önerilen bu özdeşlik, deneysel veride bir arada oldukları gözlemlenemeyen iki olay ya da durum hakkındadır. 14. Bölümde de görüldüğü gibi, bir anlıksal olay ve onunla özdeş olduğu savunulan fiziksel olayı bir tek olayın değişik görünümleri olarak gözlemleme olanağı yoktur. Ancak durumun böyle olması özdeşlik savını bilimsel ve deneysel bir sav olmaktan çıkarmaz. Bunun dayanağı da doğa bilimlerinde bile, öne sürülen birçok özdeşliğin doğrudan gözleme dayanılarak öne sürülme işidir. Deneysel bir önerme, zorunlu olarak, yalnızca deneyde gözlemleneni olduğu gibi aktaran bir önerme değildir. Bir önermeyi deneysel yapan, onun deneyi betimlemesinden çok, doğruluğunun deney yoluyla saptanabilir, yani deney yoluyla yanlış olduğunun gösterilebilir oluşudur. Örneğin seher yıldızı ve akşam yıldızının özdeş, yani venüs, oldukları, Şimşek sözcüğü ile adlandırdığımız olgunun bir elektrikte şarjı ile özdeş olduğu, sıcaklık dediğimiz şeyin moleküllerin hızlı devimi olduğu önermeleri hep bilimsel, yani deneysel özdeşlik önermeleri oldukları halde doğrudan gözlemin betimlemesi değildirler. Bunlar, eğer dile getirdikleri ile çelişen deneysel bilgi meydana çıkarsa yanlışlıkları kanıtlanmış olacak önermelerdir. İşte özdeşlik savı tıpkı bu anlamda ileri sürülmektedir. Fiziksel bir olayla özdeş olmadığı kanıtlanan bir anlıksal olay ortaya çıkarıldığı an bu savında yanlış olduğu anlaşılmış olacaktır. Aynı nesnenin veya olayın değişik yönleriyle iki ayrı bilgi bütünü olarak kavrandığı ve bu nedenle de iki ayrı nesne ya da olay olarak özbelirlendiği olağandır. Aynı nesneye değişik deney yollarıyla eriştiğimizde sonuç çoğu kez bu olur. Komşum, iki çocuk babası Ratıp Bey ile Emin önündeki Kasap Ratıp Efendi apayrı bilgi kümeleridir. Bu bilgi kümelerinden birini edinip öbürünü ömür boyu hiç bilememek olağandır. Ayrıca bu niteliklerin aynı kişiye özgü olması da bütünüyle olumsaldır. Ratıp adını taşıyan pek çok kişi bulunabilir. Fakat Kasap Ratıp ile Komşum Ratıp'ın aynı kişi olduktan ortaya çıkarsa, bu iki bilgi kümesi birleştirilecek ve Emin önündeki kasabın iki çocuğu olup Erenköy'de oturduğu, komşumunda kasap olduğu bilgileri ortaya çıkmış olacaktır. Bu örneğe koşut olarak, sıcaklık ve moleküllerin hızlı devimi olguları aynı deney yollarıyla kavranamadıklarından değişik bilgi kümelerini oluştururlar. Bundan ötürü de dilin sıcaklık ile ilgili kullanımları moleküllerin devimi ile ilgili kullanımlarından farklı alanlar oluşturabilir. İşte özdeşlik savına göre, anlıksal olarak nitelendirilen olaylar benzer nedenlerle değişik bilgi kümeleri olarak kavranmakta ve değişik olgular olarak özbelirlenmektedir. Bunun sonucunda da bu değişik olarak bilinen alanlar hakkında bambaşka dilsel düzeyler kullanmaktayız. Özdeşlik savı, ilk bakışta birçok felsefeciye çelişkili görünmüştür. Bunun başlıca nedeni, 14. bölümde ortak olmayan nitelikler taşıdıktan iddiasının dayanaklarını gördüğümüz, fiziksel ve anlıksal olayların, gerçekte çelişik nitelikleri olduğu halde özdeş oldukları savunuluyormuş gibi görünmesidir. Çünkü iki nesnenin özdeş olabilmelerinin zorunlu bir koşulu, bütün niteliklerinin ortak, yani özdeş olmasıdır, hemen belirtmek gerekir ki böyle bir çelişki söz konusu değildir. Özdeşlik savının yaptığı, gerçekte nitelikleri ortak olmayan olay türlerinin özdeş olduklarını öne sürmek değildir. İleri sürülen sav, ortak oldukları henüz bilinemeyen kimi nitelikleri bulunmasına karşın, anlıksal ve fiziksel olayların özdeş olduklarıdır. Isı, şimşek, kasap ve venüs örneklerinde olduğu gibi, Aynı şey değişik yönleriyle birbirinden farklı bilgi yapıları içinde kavranıyor ve bu nedenle de ortak olmayan niteliklere sahip iki nesneymiş gibi görünüyor olabilir. Oysa eğer özdeşlik savı doğruysa, bütün yapılması gereken, ortak olmadıkları sanılmış olan niteliklerin bilgisinin birleştirilmesidir. Yani özdeşlik savı doğruysa, anlıksal olayların uzaydaki yerlerini bilebiliyor olacağımız gibi, herkesçe gözlemlenebilir oldukları da ortaya çıkmış olacaktır. Çünkü eğer iki nesne ya da olay özdeş iseler, bütün nitelikleri ortaktır. Buna benzer başka bir eleştiri de öne sürülen özdeşliğin olanaksız olduğunu, çünkü örneğin, şu anda anlığımda bir uçan atı imgelediğimi söylediğimde, bu söylediklerimin anlamının merkezi sinir sistemimde kimi kimyasal ya da elektriksel olayların meydana geldiği dile getirişininkinden çok değişik olduğunu vurgular. Özdeşliği dile getirişte kullanılan deyimlerin anlamları eş değilse bu özdeşlikte de olanaklı olamamalıdır. Bu eleştiri de yukarıda belirtilenlere benzer nedenlerle geçersizdir. Önce bir özdeşlik önermesinin başlıca ögeleri olan ve özdeşliğin aralarında kurulan bağ ile dile getirildiği iki deyimin eşanlamlı olmaları zorunlu değildir. Bir özdeşlik önermesi analitik olabildiği gibi sentetik de olabilir. Yani ısı ısıdır diye bildiğimiz gibi ısı moleküllerin devimidir de diyebiliyoruz. Zaten ancak bu sayede ayrı bilinen bilgi kümelerini birleştirebilme olanağına sahip olabiliyoruz. İkinci olarak ise, özdeşlik savının bir dilsel özdeşlik savunmadığını anımsamak gerekir. Davranışçılıktan ayrıldığı önemli bir noktanın, anlıksal ve fiziksel deyimlerin, anlamca ve deneyce değişik olduklarının kabul edilmesi olduğunu yukarıda belirtmiştik. Anlığımdaki uçan at imgesi, beynimde meydana gelen bir fiziksel değişimdir dendiğinde deyimler arasında bir eş anlamlılık değil, deyimlerin yönletilenlerinin özdeşliği dile getirilmektedir. Başka bir deyişle, özdeşlik savı dilsel ya da bilgi bilimsel değil, varlık bilimsel bir savdır. Ele aldığımız bu son eleştiriler her ne kadar bir sonuca ulaşamıyorlarsa da daha güçlü bir eleştiriye temel hazırlıyorlar. Özdeşlik savının özdeşçi bir kuram olması, anlıksal ve fiziksel terimlerin yönletilenlerinin özdeş olduklarını ileri sürmenin ötesinde, bu özdeş, yani tek, Yönletilen nesneyi de salt özdeksel bir doğaya sahip olarak yorumlamasına bağlıdır. Yani özdeş oldukları ileri sürülen bir anlıksal ve bir fiziksel olay, varlık bilimsel gerçeklikte salt özdeksel bir yapı taşıyacak ve dolayısıyla özdeksel olmayan niteliklerden de yoksun olacaktır, örneğin bir anlıksal olayı bir fiziksel olayla özdeşleştirdiğimizde bu anlıksal olayın gerçekte bir fiziksel olay olması nedeniyle hem uzayda bir yere hem de herkesçe gözlemlenebilirliğe sahip olduğunu söylüyoruz. Bunu da özdeş oldukları anlaşılan nesnelerin, haklarında daha önce aynı olarak bilinen niteliklerin birleştirilmesi yoluyla yapıyoruz. Ancak yaptığımız bu ise, bu birleştirmenin getireceği kimi istenmeyen sonuçlar da bulunacaktır. Çünkü, özdeşliğini öne sürdüğünüz bu özdeksel gerçekliğe bir yandan özdeksel nitelikleri dile getiren bilgileri yüklerken, öte yandan anlıksal nitelikler dile getiren bilgilerde de yüklemek durumundayız. Başka bir düzeyde anlatılacak olursa, anlıksal ve fiziksel terimlerin eşanlamlı olmadan aynı nesneye yönletim yaptıkları söylendiğinde bu özdeksel yönletilenin anlıksal terimin anlamındaki anlıksal nitelikleri taşıdığı da söyleniyor olacaktır. Örneğin, bir istek eğer merkezi sinir sistemindeki bir durumdan başka bir şey değilse, bu özdeksel durumun en azından belirli bir istek olmak gibi bir anlıksal niteliği de olacaktır. Eğer durum böyle ise, özdeşlik savının yaptığı, anlıksal olay ve durumların varlık bilimsel statülerini özdeğe indirgemek yerine, yine anlıksal olan niteliklere indirgemekten öte bir şey değildir. Bu güçlüğü gidermek amacıyla dilsel bir çözümlemeye başvurulmuş ve böylece anlıksal nitelikler anlıksal olmayan terimlerle dile getirilerek özdeğe indirgenmeye çalışılmıştır. Buna göre, örneğin, bir elma istemek, elimi uzatıp elma aldığım zamanki gibi bir durumda bulunmak yapısında bir çözümleme ile açıklanmaktadır. Bunun pek doyum veren bir yöntem olmadığı kabul edilebilir. Önerilen bu çözümleme hem kaypak kalmaktadır hem de kurama bir açıklama yöntemi daha ekleyerek bütünselliğini bozmaktadır. 17 Anlıksal Olayların Doğası Descartes'ci kuramın, yani etkileşimci, ikiciliğin, fiziksel ve anlıksal olay ve durumlar arasında çizilen bir AYNMA dayandırıldığını daha önce açıkladık. 14. bölümde bu ayrımın temelinde oldukları söylenen 3 niteliğin kimi olaylarda bulunurken kimi başka olaylarda bulunamayacakları savının hangi gerekçelere göre ileri sürüldüğünü gördük. Şimdi olgunun bu yorumunun sağ yansıtan ve onaylanabilir bir açıklama olarak görülebilmesinin örtük bir ikici varsayıma dayandığını ve benzer bir özdeççi varsayımdan yola çıkılırsa özdeşlik savununda aynı ölçüde sağ duyuya uygun bir açıklama özelliğini taşıyacağını göstermeye çalışacağız. Olayların varlığı nesnelerin varlığına bağlıdır. Bu, olay diye adlandırdığımızın bir değişim oluşu ve her değişiminde bir nesne gerektiriyor oluşunun mantıksal sonucudur. Nesneye öncelik veren bu varlık bilimsel bakış açısından, olaylar nesnelerin niteliklerinin değişmesidir. Bu nedenle, herhangi bir olayın varlık biçiminin belirlenmesi, o olayın değişimi olduğu nesnenin varlık biçiminin belirlenmesinden geçer. Şu halde, herhangi bir olaydan söz ettiğimizde, o olayın ne üzerinde meydana geldiğini, düşüncemizin bir mantıksal gereği olarak önden varsaymak durumundayız. Anlıksal adı ile andığımız olayları ele aldığımızda bu varsayımı ikinci yönde yaparsak, sözünü ettiğimiz her üç nitelik açısından da anlıksal ve fiziksel olaylar arasında belirgin ayrılıklar bulabiliriz. Ancak bu, varsayılmış olanın sonuç olarak çıkar sanması, yani varılan sonucun daha başlangıçtan doğru sayılmış olması döngüselliğini içerdiği için, anlıksal ve fiziksel ayrımını kanıtlayan bir uslamlama olarak değersiz ve yanıltıcıdır. Descartes ve ikicilikte de onu izleyenlerin bu yanılgıya düştüklerini öne sürüyoruz. Anlıksal olaylar dediklerimiz ne gibi nesnelerin, niteliklerinin, değişimleridir? Örneğin bir rengin deneyi, akıldan bir düşüncenin geçirilmesi, bir isteğin ortaya çıkışı ne gibi nesnelerde meydana gelen değişimlerdir? Eğer bu olayların fiziksel olmayan nesnelerin değişimleri olduğunu düşünüyorsak, bunun sonucunda doğal olarak uzayda yer almadıkları ve herkesçe gözlemlenebilir olmadıklarını da düşünmek durumunda olacağız. Oysa buna dayanarak anlıksal olayları fiziksel olaylardan ayırt etmek, baştan varsayılan fiziksel olmama özelliğini geçerli bir uslamlamaya dayanıyormuş gibi çıkarsama yanılgısını içerecektir. Anlıksal olaylar dediklerimizi fiziksel nesnelerin geçirdiği niteliksel değişimler olarak düşündüğümüzde, aynı ayrım aynı doğallıkla çıkarsanamamaktadır. Tam tersine, bu yolu tuttuğumuzda, sezgimiz böyle bir ayrımın bulunmadığı yönüne kaymaktadır. Anlıksal olaylar terimiyle adlandırdıklanımızı fiziksel nesnelerin geçirdiği niteliksel değişimler olarak görmek neleri içerir? Bu her şeyden önce özdeşlik savının doğruluğunu gerektirmektedir. Herhangi bir iç ya da dış nedenle beyne giden bir uyarı, buradaki, b olarak adlandırabileceğimiz, bir hücre ya da bölgede kimi değişiklikler meydana getirmektedir. Yani beyindeki b noktasında meydana gelen bir x olayı söz konusudur. Bu X olayı, bir kimyasal veya elektriksel değişim olarak herkesçe gözlemlenebilir bir niteliktedir. Beyin cerrahlarının yaptıkları, bu tür gözlemlerdir. Ancak X türündeki olayların, özel konumları nedeniyle başka bir biliniş biçimleri de vardır. X olayları, kendisine özgü oldukları organizmanın bilişi alma ve kendini buna uyarlama işlevleridir. X, meydana getirdiği işlevler arasında, Örneğin dış dünyadan bilgi alma işlevini meydana getirirken, eğer kendisi de ancak dıştan bir bilgi yoluyla, yani beyin cerrahının izlediği yolla, bilinebilir olsaydı, mantıksal olarak, bu işlevi hiçbir zaman yerine getiremezdi. X'in içten ve dolaysız olarak kavranabilmesi, onun, doğası olan işlevi meydana getirebilmesi için zorunludur. İşte X'in bu dolaysız ya içten kavranışı, X'in kimi özel niteliklerini oluşturmaktadır. X'i yalnız bu nitelikleriyle düşündüğümüzde ona anlıksal olay diyoruz. Oysa, özlekçi açıdan, X'i fiziksel bir olay, bu niteliklerini de, X'in özgü olduğu organizmadaki konumundan ötürü kazandığı özel nitelikler olarak düşünebiliyoruz. Özlekçi bir bakış açısından X olaylarının neden başka fiziksel olaylarda rastlanılmayan kimi nitelikler taşıyabildiklerini açıklamaya çalıştık. Şimdi, X olaylarının bu nitelikleri nasıl taşıyabiliyor olduklarının açıklanması gerekir, nasıl olabiliyor da X gibi fiziksel olaylar, fiziksel olaylara özgü olduğu bilinmeyen kimi nitelikler taşıyabiliyor? Bu niteliklerin varlık açısından yerleri nedir? Bu niteliklerle, özdekçi yaklaşımımızla tutarsız olarak fiziksel olmayan nitelikler kabul etmiş olmuyor muyuz? Burada dile getirilen sorun, 16. bölümün sonunda ele aldığımız ve özdeşlik kuramcıları tarafından doyum veren bir biçimde yanıtlanmadığını belirttiğimiz eleştiriyle çakışıyor. Başka fiziksel olaylarda rastlamadığımız nitelikler taşıdıklarını söylediğimiz X olayları, fiziksel olaylar olarak taşıdıkları fiziksel niteliklerin yanı sıra, kimi özel nitelikler de taşımaktadırlar. Bir fiziksel olay ya da nesnenin özel nitelikler taşıyamaması gerektiğini gösteren hiçbir geçerli ussal neden bilmiyoruz. Eğer bu özel nitelikler kendi başlarına varlık olsalardı bir sorun doğardı. Ancak tartışılan bağlamdaki bağımsız varlık, X olayının üzerinde geçtiği B nesnesidir. Platoncu bir uç tutum içine girmedikçe niteliklerin bağımsız varlığa sahip olabileceklerini öne sürmek için bir neden yoktur. Varlık bilim açısından ister acı ister gerçekçi, realist, olalım, niteliklerin varlıklarının, ister bir adlandırma olarak isterse de gerçek olarak, üzerinde bulundukları nesnenin varlığına bağlı olduğunu, onun varlığıyla varlık bulduğunu söyleyebiliriz. Öyle ise, özdekçilikle çelişecek, fiziksellik dışı bir varlık kabul etmek durumunda değiliz. Bütün yaptığımız, kimi fiziksel varlığın, başka fiziksel varlıklarda rastlanmayan kimi özel nitelikleri bulunduğunu kabul etmektir. Şimdi, bu açıklamalar ışığında bu bölümün başında ele aldığımız konuya dönüyoruz. Fiziksel ve anlıksal olaylar arasında yapılmış olan ayrımın dayandırıldığı üç niteliğin ikici ya da özdekçi temel varsayımlara göre değişik değerlendirmelere yol açacağını belirtmiştik. Özdeğçi temel varsayımın yukarıda verdiğimiz ussallandırması açısından bu üç niteliği yeniden ele alalım. İkiciliğe göre, örneğin bir görsel deney, uzayda yer aldığı belirgin bir biçimde söylenemeyecek bir olaydır. Bunun hangi varsayıma göre öne sürülebiliyor olduğunu daha yukarıda açıklamıştık. Şimdi, özdeğçi bakış açısından şunu söyleyebiliriz, bir görsel deney, X gibi bir fiziksel olayla özdeştir ve X uzayda neredeyse deneyde oradadır. Ancak bu deneyin uzayda belirli bir yere konamayan bir niteliği, yani farkında olunuşu ya da kavranışı da söz konusudur. Fakat bunu kabul etmek X'in fizikselliğini etkilemez, çünkü her niteliğin uzayda bulunması gerekmez. Örneğin iyilik niteliğini taşıyanın uzayda bulunması fiziksellik için yeterlidir. Niteliğin kendisinin de belirgin bir biçimde uzayda yer alması beklenmez. Yine ikiciliğe göre bir görsel deney içrektir ve herkesçe gözlemlenemez. Oysa eğer deneyin fiziksel olmayan bir nesnede bir olay olduğu varsayımından çıkmazsak, deneyi bir fiziksel nesnede meydana gelen bir x olayı ile özdeş sayabilir ve dolayısıyla deneyin herkesçe gözlemlenebilir pek çok niteliği olduğunu da söyleyebiliriz. Anca kabul ettiğimiz nokta, deneyin içrek bir niteliğinin de bulunduğudur. Ancak bu bir sorun değildir. Çünkü tıpkı doğrudan ve dolaysız kavranabilirlik niteliğinde olduğu gibi, X türü fiziksel olayların içinde bulundukları organizmaya göre özel bir konuma sahip oluşlarının doğal bir sonucudur bu. Bu tür nitelikler, fiziksel olayın doğasını değiştiremeyecekleri gibi kendi başlarına fiziksellik dışı bir varlıkta meydana getiremezler. İkiciliğe temel yapılan üç niteliksel ayrılığın gerçekten ayrılık olarak düşünülebilmelerinin bir ikici varsayıma bağlı olduğunu ve böylece de ikicilik için ileri sürülen ussal temelin döngüsel olduğunu göstermeye çalıştık. Bundan başka, aynı olguyu, özdekçi bir varsayımdan çıkarak, özdekçi savı destekleyici bir biçimde yorumlayabilmenin de olanaklı olduğunu öne sürdük. Sonuçta, bu üç niteliğin değerlendirilmesinin ikicilik ve özdekçilik arasında bir seçime olanak vermeyen ve yapılan temel varsayıma bağlı olarak karşıt savları doğrulayan geçersiz bir çaba olduğu mu söylenmelidir? Hayır, çünkü açıklığa kavuşturulabildiği ölçüde durum, artık özdekçiliği destekler niteliktedir. Bunu şu nedenle öne sürüyoruz, özdekçi görüşün bu üç nitelik kullanılarak geliştirilen biçimde bir uslamlamaya gereksinimi yoktur. Eğer böyle bir gereksinimi olsa ve savını ancak o yolla kanıtlayabiliyor olsaydı, o zaman söz konusu üç niteliğe dayandırılan uslamlamanın varsayımlara bağlı olarak çelişik sonuçlara götürüyor oluşu, bu yolla bir seçim yapmaya olanak bırakmazdı. Oysa varlık bilimsel açıdan, ikiciliği kanıtlayan güvenilir bir uslamlama bulunmadığı sürece özdekçiliğin doğruluğu onaylanma durumundadır. Çünkü fiziksele ek olarak özel bir varlık türünün bulunduğunu ileri süren ve bunu kanıtlamaya çalışan ikiciliktir. İkiciliğin bunda başarı sağlayamaması özdetçiliği doğrulamış olur. Son olarak şu soruya değinelim, varlık bilimsel açıdan ikicilik doğru değilse, anlıksal terim ve kavramlarla dolu olan dil için ne denebilir? Dil, doğal olarak, deney içeriklerini dile getiren kavramları temel alır ve dünyaya bu gözle bakar. Bu, insanın yapısı nedeniyle varlığı ancak onun deneysel bilgisiyle kavrayabilişini yansıtan bir durumdur. Dilin kavramsal yapısına yerleşmiş olan deney dış dünya ikiciliği hem zararsızdır, hem de bilgi içeriğinin düzeni açısından gereklidir. Anlıksal terimlerin anlamları ne olursa olsun yönletilenlerinin varlık bilimsel konumunu tanımış olmak, bu bağlamda çıkabilecek sorunları giderebilecek başlıca veridir. 5. Kişi ve özdeşliği 18 kişinin özdeşliği sorunu, buraya dek deneyici bir bilgi bilimin evren ve anlığın özdekçi yorumuyla nasıl bağdaştırılabileceğini araştırdık. İnsanı, salt özdekten oluşan bir evren içinde yaşayan, yine salt özdeksel bir varlık olarak ele aldık. İnsanın algıyı, evreni kavrama çabasındaki ilk basamak olarak, dış dünyadan etkilenen duyu organları yoluyla, beyni içinde nasıl kurabildiğini betimledik. Beyinde kurulan algı ve onu konu eden başka içeriklerin özlek dışı bir varlıkları olmadığını, ancak özel konumları dolayısıyla kimi özel nitelikler taşıdığını ileri sürdük. Şimdi, ele aldığımız konular ve bunlar üzerinde vardığımız sonuçlarla yakından ilgili bir felsefe sorununu tartışacağız. Bu, kişinin özdeşliği ya da ben sorunudur. Kişi ya da ben kavramının anlık ve gövde kavramlarıyla doğrudan ilişkili olduğu açıktır. Burada anlık üzerine geliştirdiğimiz görüşü, kişi bağlamında tartışmadan doğru olarak varsaymak, kişi sorununa göz yummak olurdu. Bu nedenle, kişi kavramını bağımsız bir sorun olarak ele alacak, üzerinde yürütülmüş tartışmaları değerlendirerek bu bağlamda bir görüş üretmeyi amaçlayacağız. Ortaya çıkacak görüşün bu noktaya del vardığımız sonuçlarla tutarlı olup olmadığını Böylece genel tutumumuzun tutarlı olarak savunulabilip savunulamayacağını göstermiş olacak. Kişisel özdeşliği tin ve anlık gibi komşu kavram ve sorunlardan ayırt edip ilk kez belirleyen Loog'tur. Bu filozoftan önce sorun, anlık ve tin gibi kavramların tinsel ve özdeksel terimlerle açıklanabilirlikleri ve özdek ya da gövde yıl ilişkileri üzerine kurulmuştu. Anlık ve işlevleri tin kavramıyla açıklanırken kişisel özdeşlik tinden ayırt edilmiyor, öte yandan anlık ve işlevlerini özdeğe, yani gövdeye indirgeyenler de kişinin özdeşliğini gövdenin özdeşliği olarak görüyorlardı. Bu eğilimler, Locke'un öne süreceği görüşün karşısına, iki rakip kuramı daha sorun belirlenir belirlenmez çıkarmış oluyordu. Kişisel özdeşlik bunlardan birine göre tinin özdeşliği olarak anlaşılırken, öbürüne göre gövdenin özdeşliğine indirgenmeliydi. Locke'un bu görüşleri neden benimsemediğine değinmeden önce, kişinin özdeşliği sorununu açık ve seçik bir biçimde ortaya koymaya çalışalım. 30 yıl önce, şimdi resimlerini gördüğüm, duygu ve tutkularını anımsadığım, başından geçenlerin sanki daha dünmüş gibi bilincinde olduğum bir çocuktum. O çocuğa göre şimdi daha çok deneyden geçmiş, daha olgun, daha hesaplı bir kişiliğim var. Boyum daha uzun, yüz çizgilerim farklı, saçım daha az, sakalım daha çok ve gövdemde o zaman bulunmayan kimi aksaklıklar taşıyorum. Oysa bütün bu ayrılıklara karşın, 30 yıl öncesinin çocuğu ve şimdinin orta yaşlı adamı benim. O çocuk ve bu adam aynı kişi yani aynı kişi çocukluk ve gençlik yıllarından geçerek orta yaşlı bir adam olmuş. Burada, felsefe açısından sorun, 30 yıl önceki çocukla bugünkü adamın, Pek de benzememelerine karşın, nasıl olup aynı kişi olduklarının öne sürülebildiği, yani onları özdeş yapanın ne olduğudur. Sorunu daha teknik bir biçimde belirleyebilmek için 30 yıl öncesinden ve şu andan, birer fotoğraf gibi, kesitler alabiliriz. Bu kesitlerde çeşitli deneyler ve nitelikler bulunacaktır. Örneğin, kesitlerdeki deneyler arasında o anda duyulan, görülen, yaşanan gerçek, istekler, acılar ve benzeri bulunacak ve cimrilik, saç rengi, hücre sayısı ve benzeri gibi çeşitli anlıksal ya da gövdesel nitelikler olacaktır. Soru bu açıdan yeniden sorulacak olursa, içerikleri farklı olan bu kesitlerin nasıl olup da aynı kişinin kesitleri olduklarının öne sürülebildiği yönünde olacaktır. Az önce değindiğimiz görüşlerden birine göre bu sorunun yanıtı şudur, her iki kesitte aynı tinin deneyleri ve gövdesel niteliklerini içermektedir. Deney ve nitelikler farklı olsalar bile, ait oldukları tin aynı olduğundan, bir kesitin oluşturduğu o anki kişi öbür kesitin oluşturduğu başka bir anki kişi ile özdeştir. Tin aynı kaldığı için kişilikte özdeşliğini korumaktadır. Böyle bir sav, daha henüz baştan, doyum veremeyecek gibi duruyor. Önce şu belirtilebilir: X gibi bir nesnenin özdeşliğini onun parçası ya da onunla bütünleşen Y gibi bir nesnenin özdeş kalmasıyla açıkladığımızda, sorun kendiliğinden Y'nin neye özdeşliğini neyin sağladığına kayacaktır. Bunun bir yanıtı varsa, bu zaten X'in özdeşliğini neyin sağladığının yanıtıdır. Eğer böyle bir yanıt yoksa, Y'nin özdeşliğini bir açıklama olarak kullanmak da hiçbir işe yaramıyor demektir. Yani her iki durumda da kişisel özdeşliği, tin'in özdeşliği konusuna kaydırmak boş bir adımdır. Kaldı ki, tin denilenin ne olduğu ve onun özdeşliğinin neyin sağladığı, felsefe tarihi boyunca sorulmuş en karanlık ve belki gerçekte yanıtı da bulunmayan sorular arasındadır. İkinci bir noktayı Locke kendisi belirtmiştir. Deneylerin varoluş ortamları olarak tinler bulunsaydı bile, bunlar aracılığı ile kişisel özdeşliği açıklayamazdık. Çünkü tinin özdeşliği, kişinin özdeşliğinden ayrı, bağımsız bir konu olarak düşünülebilir. Örneğin, aynı kişiyi birden çok tinden oluşuyor olarak düşünebiliriz. Ayrıca aynı kişi olarak düşündüğümüzün zaman içinde tinini değiştirdiği veya geçmişte yaşamış başka bir kişinin tinini taşıdığı da düşünülebilir. Kişinin değişmemesi ve tinin değişmemesi, birbirini mantıksal olarak içermediğine göre, sözü edilen durumlar olanaklıdır. Böyle bir olanak söz konusu olduğuna göre, tinin ve kişinin özdeşliği birbirinden bağımsız konular olmalıdır. Yani biri öbürünü açıklamak için kullanılamaz. Locke'un benimsemediği ikinci görüş, zaman içindeki kişi kesitlerinin aynı gövdenin kesitleri olduklarından, aynı kişinin kesitleri sayıldıklarını öne sürer. Buna göre, kişisel özdeşlik, ancak gövde özdeş kaldığı sürece söz konusu olabilir. Yani kişinin özdeşliği sorunu gerçekte gövdenin özdeşliği sorunudur. Oysa, deminki eleştiriler bu görüşe de yöneltilebilir. Birinci eleştiriye göre kişinin özdeşliğini gövdeninkine indirgemek boş bir adım olur. Kaldı ki, 30 yıl önceki ben ile şimdiki ben, boyca, dış ve iç görünüşçe, doku sayısınca açık farklılıkları olan gövdelerden oluşuyoruz. Beni o zaman tanımış olan biri şimdi görse tanıyamaz. Hepsinin ötesinde, bilim adamları, 30 yıl içinde gövdeyi oluşturan dokuların birçok kez bütünüyle değiştiğini bildiriyorlar. Yukarıki ikinci eleştiri de aynen uygulanabilir, kişinin değişmezliği ve gövdenin değişmezliği birbirini mantıksal olarak içermez. Aynı kişinin gövde değiştirebilmesinin yanı sıra, Aynı gövdede birden çok kişinin bulunması da mantıksal olarak kavranabilecek ve hatta kolayca betimlenebilecek durumlardır. Buna örnek olarak Kafka'nın değişimini anımsayabiliriz. Gregor Samsa, bir sabah kendini bambaşka, bir beden içinde buluverir. Bu öyküde çelişik bir şey bulunmadığına göre, konu ettiği bir mantıksal olanaktır. Oysa, böyle bir olanak söz konusuysa, kişisel özdeşlik gövdenin özdeşliği ile açıklanamıyor olmalıdır. Bir başka deyişle, bu ikisi, mantıksal açıdan bağımsız kavramlardır. Bu eleştirilere karşın, her iki görüşte daha geliştirilmiş ve incelmiş düzeylerde Lowkun'kine karşı savunulmaya devam edilmiştir. J. Butler ve Thierry Thin kuramını, çağdaş felsefecilerden ise, da gövde kuramını Locke'un süreklilik kuramı karşısında üstün bulmuşlardır. Üstün buluşlarının nedeni, süreklilik kuramının karşılaştığı güçlüklerdir. Önce süreklilik kuramını açıklayacak, sonra karşılaştığını bildirdiğimiz güçlüklerden kimilerini ele alacağız. 19 Süreklilik Kuramı Locke'un ortaya attığı kuram, açıklayıcı öğe olarak ne gövdeyi ne de tin kavramını kullanır. Kuramda anahtar niteliği taşıyan açıklayıcı öğeler, deney ve bellek kavramlarıdır. Kişiden söz edebilmek için deneyleri olan, bunları yaşayan ve sonra da belleğine katıp anımsayabilen bir varlıkla karşı karşıya olmak gerekir. Kişi kavramından çok daha temel düzeyde olan ve bunun yanı sıra herkese açık gözlemlenebilirlikleri olmamasına karşın, deneysellik sınırları içinde kalan bu iki kavram, soyutluk düzeyi açısından da daha az sorumludur. Ana çizgileriyle, Locke'un kuramı, Herhangi bir devredeki kişiyi bir başka devredeki ile özdeşleştirebilmeyi, devrelerden birinin geçmiş devreyi anımsayabilmesine bağlar. 30 yıl önceki çocuğun başından geçenleri anımsayabiliyorsam, o çocuk ve şimdiki ben özdeş kişileriz. Gövde ve tin olarak özdeş olmasak bile, kişi olarak özdeşiz. Bu savın, Locke'un pek çok başka savı gibi sağduyuya yakın olduğunu şöyle bir örnekle görebiliriz, kendisinin Locke olduğunu öne süren biriyle karşılaştığımızı düşünelim. Hangi koşullarda onun 300 yıl önce yaşamış ve gövdesi şimdi toprak olmuş filozofla aynı kişi olduğunu kabul etmeye yanaşabiliriz? Bunu kendisinin öne sürmesi yeterli midir? Herhalde hayır. Kendisinden, en azından, Locke'un yaşamına ve felsefesine değin ayrıntılı ve doğru bilgi bekleriz. Ayrıca bu bilginin sonradan öğrenilmiş değil, yaşanmış deneyin bilgisi olmasını, bir başka deyişle, anımsanıyor olmasını gerekli sayarız. Biz bu koşullar yerine geldiğinde karşımızdakinin Locke olduğunu kabul etmemiz gerekeceğini savunmuyoruz. Bu koşul yerine gelmişse, onun Locke olduğunu kabul etmek yönünde bir eğilim doğacağını belirtiyoruz. Gerçekte, Locke'un kendisi, bu koşulun hem gerekli hem de yeterli olduğunu öne sürmüştür. Locke'un savını, daha kesin olarak şöyle dile getirebiliriz, K gibi, geçmişteki bir kişi kesiti olsun, K'nın L gibi, ondan daha sonra gelen, örneğin şu andaki, bir kesitte bir kişi de özdeş olması, yani K ve L'nin aynı kişinin kesitleri olmalarının gerekli ve yeterli koşulu, L'nin içeriğindeki deneyler arasında, Daki en az bir deneyin anısı olan bir deneyin yer alabilmesidir. Locke'un söz konusu anıların yer almasını koşul olarak vermediğine dikkat çekmeliyiz. Eğer koşul bu olsaydı, LDE anısı bulunmayan bütün kesitler kişinin dışında bırakılacak ve kişinin her kesitine özgü en az bir anının bilincinde bulunması gerekecekti. Oysa 30 yıl öncesine degin anılarım her an bilincimde değiller, bu deneyleri yalnızca istediğimde anımsayabiliyor yani bilince getirebiliyorum. İşte bu nedenle, log-koşul olarak yer alabilme yani anımsayabilmeyi öne sürmüştür. Ya bir kişinin özgeçmişinde bulunduğu halde anımsanamayan deneyler ve bu deneylerin oluşturduğu kesitler ya da devreler, ne olacaktır? Örneğin çok küçük yaşlarımızı anımsayamayız, bunun yanı sıra önemsiz birçok deneyimiz de belleğimize girmemiştir bile. Locke'a göre, sağduyudan ayrılmadan, bu deneyler ve ait oldukları devre ya da kesitleri kişinin dışında bırakabiliriz. 2 yaşından küçük bir çocuğa zaten kişi muamelesi yapmadığımıza göre, o devreyi kişinin kapsamından çıkarmamızda da bir sakınca olmasa gerek. Bilinç altına itilmiş deneyler de bu görüşe göre, kişinin altına itilmiş olacak ve ancak bilinç yüzeyine çıkarılabildiklerinde kişiye katılabilecekler. Aynı görüş açısından, bir şok sonucu belirli bir devre öncesini anımsayamayanlar, o devre öncesindeki kişiden ayrı, onunla özdeş olmayan bir kişi oluştururlar. Belleğin yitirilmesi, eski kişiliğin olmasa bile, eski kişinin yitirilişi olmaktadır. Şu anda derin bir uykuda olan veya uyuşturulmuş, ya da belleğini yitirmiş biri için yine de eskisiyle aynı adam. Yalnızca geçmişini anımsayamıyor diyorsak, Locke'a göre bunu kişi için değil, gövdesi için söylüyoruz. Locke'un kuramı iki yönden eleştirilmiştir. Bunlardan biri Locke'ın hemen sonra gelen Joseph Butler tarafından ortaya atılmıştır. Butler'a göre, birinin herhangi bir şeyi anımsaması düşüncesi doğru olarak çözümlendiğinde bu, anımsayan kişinin özdeşliğini de içerecek ve dolayısıyla kişisel özdeşliğin bellek kavramıyla açıklanması bir döngü doğuracaktır. Aynı görüş günümüzde Shoemaker tarafından güçlü bir uslamlama ile ortaya atılmış ve Locke'un görüşü de bunun karşısında C, Perry tarafından savunulmuştur. Burada, bu eleştiri ve doğurduğu tartışma üzerinde durmayacağız. Ele alacağımız, Thomas Reed tarafından yapılan ikinci bir eleştiri ve onun günümüze değin süre gelen tartışması olacak. Reid, süreklilik kuramının, Locke'un ortaya atış biçimiyle, bir paradoksa yol açtığını belirtmiş ve örnek olarak da şöyle bir öykü kullanmıştır, biri, çocukluğunda ağaçtan elma çalarken yakalanıp falakaya çekiliyor. Daha ileri bir yaşta, genç bir subay olarak savaşta yararlılık gösterdiği devrede, çocukluğunda başından geçen bu olayı sık sık anımsıyor. Sonra, yaşamının sonuna doğru, emekli bir general olarak köşesine çekildiğinde, genç bir subayken katıldığı savaşın anılarına sık sık dönüyor. Oysa yıllar, çok geride kalmış olan falaka anısını artık silmiş. Locke'a göre, anımsanamayan devreleri kişinin dışına atacağımızdan emekli general ile falaka yiyen çocuğu aynı kişi olarak göremememiz gerekir. Buna karşılık, general ile genç subay, aynı kişi sayılacaklar. Öte yandan, yine Locke'a göre, genç subayı, onu anımsadığı için, çocukla da özdeş saymak gerek. Böylece ortaya çıkan durum, özdeşlik ilişkisinin geçişliliği ile çelişiyor, genç subay, Locke'un ölçütüne göre, hem generalle hem de çocukla özdeş, ancak general çocukla özdeş değil. Oysa, A eşittir B ve B eşittir C doğru iseler, A eşittir C'nin doğruluğu zorunlu olur. Locke'un kuramına yakından bakacak olursak, kesitler ya da kişi devreleri arasında aradığı ilişkinin yalnız bir bellek sürekliliği değil, Aynı zamanda bellek açısından bir doğrudan ilişki olduğunu görürüz. Locke için bir devreyi kişiye katabilmek, onun doğrudan anımsanabilmesine bağlıdır. Doğrudan anımsayamıyor olmama karşın kendimle aynı kişi sayabileceğim devrelerim olamaz mı? Şu anda anımsayamadığım, ama başka zaman, örneğin geçmişte anımsayabildiğim devrelerimi bana katabilmeliyim. Bunu yaparak Reid'in gösterdiği paradoks da önlenebilecektir. Lock'un önerdiği ilişki, genel havası bozulmadan nasıl yumuşatılmalıdır ki şimdi anımsayamıyor olmama karşın başka dönemlerde anımsayabildiğim devrelerimi de kendimden sayabileyim. Öyle görünüyor ki bunu doğrudan anımsayabilme koşulunu kaldırıp süreklilik ilkesini saklayarak yapabiliriz. İki çağdaş felsefeci bunu sağlayacak bir ilişkiyi belirlemeye çalışmışlardır. Quine'a göre iki devreyi özdeş sayabilmek için gerekli olan bu iki devre arasında bir doğrudan anımsayabilme ilişkisi bulunması değildir. Eğer bu iki devreyi doğrudan anımsayabilme ilişkisiyle birbirlerine bağlayan bir üçüncü ara devre varsa, ilk iki devre, aralarında doğrudan bir ilişki bulunmamasına karşın, birbirleriyle bellek açısından süreklidirler. Bu süreklilik, onları aynı kişinin devreleri olarak sayabilmemizi sağlar. VID'in örneğinde genel ve çocuğun arasında doğrudan anımsama bulunmamasına karşın her iki devrede arada olan başka bir devreye doğrudan anımsama ilişkisiyle bağlıdır. Bu bağlantı genel ve çocuğu bellek açısından sürekli ve dolayısıyla kişi olarak özdeş yapmaya yetecektir. Coont'ın öne sürdüğü ilişkiyi daha belirgin olarak verelim. Öyle bir kişi kesitleri dizisi olsun ki bunlardan ilkini T, sonuncusunu da N olarak belirleyebilelim. Eğer n, n eksi 1'in içeriğindeki bir deneyin anısını ve n eksi 1, n eksi 2'nin içeriğindeki bir deneyin anısını bulundurabiliyor ve ilişki böylece sürerek sonunda 2, 1'in içeriğindeki bir deneyin anısını bulundurabiliyorsa, birden n'ye enye kadar bütün kesitler süreklidirler, yani aynı kişiye aittirler. Bu kesitlerin hepsi bir tek kişi de bir bütün olarak özleştirler. Coint’ının getirdiği ilişki. ele aldığımız paradoksu gideriyor ancak tarihsel sıraya bağlı kalmaktan kurtulamıyor. Aynı örneği biraz değiştirerek, Raiding'ine benzer bir paradoksu, bu kez Quinton'ın ilişkisini de yetersiz bir duruma dönüştürerek geliştirebiliriz. Bunun için bütün yapmamız gereken, General'in bunadığını düşünmek olacak. Bunak General çok eski günlerini ayrıntıyla anımsayabilirken daha yakın devreleri anımsayamıyor. Dolayısıyla, bir yönden çocuk hem genç subay hem de General'le özdeş sayılabilirken, Öbür yönden genç subay ve general aralarında ikisini birleştirecek bir devre bulunmadığından özdeş sayılamıyorlar. Böylece yine özdeşliğin geçişliliği ile çelişkiye girilmiş oluyor. Grice bu durumu da kapsayabilecek yumuşaklıkta bir süreklilik ilişkisi önermiştir. Bu öneriye göre iki devre eğer birincisi ikincideki bir deneyin anısını bulundurabiliyor veya ikincisi birinciye özgü bir deneyin anısını bulundurabiliyorsa, aynı kişinin devrelerinden sayılırlar. Bütün yapılması gereken, böylece belirlenen bir doğrudan ilişkiyi Quinton'da gördüğümüz türden bir sürekliliğe yaymak olacaktır. Buna göre kişi kesitleri, aralarında bir tarihsel sıra gerekmeden, doğrudan veya başka bir kesit aracılığı ile, yukanki anlamda bağıntılı durumdaysalar, aynı kişinin kesitleridirler. General ve genç subay arasında Gryce'n verdiği türden doğrudan bir ilişki görülmemesine karşın, her ikisi de çocuğun deneylerinin anısını bulundurabildiklerinden, bu üçüncü kesit aracılığıyla aynı kişinin kesitlerinden sayılacaklardır. İçindeki veya sayesinde, Gryce'n geliştirdiği ilişkinin, her iki yönde de kurulabileceğini gözden kaçırmayalım. Belirli bir devre kendi anımsanmasa bile, kişiye ait bir başka devreyi anımsıyorsa, kişiye katılacaktır. Süreklilik kuramı böylece yumuşatılarak kendinden beklenileni yerine getirebilecek duruma geliyor mu? Süreklilik kuramının kişi kavramı açısından yalnızca yaşamın yayılması konusuna ölçüt sağlayabildiğini ve kişinin özdeşliğini açıklayamadığını savunacağız. 20 süreklilik yeterli midir? Bir ölçütün felsefi açıdan geçerli sayılabilmesi için yalnızca deneysel olanaklılık içinde kalan olguları açıklayabilmesi yetmez. Felsefi açıdan sağlanan ölçüt, her şeyden önce bir mantıksal ölçüttür. Bir kavramı açıklarken deneysel bir araştırma değil, mantıksal bir inceleme yapıyoruz. Deneysel alanda biri öbüründen bağımsız gözlemlenmeyen iki kavramın aynı olguyu gösterdikleri ya da dile getirdiklerini öne sürmek sakıncalı olabilir. Bunun nedeni, deneysel olanın olumsallığı, yani başka türlü olabilirliğidir. Bir kavramı bir başkası ile açıklayabilmek, işte bu olumsallık boyutundan ötürü deneysellikten öte, bir mantıksal sınama gerektirmektedir. Açıklayıcı kavramın açıkladığı ile ilişkisi zorunlu olmalıdır. Zorunlu ilişkiyi ortaya çıkaracak mantıksal sınama, eldeki kavramla, açıklanması beklenen kavramın uygulandığı bütün deneysel açıdan olanaksız olsalar bile mantık açısından olanaklı durumların açıklanabildiğinin gösterilmesidir. Şimdi ele alacağımız örnek yalnızca mantıksallık içinde kalmıyor, aynı zamanda deneysel ve hatta teknik açıdan da olanaklı. Örneği, daha renkli olması için, R.L. Stevenson'ın Dr. Jekyll ve Mr. Hyde adlı öyküsüne uygulayarak verelim. Bu öyküde Doktor Jekyll adlı bir bilim adamı bulduğu bir iksiri kendi üzerinde dener. İksirin üzerindeki etkisi ilginçtir. Bambaşka ve iyiliğe eğilimi olmayan bir kişilik kazanarak iksirin etkisi geçinceye değin yapmadık kötülük bırakmaz. Bu ikinci kişilik aynı gövdede olmasına karşın birinciyi bütünüyle silmektedir. Stevenson ona Mr. Hyde adını vermiştir. Ne Doktor Jekyll'ın ne de Mr. Hyde'ın birbirlerini anımsadıklarını varsayalım. Böylece kişiler arasında tam bir kopukluk sağlanmış olsun. Bugün bilim, yakın benzerlikte bir durumu hipnoz ve kimi kimyasal maddeler vererek herhangi bir kişi üzerinde gerçekleştirme olanağına sahip bulunuyor. Geçen yüzyılın imgelem ürünü bu öykü, bugün gerçekleştirilebilir bir durumdur. Şimdi bu örneğin süreklilik kurama açısından ne gösterdiğine bakalım. Önce, iki ayrı adla anılan, iksir etkisi altında ve dışındaki kişilerin, Birbirlerinin yaptıklarını ve duygularım hiç anımsamadıkları noktasını vurgulayarak, AYM kişinin devreleri olarak sayılıp sayılamayacaklarını soralım. Süreklilik kuramı, ne Locke ne Quinton, ne de Grayson yorumlarında, bu iki devreyi aynı kişide özdeşleştirebilir. Kişilerden yalnız biri öbürünü değil, öbürü de birinciyi anımsamamaktadır. Bu kuramın yorumuna göre, aynı gövdede aynı anda olmamak üzere, zaman zaman iki ayrı kişi yer almaktadır. Böyle bir açıklama ne mantık dışı ne de deneysellik dışı olur. Buna benzer ruhsal hastalıklar sık görülür. Doktor Jekyll'ın iksiri yalnız bir kez kullandığını düşünelim, 24 saat kadar bir süre Mr. Hyde egemen olmuş ve iksir, etkisinden korkularak bir daha denenmemiş olsun. Kurama göre Dr. Jekyll adlı kişinin yaşamında geçici bir kopma vardır. Bu da alışılagelmiş türdendir. Derin uykular, bayılmalar kişi açısından hep böyle kesintilerdir. Burada, bu kesintilerin özdeşliği zedelemediğini varsayalım. Doktor Jekyll'daki böyle bir kesinti süresince, aynı gövdeye bir başka kişi, yani Mr. Hyde sahip çıkmış ve onu kullanmıştır. Aradan 20 yıl geçmiş olsun, Doktor Jekyll yaşamını sürdürüyor ve Mr. Hyde yok, bütün bu süre içinde iki ayrı kişi durumundalar, birden 10 Aralık 1880 gecesi, bir kabusla birlikte, Dr. Jekyll'ın, Mr. Hyde olarak yaptığı her şeyi anımsadığını düşünelim. Bu düşüncede de bir çelişki ya da olanaksızlık bulunmuyor. Şimdi, artık süreklilik kuramı, 10 Aralıktan itibaren Dr. Jekyll ve Mr. Hyde aynı kişinin devreleri olarak görecektir. Elde edilen durum nedir? Süreklilik kuramı 10 Aralık gecesine değin aynı olan iki kişinin o gece birleşerek tek bir kişiyi oluşturduklarını savunabilir mi? Bunu yapamaz, çünkü kuram 10 Aralık'tan geriye bakıldığında önceden ayrı saymış olduğu bütün devrelerin şimdi aynı kişiye ait olduğunu söylemek durumunda. 10 Aralık'ta meydana gelen anımsama ile, o andan başlayarak, önceden ayrı olan iki nesneyi birleştirmiyoruz, anımsama geçmişi kapsadığından, önceden ayrı olanlar artık aynı oluyorlar. Öyle ise, süreklilik kuramına göre, 20 yıllık bir süre sonunda, Anımsamadan bir saniye öncesine geçmişte iki kişi var, anımsamadan bir saniye sonra geçmişte bir tek kişi var. Süreklilik kuramı bir çelişki doğurmuş bulunmuyor mu? 20 yıllık süre içindeki kişiler ya özdeştirler ya da değildirler. Aynı dönem için, meydana gelen bir değişiklikten önce ve sonra hem özdeş hem de değil dememize olanak yoktur. Durumu süreklilik kuramı açısından büsbütün karıştırmak için, Dr. Jekyll'ın bir süre sonra anımsadıklarını unuttuğunu, sonra yine anımsadığını da ileri sürebiliriz. İki nesnenin aynı zamandaki durumları için önce özdeş değil, sonra da özdeşlendiğinde söylenen bir çelişki ise, süreklilik kuramı da bir çelişki doğurmuş demektir. Bu sonuçtan nasıl kurtulabiliriz? Söylenenin bir çelişki olmaması, birbirini yadsıyan yargılardan birinin yanlış olmasına bağlıdır. Karşılıklı yadsıma ancak bu durumda çelişkiye dönüşmez. Örneğin, anımsama öncesinde, Jekyll ile Haydn özdeş olmadıkları yanlıştı, anımsamadan sonra, özdeşlikleri açık bir biçimde ortaya çıktı dile getirişinde bir çelişki yoktur. Demek ki, çelişkiden kurtulmak, süreklilik kuramının ürettiği yargıların zorunlu olmadığını kabul etmeyi gerektiriyor. Bir başka deyişle, yukarıdaki birbirini yadsıyan yargılardan biri yanlış olabiliyorsa, kuramın söz konusu olabilecek her durum için ürettiği her yargı, doğru ya da yanlış olabilir türdendir. Kuramın ürettiği yargılar olumsalsalar bunlar mantıksal veya varlık bilimsel doğrular değildirler. Demek ki, süreklilik kuramı mantıksal veya varlıksal anlamda bir özdeşlik ölçütü getirmemektedir. Öyle ise, kişinin değişik devrelerinin aynı bütünde özdeş olmalarının anlamı, bu devrelerin bellek açısından sürekli olmaları değildir. Bu durumda süreklilik kuramının bize ne verdiği söylenebilir, bir ölçüt olarak ürettiği sonuçların değeri nedir? Bu sonuçlar yanlış olabildiğine göre, kuramın özdeşliği her zaman güvenilir bir biçimde yakalayamadığı bellidir. Ancak çoğunlukla, gerçekle çakışan, yani doğru yargılara götürdüğü de açıktır. Demek ki, tek başına alındığında, belleğin sürekliliği ölçütünün, özdeşliği ancak yaklaşık olarak verdiği söylenebilecektir. Bu ise doyum sağlamaktan uzak bir durumdur. Yukarıki karşı örnekle, Kimi durumlarda belleğin sürekli olmamasına karşın özdeşliğin yitirilmediği ortaya konmuştur, 10 Aralık 1880 gece yarısından önce, anımsanmamasına karşın, Mr. Hyde Dr. Jekyll ile özdeşti. Belleğin sürekli olmasına karşın özdeşliğin bulunmadığı bir durum söz konusu değildir. Şu halde, süreklilik kuramının kişisel özdeşlik için bir yeterli koşul getirdiğini fakat bunun zorunlu olmadığını görmüş bulunuyoruz. Acaba hangi koşulla birleşmelidir ki yeterlilik zorunlulukla tamamlansın? Kişisel özdeşliğin zorunlu koşulu nedir? 21 Zorunlu Koşul Bu konunun incelenmesine giriş olarak, 18. bölümde değindiğimiz, ancak ayrıntılı olarak betimlemediğimiz gövde değiştirme durumunu ele alalım. Tinselcilik ve tinin ölmezliği savlarını benimsemeden gövde değiştirme gibi bir durumun olanaklılığını kabul edebilir miyiz? Bunun yanıtı 18. bölümde de gördüğümüz gibi evettir. Locke da konuyu bu açıdan ele almıştı. Öyleyse gövde değiştirmeyi nasıl betimleyebiliriz? Konunun içerdiği betimlemelerden biri psikosomatik olacaktır ve eski gövdesinden ayrılmış kişinin duyguları ve yeni gövdesi ile ilişkilerini kapsayacaktır. Böyle bir betimlemeyi Kafka'nın değindiğimiz yapıtında buluyoruz. Oysa bizce çok daha ilginç olanı, iki insanın gövde ve kişi değişiminden geçmeleri durumudur. Bir sabah benimkinden başka bir gövdede uyanıyorum. Aynaya bakınca şaşkınlık içinde kalıyorum. Alışık olduğum şişman ve kaba sabah çizgiler yerine atletik, ince bir yapı var aynada. Eski ağrılarım kaybolmuş ama onların yerine şimdi de arada bir yoklayan bir apandisit sancısı var. Eskiden tıka basa yiyebilirken şimdi iki lokmadan sonra midem yemek almamaya başlıyor. Konunun içerdiği ikinci betimleme, tin gibi bir varlığa dayanmak gerekmeden, gövde değişimi işleminin nasıl gerçekleştiğidir. Bunu herhangi bir biçimde diyerek geçiştiremez miyiz? Örneğin, belirli bir aşamadan başlayarak kişisel özdeşliğin başka bir gövdede sürdüğü düşünülemez mi? Oysa değişimin nasıl yapıldığı ya da neyi değiştirerek yapıldığının betimlenmesi, kişi kavramının mantıksal temelde neye bağlı olduğunu göstermek açısından önemlidir. Örneğin, kişiyi başka bir gövdeye aktarabilmek için eski gövdeden yenisine taşınması zorunlu bir parça var mıdır? Yoksa kişiyi gövdenin tümünden ve parçalarından bağımsız olarak taşımak gibi bir mantıksal olanak söz konusu mudur? B. Williams, bu sonuncu için tinselciliğe dayanmayan ve mantıksal açıdan olanaklı olduğunu düşündüğü bir betimleme önermiştir. D. Wiggins ise önceki yolla, yani kişiyi bir özdeksel parça aktararak taşımayı betimlemiştir. Wiggins'in öne sürdüğü işlem, A ve B gibi iki insanın operasyonla beyinlerini çıkarmak ve sonra da A'nınkini buye, B'ninkini de A'ya takmaktır. Williams'ın betimlediği işlem, A ve B'nin bilinç ve belleklerinin bütün içeriğini bir gelişkin bilgisayara ayrı ayrı aktarmak, sonra A ve B'nin beyinlerine şok uygulayarak belleklerini boşaltmak ve A'dan alınan bilinç ve bellek içeriğini B'nin beynine, B'den alınanı da A'ya aktarmaktır. Önce Williams'ın önerisini inceleyeceğiz. Burada temel olan, bilinç ve belleğin aktarılması düşüncesidir. Bu aktarıldığında, bununla birlikte kişinin de aktarılması söz konusu olmaktadır. Şöyle bir soru soralım, bay aktarılan anın belleğinin nesidir? Eğer bu anın belleğinin içeriği ise, bunun kişisel özdeşliği taşıdığı söylenememelidir. Çünkü beynin bu içeriği bilince getirmesi, bu içerikte bulunan olayları anımsaması değil, kendisine aktarılan bir bilişiye anımsamasıdır. Aynı içeriği daha yalın yollarla, örneğin öğrenmekle de aktarabiliriz. Oysa, örneğin 28 Mayıs 1453 akşamı olaylarını bilmekle anımsamak arasında önemli bir ayrım vardır ve kişiyi ancak ikincisi ilgilendirir. Bir başkasının tüm geçmişini öğrenmek, o kişiyle özdeş olmak değildir. Peki, A'nın anılarının buye, bunları kendi anımsıyormuş gibi aktarıldığını düşünemez miyiz? Yapılacak şey, beynin bilincine getirdiği ve A'nın anıları olan içerikleri, kendi yaptıklarıymış ve bunları anımsıyormuş gibi kavradığını düşünmektir. Oysa, bunun da Williams'ın istediği betimleme olacağı kuşkuludur. Çünkü artık sorun anlıksal olayların içrekliğine dayanıyor. Birinde, bir başkasının anı içeriğini anımsıyormuş gibi bir deney yaratabilsek bile bu, onun bir başkasının deneyini anımsaması olamaz. Çünkü hiç kimse bir başkasının anısını anımsayamaz. Başka birinin anısı, o anıya içerik olan deney geçmişte o kişinin anlığında meydana gelmiş olduğundan, ancak o kişis anımsanabilir. Onun dışındakilerin yapabileceği, sanki onun belleğindeki bir anıyı anımsıyormuş gibi bir duygu taşımanın ötesine geçemez. Bu ise, içerikçe özdeş olsa bile, onun anısını anımsamak değildir. Kaldı ki, 14. bölümde değinildiği gibi, aktarmanın hangi teknikle yapılacağının tutarlı bir betimlemesi olduğu da kuşkuludur. Weigins'in düşündüğü türden işlemlere dönerek, son 25 yılda Spenny ve Myers gibi araştırmacıların önderliğinde ortaya çıkarılan bir deneysel bulguya değinelim. Özetlenecek olursa, insan beynini oluşturan sağ ve sol yan küreler arasındaki doğrudan ilişkiler cerrahi müdahale ile koparıldığında, Kimi koşullarda yetenekleri birbirinden belirgin olarak ayrılan ve buna göre de değişik, hatta biri öbürüyle çelişen kararlar verebilen iki ayrı bilinç odağı doğduğu gözlemlenmektedir. Bu iki odak gövdenin ayrı bölümlerini denetlediklerinden, bu ayrı bölümler arasında kimi kez çatışmaya varabilecek karşıtlıklar belirebilmektedir. Bilim adamlarının bu bulgular üzerine vardıkları sonuç, insan ve hayvanlarda, potansiyel olarak, ortak geçmiş ve belleğe sahip iki ayrı bilinç ve kişilik odağı bulunduğudur. Gövde değiştirme ve beyin ayırma işlemleri olanaklı görülmeye başlandıktan sonra, bu iki işlemi birleştiren daha karmaşık ve de daha dehşetli operasyonları, kişilik ile ilgili konular çerçevesinde ele almak kolay olmuştur. Örneğin, 1967'de D. Weigins kişinin ikiye ayrılması ve 1971'de de D. Parfit iki ayrı kişinin birleşmesi durumlarını betimleyerek felsefi sonuçlarını tartışmışlardır. Ayrılma şöyle gerçekleşecektir, A'nın beyninin bir yarısını, sağ ya da sol yarı küreyi çıkararak, önceden boşalttığımız beynin kafatasına, öbür yarısını da C'nin kafatasına yerleştiririz. Elde edeceğimiz, geçmişe ait ortak bellekleri olan, ancak işlem sonrasından başlayarak ayrı ve bağımsız bellek geliştiren iki ayrı kişidir. Yapmış olduğumuz, bir kişiyi ikiye ayırmak olmuştur. Birleşme de benzeri bir yöntemle gerçekleşecektir. B ve C'nin beyinlerinin yarısını çıkarıp, önceden boşalttığımız A'nın kafatasına yerleştiririz ve geride kalan B ve Y'yi yok ederiz. Elde edilen sonuç, B ve C'nin tek bir kişide birleştirilmesidir. Aynı belleğe sahip iki kişi bundan böyle ortak bir bellek geliştireceklerdir. Şimdi bu işlemlerin felsefe açısından değerlendirilmesine gelelim. Ayrılma işlemi sonucunda A'ya ne olmuştur? Sorusunun yaratı, süreklilik kuramı açısından, A yaşamını iki ayrı kişi olarak sürdürüyor olacaktır. Böylece elde ettiğimiz durum pek gariptir. B ve C'nin gövdelerinde yaşayan A'ya A1 ve A2 dersek, A eşittir A1, A eşittir A2, A1, A2 gibi özdeşliğin ile bir kez daha çelişen bir durumla karşı karşıyayız. Birbiriyle özdeş olmayan iki kişi bir üçüncü ile özdeş olmak durumundalar. Aynı tür bir güçlük birleşme işlemi bağlamında da ortaya çıkıyor. B ve C kişilerine ne olmuştur? Sorusunun yanıtı süreklilik kurama açısından A0'da, yaşamlarını sürdürüyorlar olacaktır. A0'ın gövdesine yerleşen kişi hem B'yi hem de Y'yi kendi geçmişi olarak anımsayacaktır. Fakat bu durumda yine A0 eşittir B, A0 eşittir C, B, C, iki özdeş olmayan kişi bir üçüncü kişi ile özdeşleşir. Parfit'in bu durumlara bakarak vardığı sonuç, Kişi kavramı açısından özdeşliğin bir noktadan sonra önem ve gereğini yitirdiği ve kişi için asıl önemli ve kişinin kişi olması için gerekli koşulun, yaşamın sürmesi veya yayılması olduğudur. Parfit burada başka bir yoldan, gerçekte kişisel özdeşlik diye bir şey olamayacağı sonucuna varan Hium'un görüşüne yaklaşmış olur. Ancak D Lewis'in de göstermiş olduğu gibi, Parfin uslamlaması süreklilik kuramının doğruluğu varsayımından çıkmaktadır. Bu varsayımı kaldırırsak, aynı uslamlamadan süreklilik kuramının bir noktadan sonra kişinin özdeşliğini belirlemede yeterli olamayıp yalnızca yaşamın sürmesini belirleyebildiği sonucunu çıkarsayabiliriz. Sağduyu açısından da böyle bir sonuca varılabilir. Örneğin ben A olsam ve ayrılma işleminden önce, bana işlem sonrasında A1'in A2 ile kavgaya tutuşacağını ve şu anda bu kavgada hangi tarafı tuttuğumu sorsalar ne yanıt verirdim? Böyle bir kavganın olanaksız olduğunu savunamazdım. Her ikisi için de yan tutamayacak kadar kaygı duyacağımı söyleyebilir miydim? Örneğin sonuçta biri öbürünü öldürecekse tutumum ne olmalıdır? Öyle görülüyor ki, güçlü bir eğilim, A1 ve A2 birbirlerini kırıp öldürecekler diye hayıflanmak yerine, onlardan bana ne, ben bir anlamda onlarda yaşayacağım ama ayrılma işleminde birliğim, özdeşliğim bozulacak, o andan sonra ben tam ben olmayacağım, demektir. Benzeri duygular B ve C tarafından da birleşme öncesinde, ileride a 0 n başına geleceklerle ilgili olarak dile getirilebilir. Eğer güçlü eğilim, gerçek anlamdaki kişiliğin ayrılma veya birleşme işleminde bittiği yönündeyse, o zaman özdeşliğin kişi kavramı için önemsiz ya da gereksiz olduğu savını yatsımalıyız. Bu da bir anlamda, özdeşliği vermede yine bocalayan süreklilik kuramını bir kesin ölçüt olarak yadsımaktır. Wiggins süreklilik kuramını şu uslamlamayla yadsımıştır: belleğin sürekliliği kişinin özdeşliğini yalnız başına veren bir ölçüt değildir çünkü ikiye ayrılma olanağını açık bırakmaktadır. Bir başka deyişle, yukarıda gördüğümüz operasyonlarla, aynı belleği iki ayrı yerde elde edebiliyoruz. Uzay ve zamanda kapladıkları yer ayrı olan, iki ayrı kişi, özdeş bir belleğe sahip olabiliyorlar. Eğer belleğin sürekliliği kişiyi verseydi, iki ayrı kişinin özdeş olduğu gibi bir çelişki doğacaktı. Burada, Vygens için önemli olan nokta, Kişinin özdeşliğinin bozulabildiği bir yerde, aynı kişinin bellek sürekliliğinin bozulmayabilişidir. Ele aldığımız bu durumlarda, kişinin özdeşliği her yitirildiğinde kendi özdeşliğini de yitiren hangi veridir? Bir başka deyişle, kişi özdeşliğinin zorunlu koşulu nedir? Artık açıkça ortaya çıktığı gibi, bu veri beyindir. Çünkü belleği iki ayrı odağa ayırıp kişi özdeşliğini bozabilmek, bu operasyonlarda beyni ikiye ayırıp özdeşliğini bozmakla gerçekleşiyor. Aynca deneysel olarak saptanmış bir olgu, merkezi sinir sistemi dokularının yenilenmedikleridir. Yaşam süresince gövde dokularının pek çok kez yenilenmelerine karşın, beyin, özdeksel anlamda özdeş kalmaktadır. Vygens'i izleyerek vardığımız sonuç, kişi özdeşliğinin zorunlu koşulunun belleği taşıyan özdek parçasının, yani beynin, özdeşliği olduğudur. Wiggins, bütünlüğü yitirilmemiş beynin kişi için zorunlu olmaktan öte, yeterli olduğunu da düşünüyor. 16 kişinin belirli bir döneminin anılarını taşıyan beyin bölümü zedelenmedikçe, herhangi bir nedenle bu anıların tümü unutulmuş veya yitirilmiş olsalar bile, ona göre, o dönem kişinin parçası sayılacaktır. Çünkü beyin zedelenmedikçe, yitirilen bellek bölümünü her zaman için yeniden kazanma umudu vardır. Bu ise yine, 17. bölümde vardığımız sonuçla uyuşuyor. Belleğin sürekliliği kişinin özdeşliği için yalnızca yeterli bir koşulken, beynin özdeşliği hem zorunlu hem de yeterlidir, belleği taşıyan beyin olduğuna göre ve bellek için beynin zorunlu oluşu kabul edildiği sürece de bu sonuç doğaldır. Öte yandan bu sonuç, gövdesiz yaşayan tinler varsa yadsınmış olacaktır. Bunun dışında, Williams'ın önerisiyle ilgili olarak görmüş olduğumuz gibi, anımsamak, anımsananın deneyinin aynı beyince yaşanmış olmasını gerektirdiğinden kişi, beyni izleyecektir. Bellek sürekliliğinin yeterli koşul oluşunu hangi anlamda kabul edebiliriz? Bunu söz gelimi, sınırsız bir anlamda düşünmek olanaklı mıdır? Kendisinin Locke olduğunu öne süren adam örneğine dönersek, bu adamın Locke'un yaşamı ve felsefesi üzerine bize şaşırtıcı bir ayrıntıyla bilgi vermesi durumunda değerlendirmemiz ne olurdu? Önce bu bilginin anımsama olup olmadığını sorgulardık. Bu ise bilginin bu kişinin anlığına hangi koşullarda aktarıldığının betimlenmesini gerektirirdi. Öğrenme ya da geliştirilmiş bilgisayar gibi yolları daha önceden dışladığımıza ve Locke'un beyninin çoktan toprak olmuş olması gerektiğine göre, önümüzde iki seçenek kalırdı, ya bu kişinin verdiği ayrıntılı bilginin bir ana aktarımı olduğunu yatsırdık ya da bu durumu Locke'un belleğinin şu anda varlığını sürdürüyor olması diye kabul ederek, karşımızdaki kişiyi Locke ile özdeş tutardık. Sonuncuyu seçmek, Wiggins'in öne sürdüğü ve özdeşliği yitirilmemiş beynin kişisel özdeşliğin zorunlu koşulu olduğu savını yadsıdığı gibi, anlığın özdeçci yorumunu da dışlar. Çünkü Locke'un beyni toprak olduktan sonra anlığı varlığını sürdürdüyse, bu ikisi özdeş olamazlar. Dolayısıyla da bu bizim seçimimiz olamaz. Böylece birinci seçeneği yelemek durumunda olduğumuza göre, belleğin sürekliliğini yeterli koşul olarak kabul etmek, ancak özdeşçi bir yorumla belleği beyinle sınırlamak durumundayız. Sonuç olarak, beyin özdeş kaldığı sürece, anımsanan her geçmiş dönemin kişiye katıldığını, yani onunla özdeş olduğunu söyleyebiliriz. Anımsanamayan dönemler ise, beynin o dönemle şimdi arasında özdeşliğinden yitirmemiş olması koşuluyla, yine kişiye katılırlar. Çünkü şu an anımsanamayan dönemler, Beyin zedelenmemişse, C kılda olduğu gibi, anımsanabilirliklerini yitirmiş sayılamazlar. Demek ki, kişisel özdeşliğin zorunlu koşulu beynin özdeşliği, yeterli koşulu da belleğin sürekliliğidir. Ancak belle yumuşak GLN sürekliliğini özdekçi yorumla sınırlamak, beynin özdeşliğini aynı zamanda yeterli koşul saymaya yol açmaktadır. Bu kitapta, bilen kişinin, ondaki bilginin ve böylece bilinenin varlık bilim açısından özdeksel bir doğa taşıdıklarını, tüm bilginin deneysel oluşuyla tutarlı olarak göstermeye, açıklamaya çalıştık. Bu üç alan, zaman içinde özdeş kalan ben anlıksal olayların toplamı olarak anlığı ve dış dünyayı kapsıyor. Bilgi bilimin varlık bilimle kesiştiği bu alanların araştırılması, bilimin ve bilimselliğin tıpkı 17. ve 18. yüzyıllarda olduğu gibi yeniden ön plana çıktığı çağımızda önemini arttırmıştır. Günümüzde bilginin temelleri, Descartes, Locke, Hume ve Kant'ın anladıkları gibi, felsefenin de temelleri olmasa bile, felsefe için en önemli konular arasında yer almaktadır. Felsefenin edebiyatla iç içe girdiği kimi romantik kurgucu tutumlardan sıyrılıp, bilginin temellerini kendi temellerinin yakınlarına alması, sağlıklı düşüncenin yararına olmuştur. Sağlıklı düşüncenin yararına olan buna koşut başka bir gelişme, yeni çağda yine Descartes ile başlayan ve Kant'tan sonra büyük ölçüde yitirilen çözümsel, açık seçik ve uslanlamaya yer veren felsefe biçiminin yeniden kazanılmasıdır. Çözümsel felsefe düşüncenin dizgeselliğini dışlamaz. Dışladığı, dizgenin kurguya dönüşmesi, önerilen çözümlerin sağduyu ve deneyle ussal bağlantılarının koparılmasıdır. Felsefe, herhangi bir konunun istenildiği gibi açıklanması değil, belirli sorunların, belirli konuların temellendirilmiş çözüm ve açıklamasıdır.